Cumartesi Ters anlıyorsun beni biraz Milena. Aşağı yukarı aynı düşüncedeyim seninle. Bütün ayrıntılarıyla anlatmaya kalkışmayacağım. Viyana'ya gelip gelmeyeceğimi söyleyemem bugünden. Ama gelmeyeceğim öyle anlaşılıyor. Gelmemem için birçok neden vardı eskiden. Bugün tek nedeni şu, yürek gücüm yetmez. Bir nedeni de belki, gelmemem hepimiz için daha iyi de ondan. Şunu da ekleyeyim ki, Açıkladığın durumu göz önünde tutarak bir insanı bekletmek, senin de buraya gelmeni istemem. Hele buna hiç dayanamam. Altı ayı bana anlatmak zorunda oluşun yeni bir şey değil. Biliyorum çok korkunç günlerde onlar, çok korkunç olaylarla yüz yüze geldin. Sen bile korkunç şeyler yapmak zorunda kaldın. Ben bu işin içinde olduğum halde dayanamazdım, biliyorum. Yedi yıl önce olsaydı her şeye göğüs gerebilirdim. Bugün de dayanamam buna biliyorum peki ama bütün bunlardan bana ne? Başından geçenlerle senin davranışın mı önemli olan? Önemli olan sensin. Seni de tanıyorum artık. Onun için anlatmam gerekmiyor. Kendimden iyi tanıyorum seni. Ama ellerimin ne durumda olduğunu bilmiyorum demek bu değil. Önerdiğim şeye aykırı değil mektubun. Tersine sen de şunu yazmışsın en iyisi. Bir üçüncü yol bulup kaçmak. Bu yol ne sana götürsün beni, ne ona, yalnızlığa götürsün beni. Ben de bunu önermiştim sana. Aynı günde yazmış olacağız ama kocan hastaysa bırak bırakamazsın onu. Birkaç ay sürecek bir hastalık diye yazmıştın. Bir aydan çoğu geçti bile. Artık bırakmakta bir sakınca yok sanırım. Ağustos olmazsa, Eylül de gidebilirsin. Şunu açıklayayım ki, bu mektubun Hani o hemen okunamayan mektuplardan biri. Dört kez üst üste okudum. Yine de ne düşündüğümü söyleyemiyorum hemen. Ne var ki yazdıklarım da pek önemsiz değil. Senin. Pazar. Dün yazdıklarıma ek. Mektubunu göz önünde tutarak olaylara başka bir yönden bakmayı deniyorum. Bugüne kadar kaçınmıştım bundan. Tuhaf oluyor bu yönden bakılınca. Kocanla bir savaşa girmiş değilim. Senin için bu savaş, senin kendi içinde oluyor. Sonuç kocanla aramdaki savaşa bağlı olsaydı şimdiye kadar çoktan sona ermiş olurdu. Kocanı mühimsediğimden değil, tersine küçümsüyorum onu belki de. Yalnız şunu iyi biliyorum. Kocanın beni sevmesi, varlıklı birinin yoksulluğu sevmesine benzer. Senin bana davranışında da var biraz bu. Kocanla yaşadığın o dünya içinde ben bir fareyim ancak. Büyük bir ev düzeninde. Bilemedin, yılda bir kez odanın ortasından geçmesine göz yumulan bir fare. Bu böyle tuhaf da değil üstelik. Şaşmıyorum böyle oluşuna. Ama anlaşılması çok güç olan bir şey var. Ona şaşırıyorum işte. Sen bu büyük ev düzeninde yaşıyorsun. Her şeyininle onunsun. Yaşamanın bütün gücünü ondan alıyorsun. Bu evin yüce kraliçesinin yine de iyi biliyorum, beni sevmek değil yalnız. Benim olabilirsin de bu olanak var elinde. Kaçabilirsin oradan. En çok neyi şaşılır biliyor musun? Bana gelmek isteyine. Müzik ölçülerine göre söylentilere kulak vermez inersen yanıma batarsın. Yanını, çevreni göremez olursun. Tuhaftır ama sen buna düşme demeyeceksin. İnsan gücünün üstünde bir çabayla başını dik tutmak için çırpınacak, dedinecek, öylesine kullanacaksın ki gücünü parça parça kopacaksın, yok olacaksın. Ben de seninle birlikte elbet. Olduğum yerin çekici yanı yok. Ne mutluluk var ne de mutsuzluk. İyilikten de yoksun, suçtan da. Oraya koydukları için oturmuş kalmışım. Müziğin insanlık basamaklarında. Yurdunun dolaylarındaki savaş öncesi bunakları gibiyim. Bir çalgıcı bile değilim. O bile değil. Hem bu yeri alnımın teriyle de edinmedim. Öyle de olsa övünülecek yanı yok bu yerin. Kızı soruyorsun. Yeni bir şey duymadım. Sana yazdığı mektubu verdiğinden beri görmedim onu. O günlerde buluşacaktık ama tam o sırada senin kocanla ilk konuşmalarını yazdığın mektupların gelmişti. Kızla yüz yüze gelecek durumda değildim. Nedenini de açıklamıştım ona. Kabalık etmemiştim. Bir küçük not da yollamıştım. Yanlış anlamış olacak. Anne öğütleriyle dolu bir mektup göndermişti bana. Bu arada kocanın adresini de sormuştu. Gerekli karşılığı verdim elbet. Bu dediğim bir hafta önceydi. O gün bugün sesi çıkmadı. Senin ona ne yazdığını bilmiyorum. Mektubunun etkisini de bilmiyorum. Belki Praga gelirim önümüzdeki ay diyorsun. Neredeyse gelme diye yalvaracağım. Seni çağırmak zorunda kaldığım bir güne bırak bu gelmeyi. O umutla yaşayayım. Gel dediğimde hemen geleceğinden emin olma umuduyla. Hayır gelme şimdi. Nasıl olsa dönmek zorundasın değil mi? Vereceğin cevabı biliyorum. Yine de yazılı görmek isterim. Ne iyilik ne de kötülük var dilenci kadın konusunda. Ya çok dalgındım ya da birini düşünüyordum o sırada belki. Yoksa bu türlü davranışının silik anılarımla pek bir ilgisi yok. Dilencilere çok para vermeyin acınırsınız sonra diye bir söz anımsıyorum örneğin. Bir gün annem bir lira vermişti. Çocuktum daha. Büyük Ringel küçük ringin ortasında oturan yaşlı bir dilenci kadına vermekti bu parayı bütün isteğim. Gel gelelim para çok görünmüştü gözüme. Bir dilenciye bu kadar çok para verilmez diye düşünmüştüm, sıkılmıştım. Ama parayı vermek de istiyordum. Bozdurdum lirayı. Önce bir onluk attık kadının önüne. Sonra bütün o alanı koşarak geçtim. Soldan geldim bu sefer, yeni, başka biri gibi. Yine bir onluk attım kadına. Yine dolandım, yine koştum, yine bir onluk attım. Tam on kez alanı koşarak dolanmıştım. Pek on kez olmamıştı anlaşılan... Çünkü kadın bıkmış kalkıp gitmişti. Sonunda yorgun, bitik dönmüştüm eve. Başlamıştım ağlamaya. Annem acımıştı da bir lira daha vermişti bana. Görüyorsun ya talihim yok dilencilerle. Ama varımı yoğumu Avusturya parasına çevirip opera alanındaki dilenciye vermeye hazırım. Yeter ki sen yanımda ol, ben de yakınlığını duyabileyim senin. Franz Salı Toparladım kendimi. Birkaç iş mektubu yazdırdım bugün. İş arasında yazıyorum şimdi sana. Gelen iki mektubun da sevinçli. Hiç değilse kendi başına buyruk. Alınca bu çeşit mektupları içim açılıyor. Neredeyse, neredeyse ormanı duyuyorum. Rüzgarları, Viyana'yı görmüş gibi oluyorum. Ne güzel şey yanında olmak Milena. Kız bugün senin ona yazdığın mektubu gönderdi. Kurşun kalemle çizmiş birkaç satırın altına ama tek sözcük eklememiş. Pek hoşlanmamış mektuplardan anlaşılan, altları çizilen bütün mektuplar gibi bunun da ufak tefek buruklukları yok değil. Görünce bunu senden nasıl olmayacak bir şey istediğimi anladım da utandım Milena. Bağışla beni ama kızdan da özür dilemem gerekir. Ne türlü yazılmış olursa olsun üzecek de onu. Üzmemek için zorlamışsın kendini belli ama söz gelişi aramızda adınız hiç geçmedi. Sizden hiç söz açmadı demen bile üzmüştür onu. Tersini de yazsaydın yine üzülecekti. Bağışla benim Milena. Ama Staza'ya yazdığın mektupla bana büyük yardımda bulundun. Perşembe Staza'nın yazdığı güzel. O günden bugüne bir şey değişmemiş onda. Tuhaf bir yakınlık var onunla aranda. Sana içten bağlı. Kendini ortaya koymadan, yalnız bildiğini anlatmakla yetinen bir ara bulucu gibi durmadan seni öven biri. Bunu o da anlamış. Onun için etkisi büyük oluyor belki, onurlu, güzel bir durum yaratıyor. Dedim ya, değişmemiş o günden bu yana, bugün de durum o durum olsaydı aynı şeyleri yazardı gibime geliyor. Öykülere gelince onları anlatmak kolay değil pek, sıkıntım Yahudilik üstüne oldukları için değil. Çünkü bu iğrenç, zehirli, bayat, bu bitmeyen yemek ortaya kondu mu, bütün Yahudiler üşüşür başına, payına düşeni kaparlar. Sıkıntım bu yüzden değildir. Neyse bırakalım bunları, durma üstünde, uzat elini, bir daha da çekme. Mezarı bulabildim dün, aklı başında aranınca bulunması güç değilmiş, yanılmışım. Annenin yakınları sanmamıştım ki. Yazılarda güç okunuyor, yaldızları yer yer dökülmüş. Epey kaldım orada, güzel, sağlam bir taş yapı. Ama hiç çiçek yoktu, iki, üç renkli karafil koydum ayak ucuna. Neden bir sürü çiçekle doldurulur mezar üstlerini anlamam zaten. Ferahladım kaldığım sürece. Şehirden daha iyiydim orada. Sürdü de bu iyilik. Sonra döndüğümde şehirde mezarlıkta dolaşır gibi dolaştım. Jennyçek. Küçük erkek kardeşin miydi? Sen hasta değilsin değil mi? Valdeck'te çektiğim fotoğraflarına bakıyorum hasta gibi görünüyorsun. Belki fotoğraf yanıltıyor ama bir şeyler var ki öyle çıkmış. Tam sana benzeyen bir fotoğrafın yok bende. Birinde genç, soylu, ince bir kızcağız duruyor. Bir iki yıla kadar rahibeler okulunu bitirecek bir kız. Ağzının iki yanı hafifçe aşağı sarkmış. Bu ya kibarlıktan ya da kilisenin verdiği dinsel havadan olabilir. İkinci fotoğraf çağrı resimlerine benziyor. Viyana'da biz böyleyiz işte der gibi. Tuhaf değil mi? Bu ikinci fotoğrafta seni sır dolu o ilk arkadaşıma benzettim yine. Sırası gelince anlatırım bir gün. Hayır, gelemem Viyana'ya. ''Hastalığımı öne sürüp izin almak istemiyorum artık. İki bayramdan da faydalanmak neye yarar? Bunlar dış engeller. Zavallı ben. Kendi kendime söylüyorum bunu. Her gün yazdım sana. Alırsın bugünlerde.'' ''Telgrafın geldi. Sağ ol, sağ ol. Bütün kınamaları geri aldım. Kınama da değildi. Elimle yüzüme okşamaktı. Kıskanıyordu elim. Çoktandır boşlamıştım onu. Şu ressam Ozan geldi demin. Aslında müzisyen oğlan. Hemen her gün geliyor.'' Yaptığı iki tahta oyma işini getirdi bugün. Biri Trotski'nin, başı öteki İsa'nın doğuşu. Görüyorsun ya, geniş bir dünyası var oğlanın. Gözüme şirin görünsün diye hemen seni soktum araya. Viyana'da bir arkadaşım var dedim. Ona göndermek isterdim bunları. Ama umduğum gibi çıkmadı. Bir yerine ikişer tane bıraktı. Hemen göndereyim mi yoksa burada saklayayım mı senin için? Derken telgrafın geldi. Ben sevinçle, bağlılıkla okumaya koyuldum. Oğlan susmaz bir türlü. Oysa beni rahatsız etmek değildir niyeti. İşim var şimdi desem, biliyorum olduğu yerde keser sözünü, basar gider. Hem de hiç alınmadan, gücenmeden. Verdiğin haber çok önemli. Ayrıntılarıyla yazarsan daha da önem kazanacak herhalde. Sen kendini nasıl koruyacaksın? Bütün iş burada. Kendini koruyabileceğini sanmıyorum pek. Doktorun bu fikri çok saçma bence. Kötü, kötü. Ama yine de teşekkür ederim. Cumartesi. Yarım saattir iki mektubunla kartını okuyorum. Zarfı da nasıl oluyor da postacılar adresleri okuyabiliyorlar şaşırıyorum. Gülerek okuduğumun neden sonra farkına vardım. Hangi kral benim kadar mutlu olmuştur? Odama geliyorum. Masanın üstünde üç mektup beni bekliyor. Bütün işim açıp okumak onları. Ellerim ne ağır iş görürmüş meğer. Yaslanıyorum koltuğa. Bu mutluda Erdiğime inanamıyorum. Ama baştan sona gülemedim. Hamallık etmene söz bulamıyorum da. İnansam bile gözümün önüne getiremiyorum. Gözümün önüne getirsen bile yine öyle güzel miydin? Ama güzellikten başka bir şeydin o pazar günü. Cennetin yeryüzüne inmesi gibi bir şeydin. Sana yirmi kura veren baya anlıyorum. Ama senin bu işi yapmanı anlayamıyorum. Çok korkunç buldum. Çok da olağanüstü. Ben burada tıka basa yemek yerken sen orada açsın öyle mi? Gözlerinin altı da morarmış. Fotoğrafta bile belli oluyor. Seni böyle görünce fotoğrafı almış olmanın sevinci yarıya iniyor. Yine de çok sevindim gönderdiğine. Uzun uzun ellerini öpmek istiyorum. Hiç bırakmamak istiyorum ellerini. Ne çevirisi yaparsın bu eller bir daha ne de istasyonda bavul taşısın. Nasıl hoş göreyim bu davranışını Milena. Aradan yüz yılda geçse seninle küçük kulübemizin önünde otursak da Yine homurdanacağım bundan dolayı. Şaka etmiyorum. Çelişkiye düşüyorsun Milena. Hem beni sevdiğini söylüyorsun, sözde benim için yaşıyorsun. Hem de yemek yemiyor, aç kalıyorsun. Elimi sürmediğim bir tomar para dursun burada. Sen orada açlık çek. Olacak şey mi bu? Kızın mektubu için söylediklerinde haklısın. Hep haklısın zaten ama yeter mi haklı olmak? Ben haksızım. Olmayacak şey. Ama şunu istiyorum senden. Ne olur haksızlığımı paylaşsam biraz. Kızın mektubunu okurken benim ne kadar haksız olduğum göze çarpmıyor mu sanki? Beceriksizliğim yüzünden olan kızla mektuplaşma işini kapatsak artık. Bıktım. Senin mektubunu yine geri göndermişim ufak bir not ekleyerek. O gün bugün ses seda çıkarmadı. Buluşmayı göze alamıyorum. Umarım ki bu işte böylece kapanır. Staza'ya yazdığın mektubunu beğenmiştim. Yazmıştım da. Neden savunuyorsun kendini? Demek Valdege gittin. Ben de sık sık giderim oraya. Nasıl oldu da rastlaşmadık? Ama sen öyle hızlı yürürsün ki gözümün önünden uçup gidivermişsindir. Viyana'da yaptığın gibi. Ne biçim dört gündü o. Bir tanrıça sinemadan çıkıyor ve küçük bir kız istasyona hammallık yapmaya gidiyor. Ve bu dört gündü, öyle mi? Landur'la olan şeye üzüldüm. Almancasıyla sıkıntı çekiyor musun? Epey uğraşmış olacaksın. Zavallı çocuk. Yavrucuğum demiyorum, Tanrı korusun. Üstelik benim mektuplarımda bitik durumdasın biliyorum. İşlerinden alıkoyuyor mektuplarım demekte de haksız değilmişim değil mi? Ama haklı olmak da bir işe yaramıyor. Hak ettiğim için mektup yazıyorsun bana. Evet, yazmasan ne hak kalır, ne hukuk, ne yaşam, ne hiçbir şey. Aaa, Viyana'ya gidebilmek. Yapacağın çeviriyi görmek isterim. Gönder kuzum, seninle ilgili ne göndersen azdır. Cuma. Seni sevip sevmediğimi soruyorsun durmadan. Çok güç bunun cevabını vermek Milena. Mektupla hiç verilemez hele. Son pazar günkü mektupla bile. Bu yakınlarda yüz yüze gelirsek söylerim. Soluğum kesilmezse. Yalnız ne olursun çağırma beni Viyana'ya. Yazma bu konuda. Gelmeyeceğim ama bu konuda ettiğin her söz etime batan kızgın bir şiş sanki. Yakıyor, geçmiyor acısı. Gün geçtikçe daha da yakıyor. Bu olamaz istediğin. Demek çiçek gönderdiler sana. Üzüldüm. Üzüntümden ne çiçeği olduğunu çıkaramadım yazından. Odanda duruyor öyle mi? Dediğim gibi odandaki eşyalar olsaydım, gündüz birdenbire çıkıverirdim odandan. O çiçekler soluncaya kadar dışarıda dururdum hiç değilse. Hoşuma gitmedi. Her şey o kadar uzak ki, yine de kapının tokmağını elle tutacak kadar yakın görüyorum. Karşımdaki mürekkebi gördüğüm gibi. Dünkü... Hayır, daha önceki günkü telgrafını unutmam gerekir, evet. Ama o telgrafı çektiğinde de solmamıştı daha çiçekler. Hem neden bu kadar sevindirdi o çiçekler seni? En sevdiklerin olduklarından ötürü mü? Yüzünde o cinsten bir sürü var. Onlar da sevindiriyor mu seni? Ama kim bilir, belki bu sorunun cevabı da kolay değil. Yüz yüze gelince verilebilir ancak. Neredesin Milano? Viyana'da mısın? Nerede bu Viyana? Olmuyor, kurtulamıyorum çiçeklerden. Kağıtna sokağa bir masal, bir düş. Öyle bir düş ki, geceyi andıran bir günde görülmüş ama bu çiçekler gerçek Milena. Dipdiri duruyor vazoda, saçma buluyor. Yine de göğsüme bastırıyorsun onları. Onlara dil uzatmak da olmuyor, öyle ya. En sevdiklerinmiş bunlar. Ama ne var, yine de üzgünsün, neden? Görürsünüz Milena, çıksın hele odadan, sokağa atacağım topunuzu. Bir şey mi oldu, niçin sıkıntılısın? Söylemeyecek misin ne olduğunu? Söyleyeceksin değil mi? Meksi soruyorsun. Çok oldu sana yazalı ne yazdığını bilmiyorum ama mektubu pazar günü gözümün önünde atmıştı posta kutusuna. Sen benim pazar günü yazdığım mektubu aldın mı? Dün kötü bir günümdü. Dayanılmayacak gibi değil. Ama kötü bir gündü işte. Daha sonra anlatırım belki nedenini. İyi ki telgrafın gelmişti. Kimsenin bilmediği bu telgrafı sokup cebine yürümek Pek hoş oluyor. Çek köprüsüne doğru yürürken birkaç kez okudum. Her okuyuşta yeniymiş gibi geliyor insana. Yutar gibi okuyorum. Kağıtta bir şey kalmadı sanıyorum. Ama cebime sokar sokmaz baştan yazılıyor sanki. Yanıma, çevreme bakınıyorum ürkerek kızmıyorlar mı diye. Kızmak değil de belki beni görenlerin bakışlarından şöyle bir şeyler okuyacağımı sanıyorum. Bak hele sen kim oluyorsun da bu çeşit telgraflar alıyorsun? ''Yukarıya bildireceğim bunu. İlk iş hemen bir kucak dolusu çiçek göndermek olsun Viyana'ya. Bir şeyler yapmamız gerekir. Göz yumamayız bu olaya. Oysa kimsenin umurunda değil. Kimi oturmuş balık tutuyor, kimi de onları seyrediyor. Çocuklar topun arkasından koşuyor. Köprüdeki dilenci avuç açmış dileniyor.'' ''Yine de sanki herkeste bir zorlama var gibi. Düşündüklerini açığa vurmamak için zorluyorlar kendilerini sanki.'' Bu zorlama güzel işte. Hepsi söz birliği etmiş aynı şeyi düşünüyor. İyi iyi diyorlar. Gelmeliydi bu telgraf sana. Hak ettin mi? Etmedin mi? Orasını araştıracak değiliz. Sen de fazla kurcalama. Biraz sonra yine çıkarıp okuyorum. Artık sinirlenirler diyorum kendi kendime. Hiç değilse böyle ulu orta okuduğum, saklamadığım için kızarlar diyorum. Ama hayır kızmıyorlar. Sinirlenmiyorlar. İşlerine bakıyorlar yine. Ama sen Milena... Sen niçin üzgünsün? Filistinli bir Yahudi ile konuştum akşamüstü. Bütün ayrıntılarıyla anlatamam onu mektupta. Bu kısacık boylu, küçük, zayıf, sakallı, bir gözü kör adam çok önemli bence. Onu düşünerek geçti yarı gecem. Başka bir gün yazarım bu konuda. Demek alamadın pasaportunu, alamayacaksın da. Franz Perşembe Çalışkan Milena Kafamda değişiyor odan biraz, yazı masası filan iyi ama... İş yapılan bir oda gibi gelmiyordu bana. Ne var şık ki şimdi, şimdi bunca işi görünce, duyuyorum, inanıyorum da, olağanüstü sıcak, olağanüstü serin ve sevinçli bir hava olmalı odanda şimdi. Yalnız dolabın bütün ağırlığıyla duruyor yerinde. Kimi zaman direniyor, açmıyor kapısını. Hele pazar günkü giysini vermek istemiyor, öyle mi? Dolap demeye dili varmıyor insanın. Yeni bir ev kurarsan almayız, atarız o dolabı. Son günlerde yazdığım birçok şeyden ötürü utanıyorum. Kızma olur mu? Oradan kopamıyorsan suç yalnız sende değil. Kendini suçlu bulup üzülme. Asıl suçlu benim. Açıklarım bunu bir gün. Perşembe, daha geç. Milena, bak ne demek istiyorum. Belki durumum çok iyi değil. Belki daha çok mutluluk, daha çok güven, daha çok ağırlık taşıyabilirim. Yine de pek bilmiyorum. Hele burada, Prag'da. Ama çoğunluğu göz önünde tutacak olursak ben daha rahat, daha iyi, kuşkuya düşecek kadar iyiyim üstelik. Bir şey olmaz da sürerse bu durum, senden de her gün küçük bir haber alırsam, bana yazmanın seni üzmediğine de inanırsam, yarı yarıya sağlığıma kavuşurum belki. Onun için Milena, yalvarırım sana üzme kendini artık. Fizike hiç ermez aklım. Çok çok termometre bölümlerine, o da fiziğe girer değil mi? Hele yeryüzü terazisini hiç anlayamam. O da beni anlayamaz. Böylesine büyük bir terazi ne yapsın benim 55 kilomu? Bana mısın demez. Kılık kıpırdamadan olduğu gibi durur. Viyana'da olduğum gibiyim elin elimde. Bıraktığın sürece kalacak orada. Frans. Hayır Frans değil. Senin. O da değil. Yeter. Sessiz derin orman sadece. Werfer'in şiiri herkesin yüzüne bakan bir portre gibi. Bana da bakıyor. Ama asıl yazan o haylazın yüzüne bakıyor. İzin işini anlayamadım. Nerede geçireceksin tatilini? Cuma. Hayır, o kadar kötü değildi. Biraz içim açılsın diye yapılmış küçük bir şakadan başka bir şey değildi. Yine de bugüne kadar yazdıklarımın çoğunu doğru buluyorum. Kimi şeyleri de ters anlamışsın. Tek üzüntü sözünü örneğin. Kendi kendini yiyip bitirmen bana verdiğin tek üzüntü demiştim. Mektupların olur mu hiç? Mektupların yaşama gücü veriyor bana. Akşamı edemem onlar olmazsa, günümün iyi geçmesini sağlıyor onlar. Bir tanesini bile gözden çıkaramam elbet, bir tanesini bile, günlerimi de. İnan ki kıskanç değilim ama, kıskanmanın yersiz olduğuna akıl erdirmek güç geliyor biraz. Kıskanç olmamayı başarıyorum da, kıskançlığın yersizliğine akıl erdirmeyi başaramıyorum. Neyse, Mekse söyleyecek bir şey var şimdi. Ama büyük kitabı için çok kısa bir eleştiri yapmışsın. Durmadan seni sorar Max nasıl olduğunu, neler yaptığını, bir sonuca varıp varmadığını bilmek ister. İçten ilgilidir durumunla. Çok şey anlatamıyorum ona. Viyana'da yaşayan herhangi bir Milena'dan söz açıp şunu yapıyor, şunu söylüyor diyemem ki. Sen ne herhangi bir Milenasın ne de olsun Saçmalık olurdu düpedüz. Onun için bir şey anlatamıyorum. Öylesine doğal ki bu. Üzülmüyorum bile. Bak, yabancılarla daha rahat konuşabiliyorum. Hoşuma da gidiyor. Biraz da numara yapabilsem konuşurken zor tutuyorum kendimi. Daha da hoşlanacağım. Geçenlerde Rodon Fuchs'u görmüştüm. Severim onu ama elini uzun uzun sıkacak kadar da değil. Umduğumu bulamayacağımı biliyordum ama olsun dedim ne çıkar. Hemen Viyana sözünü açtım. Kimleri gördüğünü sordum. Bir sürü erkek adı saydı önce. Yok canım dedim. Beni daha çok kadınlar ilgilendirir. Ha evet dedi. Milena da vardı. Tanırsızsınız onu değil mi? Milena mı dedim tabii. Ama gelmedi arkası. Başka isimler saymaya başladı. Benim de öksürüğüm tuttu. Kesildi konuşmamız. Ama ben o konuya dönmek istiyordum yine. Nereden başlamalıydım? Ben dedim savaşın hangi yılında Viyana'daydım. Siz anımsıyor musunuz? 1917'de dedi. O zamanlar E.P. Viyana'da mıydı? Pek anımsamıyorum. Yoksa evli değil miydi daha? Değildi. Dedi, kesti yine. Senden bahsetsin istiyordum ama olmadı. Başaramadım. Baş ağrılarından yakınıyorsun. Çok mu ile çalıyorsun yine? Paris yolculuğu projesi ne oldu? Nereye gitmeyi planlıyorsun bugünlerde? Gideceğin yerde posta durumu nasıl? Ne zaman gidiyorsun? Ne kadar kalacaksın? 6 ay mı? Her zaman yarısını söyle ki senden bir şeyler bulayım. İki gün Praga gelmeni nasıl ayarlayacaktın? Merak ettiğimden soruyorum. Ona rağmen sözüne teşekkür ederim. Bu sözcükte bir tılsım var. Kanıma işliyor. Cuma, öğleden sonra. Evde şu mektubu buldum. Uzun zamandır tanırım bu kızı. Yanılmıyorsam biraz akraba bile sayılırız. Hiç değilse onun yakını benim de yakınım. Mektupta sözünü ettiği yeğen bana da akraba olur. Pırat çok ağır bir hastalıktan yatağa düşmüştü. Bu kızla ablası aylarca bakmışlardı ona. Çok uzun boylu, yuvarlak kırmızı yanakları, toparlak vücudu ve peltek konuşmasıyla hoşlanmam bu kızdan ama iyi şeyler işittim onun için. Yani akrabamız demediklerini bırakmadılar kızın arkasından. İki ay önce böyle bir mektup alsaydım cevabım şu olurdu. Hayır, hayır, hayır. Ama şimdi hayır yemeyeceğim ona. Yardımım dokunabileceğine inandığımdan mı? Değil. Hem da bu tür mektupları şu cevapla bir yana atarmış. Yaşam beceriksizce hazırlanmış bir tören yemeğini andırır. İnsan sabırsızlıkla bekler çerezi. Oysa asıl yemek, o büyük kızartma, sessiz soluksuz yenmiştir bile. İnsan kendini buna göre hazırlamalıymış. Öf, ne budalaca bir ukalalık bu, ne budalalık. Onunla buluşmaya, kıza kendim için boyun eğeceğim. Görüyorsun ya Milena, senden bir şeyler geçmiş bana, elimi uzatmadan duramayacağım anlaşılan. Yarın gidiyor amcam, sokaklarda dolaşmayı, yüzmeyi, şehir dışına çıkmayı öylesine istiyorum ki. Bu mektubu yalnız sen oku diyor bana. Sana göndermekle yerine getiriyorum bu isteğini kızın. Okuduktan sonra yırt at, kadınlar için çok şey gerekmiyor diyor bir yerinde, güzel bir cümle. Cumartesi. Bugünkü mektubun o candan, o sevinçli, o mutluluk getiren mektubum nasıl okunursa okunsun bir kurtarıcı mektup olmaktan çıkmıyor. Milena kurtarıcılar arasında. Ben de onların arasında olsaydım yanımda olur muydun şimdi? Hayır, olmazdım, biliyorum. Kurtarıcı rolünde Milena. Oysa denedim biliyorsun. Karşındakini yalnız varlığınla kurtarabilirsin. Başka hiçbir şeyin yararı yoktur. ''Sen beni var olmanla kurtarmadın mı? Olmayacak küçük şeylerle denemeye de kalkışma artık. Birini boğulmaktan kurtarırsın. Bu elbette ki büyük bir olaydır ama kurtardıktan sonra yüzme öğretmeye kalkışırsan neye yarar? İyi işi kolaylaştırmak değil midir bu? İşi biraz başından atmak, var olduğunu bilmek daha güven sağlar. Her an yardıma koşacağını ümit etmek daha iyi.'' İşi yüzme öğretmenine ya da İsviçre'deki otelciye yüklemenin bir yararı yok. Hem biliyorsun kilom 55 kilo 400 gram. El ele tutuşmuşuz seninle. Nasıl bırakır da giderim? Birlikte gitsek de ne olacak? Bir daha seni bırakıp uzaklara gitmeyeceğim. Kafama koydum bunu. Megan cehenneminden yeni döndüm daha. Daha başka şeyler yazacaktım bugün sana ama anlamı kalmadı artık. Eve geldiğimde hiç beklemediğim mektubun duruyordu masanın üzerinde. Yarı karanlıkta şöyle bir göz attım. Durmadan yemeğe çağrılırdım. Bir şeyler yedim. Ne yaparsın? Yemeden boşalmıyor tabak. Sonra mektubu iyice bir daha okudum. Ağır okudum, hızlı okudum, hırslı, mutlu, şaşırarak okudum. Gözlerime inanamıyordum ama apaçık yazılmıştı. Yine de inanamıyor insan. Yığılıyor, çöküyorsun. Bu da bir inanç değil mi? Sonunda elimin kolumun bağlı olduğunu hem de ne türlü bağlı olduğunu, yüreğim çarpıntılar içinde bağlı olduğumu anlayarak gelemem dedim. Bunu ilk sözcüğü okurken biliyordum. Son sözcüğe kadar biliyorum gidemeyeceğimi Viyana'ya ama bu arada birkaç kez uğramıştım sana. Uykusuz gecelerde görülen on kez görülen yarım dakikalık düşler gibi gelivermiştim Viyana'ya. Postaneye gittim, çektim telgrafı. Duruldum biraz, geldim, oturuyorum şimdi. Gülünç bir ödevle oturuyorum. Neden gelmediğimi anlatmaya çalışacağım. Güçsüz bulmuyorsun beni. Kim bilir, başa çıkabilirim belki. Hiç değilse önümüzdeki haftalarda başa çıkabilirim. Ama şimdiden görüyorum saatlerin ne korkunç sorularla geçeceğini. Demek gitmedin Veyana'ya. Öyle bir mektup al da gitme ha. Gitmedin Veyana'ya, gitmedin, gitmedin. Müzikten anlamam pek ama bu türlü yorumlayanlardan çok daha iyi anlarım. Gelemezdim. İşte yalan söyleyemezdim de ondan. İşte yalan söylerim elbet. İki nedenden dolayı söyleyebilirim. Biri korkudan, işi ilgilendiren bir şey olursa hiç çekinmeden, hazırlıksız gözümü kırpmadan söyleyebilirim. Ya da çaresiz kalınca. Yani else hasta denince. Ama else, else... ''Sen olma Milena, sen hastalanma. Bu söz konusu olamaz. Buna başvurulmamalı. Zorda kalınca hemen yalan söyleyebilirim. Telgraf çekmen gerekmezdi bile. İse karşı gerekirdi belki ama çaresiz kalınca ya da izinsiz basar giderim. Yalnız şunu iyi biliyorum ki mutluluk konusunda kullanamam yalanı, elimde değil yapamam, başvuramam yalanı. 20 kiloluk bir gülleyi kaldıramayacağımı nasıl biliyorsun?'' Bu konuda da yalan söyleyemeyeceğimi öylesine biliyorum işte. Çünkü Elsa'dan gelmiş bir telgrafla müdürün karşısına çıkarsam düşürürüm elimden telgrafı. Basarım üstüne, yalanın üstüne. Basınca da kaçıveririm müdürün yanından. İzin isteyemeden. Bak Milena, peki o kadar budalaca düzenlenmiş değil çalıştığım yer. Budalaca ya. Hem de ne türlü ama. Geçelim şimdi bunu. Belki budalalıktan çok akılların alamayacağı gibi düzenlenmiş desek daha iyi. Bugüne kadar yaşamamı sağladı orası. Çıkıp kurtarabilirim kendimi oradan. Hiç de fena olmazdı belki ama bugüne kadar oradan ekmek yemişim. Gereğince iş görmeyebilirim. Başkalarından daha az çalışabilirim. Öyle yapıyorum. İşi alt üst edebilirim. Öyle yapıyorum. Yine de önemli görünebilirim. Bunu da başarıyorum. Çalışma yerlerindeki o zorlanmış sevimliliğe boyun eğebilirim. Ama aylıklı bir memur olmaktan çıkıp bir yalanla özgürlüğüme kavuşmam birdenbire. Yüreğimin isteğine uyup başka önemli bir neden olmadan sığınamam yalana. Düşemem yollara. Hayır, yalan söyleyemem bu konuda. Mektubun gelmeden sana yazacağım şuydu oysa. Bu hafta pasaportumu yeniliyorum. Gerektiğinde hemen gelebilmek için. Yazdıklarımı okudum. Böyle demek istemiyordum oysa. Güçlü olmadığımdan dolayı söyleyemediğim düşündüklerimi anlaşılan bir de şu var. Öteki memurları göz önünde tutarsam onlar kadar beceremem yalanı. Çünkü onların çoğu kendilerine haksızlık edildiği kandırılsınlar diye yapılabileceklerinden çok iş istendiğine inanmışlardır. Ben de bu düşüncede olsaydım ne iyi olurdu. Hemen atlardım Viyana trenine iş yerini kötü işleyen bir makine gibi görür çoğu. Başak kendi geçse daha iyi kullanacaktır bu makineyi. Baştakilerin bilgisizlikleri yüzünden kendisi yanlış bir yere konmuştur. O kendisinin en başta olması gerektiğine inanır. Oysa şimdi en aşağıda çalıştırırlar zavallıyı falan filan. Ama ben çalıştığım yeri böyle görmüyorum ki. ilk ilkokulda da böyleydi. Lisede de, üniversitede de, aile çevremde de, her yerde. Biri bana nerede olursam olayım, suçsuz bakışlarla bakarsa. Kim olursa olsun ona bilmediğim bir nedenden dolayı da bağlıysam ama isterse yedi kat el olsun, gürültüsünü buradan işittiğim sokaktan geçen otomobillerin içindeki tanımadığım insanlardan daha yabancı olsun, anlatamayacağım kadar yabancı olsun saygı gösteririm. Asıl böylelerine karşı saygılı olunması gerekir bence. Ben de gizlemiyorum yabancılığımı ama suçsuz biri anlar mı bunu? Yalan söyleyememişti. Biliyorum güçlü değilim yazmasını da beceremiyorum şimdi. Biliyorum uzun sürmeyecek ama dayanamam. İnsan yürek çarpıntısız yaşayamaz. Yüz vermediğin sürece çarpmaz yüreğim Milena. Bana hemen bir telgraf çeker misin? Yalvarış değil bir sesleniş bu ama zorlama kendini. Gerekiyor diye yapacaksan yapma. Görüyorsun bunların bile altını çizmiyorum. Bana yalanı kolaylaştıracak bir üçüncü neden daha var. Yanımda sen olursan, ne var ki yeryüzünün en suçsuz yalanı olurdu bu. Müdürün odasında senden başka kimse olmazdı da ondan. Pazar. Cumartesi akşamı yazdığım mektuba ne diyeceğini bilmiyorum. Vereceğin cevabı beklemem gerekiyor daha birkaç gün. Neyse, bugün işteyim. Pazar nöbeti. Başkaları da var. Onların da benim gibi iş yaptıkları yok pek. Bu da budalaca bir düzen işte. Hava kapalı, yağmur yağdı yağacak. Bulutların ışığı dokunuyor gözlerime. Ne yaparsın, her şey olması gerektiği gibi. Üzüntülü ve ağır. İstediğin kadar bana, yaşamayı seviyorsun de. Bugün sevmiyorum. Dün geceden sonra, bugünü de görünce nasıl sevinirim. Yine de, gel sihirli sözcük gel. Seviyorum elbet ama hiç belli olmuyor bu sevgim. Kendimden de hiç memnun değilim bugün. Müdürün ön odasında oturuyorum kendisi yok. Hiç şaşmazdım birden içeriden çıkıp ben de hiç hoşlanmıyorum sizden. İşten çıkarıyorum sizi dese bana sağ olun derdim hemen. Viyana'ya gidebilmem için bunu bekliyordum işte. Öyle mi derdi? Şimdi hoşuma gittiğiniz geri aldım sözümü. Yazık gidemeyeceğim Viyana'ya deyince yo gideceksiniz derdi. Çünkü yine hoşlanmıyorum sizden işte kovuyorum sizi. Sürer giderdi bu böylece. Sonucu olmayan bir öykü olurdu. Praga döndüğümden beri yanılmıyorsam ilk bu gece gördüğüm, gördüm düşümde seni. Sabaha karşıydı. Kısa ama ağır. Kötü geçmiş bir gecenin sonunda dalınan bir uykuda. Fazla bir şey anımsamıyorum. Sen sözde Praga gelmişsin. F sokağında dolaşıyoruz. Vilimek'in karşısında, Rıhtım'ın oralarda. Senin tanıdıkların geçiyormuş karşıdan. Onlara bakıyoruz. Sen onlardan söz açıyorsun. Krasa da varmış aralarında. Krasa Prag'da değil. Adresini sorup öğrenirim. Sen her zamanki gibi konuşuyorsun. Görünürde hiç gücenmişe benzemiyorsun. Ben de hiç sözün etmiyorum. Kendi kendime lanet ediyorum. Uğursuzluğumdan söz ediyorum. Sonra bir pastaneye giriyoruz. Yünyuña yanılmıyorsam yolun üstündedir ya. Bizim masada bir kızla bir adam oturuyor. Hiç ama hiç anımsamıyorum yüzlerini. Sonra biri daha var. Dostoyevski'yi andıran biri ama ondan daha genç, saçı sakalı kapkara, kaşları da öyle. Güceldiğini hiç belli etmiyorsun ama yine de belli. Bir tuhaf boyanmışsın, üzülüyorum, gözümü alamıyorum senden. Beceriksiz, kötü bir boyanıştı bu, hem de çok göze çarpıyordu. Hava da sıcak olmalıydı, pudralar yanaklarından parmak parmak akmıştı. Sana doğru eğilip niçin boyandığını sormak istiyorum ama sen soracağımı anlar anlamaz hemen davranıyor, ''Ne var diyorsun, dedim ya. Saklayabiliyordun gücendiğini. Soramıyordum, çekiniyordum. Beni denemek için boyandığını hissediyordum. Sorayım diye bir deneme yapmıştın anlaşılan. İstiyordum da sormak ama çekiniyordum ben de. Bu üzüntülü düş ezdi bitirdi beni. Dostoyevski'ye benzeyen o adam da senin gibi davranıyordu. Daha değişik belki.'' Bir şey sorunca çok sevimli, çok nazikti. Masanın üstünden bize doğru eğiliyor, açık açık cevaplar veriyordu. Soracak bir şey bulamayınca da çok sık oluyordu bu birden, geri çekiliyor, kitabına dalıyordu. Gömülüyordu saçının sakalının arasına. Unutuyordu dünyayı, başta beni. Onun bu türlü davranışı beni neden sıkıyordu bilmiyorum. Dayanamıyordum, durmadan, elimde olmadan bir şeyler sormak istiyor. Adamı kendime çekmeye çabalıyordum ama olmuyordu. Beceriksizliğimden dolayı Yitiriyordum ilgisini. Yine de bir küçük avuntum var bugün. Onu olsun alma elimden. Tribuna dergisi duruyor önümde. Sözünü dinlemeyip satın almadım. Eniştem verdi. Daha doğrusu okuduktan sonra yine ona vereceğim. Ne olur çok görme bunu. Yazılar pek ilgilendirmiyor. Yine de bir ses duyuyorum. Kendi sesimi, yeryüzünün bu gürültüsü içinde bir ses duyuyorum. Bu mutluluğu alma elimden. Ne güzel yazdıklarının tümü. Nasıl oluyor bilmiyorum, gözlerimle okuyorum sözde ama kanım nasıl etkilenebiliyor? Bütün bedenimi bir ateştir sarıyor, eğlenceli yanları da var. Ben ikinci topluluğa giriyorum değil mi? Ayaklarımdaki ağırlık benden bir parça olmuş artık. Özelliğimin böylesine ortaya konmasından hoşlanmıyorum pek. Kuğu gibi yüzüyorsun demişti biri bana. Bu sözü hoşuma gitsin diye söylemişti üstelik. Yazılarında kendimi bir dev gibi görüyorum, kollarımı açmış duruyorum. Sokmuyorum okuyucuları içeri. Güç iş. Hem okuyucuları oyalamak hem de tek sözcüğünü kaçırmamak. Bakışını yitirmemek. Bu çok bilmiş doğuştan budala okuyucunun çoğu da kadın üstelik değil mi? Durmadan çakışıyorlar. Modadan tek söz yok. Biz modayı bilmek istiyoruz. Şimdiye kadar yalnız Milena'nın kendisini okuduk yeter. Oysa ben bu yalnızla yaşıyorum. Münchenhaus'un lefterini denize attığı gibi ben de bu... Gün, bütün yeryüzünü elime geçirmek istiyorum. Bütün yeryüzünü mü? Peki yalan konusundaki durumum? Müdüre yalan söyleyemiyorum değil mi? Evet, işte böyle. Oturunmuşum, mektup yazıyorum. Hava kapalı daha. Yarın da mektup gelmez senden. Senin de ilgili son haber. Gece gördüğüm düş. Pazar akşamı. Bir şey geldi aklıma. Her hafta yapabiliriz bunu. Nasıl oldu da daha önce düşünemedim ama önce pasaportumu almalıyım. Bu da sanıldığı gibi kolay değil. Otla olmazsa alamam da. Anlatayım. Bir cumartesi öğleden sonra ekspresle buradan yola çıkar, gece 2'de Viyana'da olabilirim. Yarın tren saatlerini iyice öğreneceğim. Sen bu arada cuma gününden Prag'a dönüş biletimi almış olursun. Bana da telgrafla bildirirsen aldığını, telgrafını almadan Prag'dan ayrılamam. Beni istasyonda beklersin. Birlikte geçireceğimiz dört saatimiz olur. Pazar sabahı 7'de trene biner dönerdim yine. Aklıma gelen buydu işte. Yalnız dört yorgun gece saatini birlikte geçirmek acıklı elbet. Hem de nerede? F. Joseph istasyonunun oralarda bir otelde mi? Yine de olmayacak şey değil. Daha güzeli yapar mısın bilmiyorum. Senin beni Gümünd'te karşılaman olurdu. O zaman geceyi orada geçirirdik. Gümünd Avusturya'da değil mi? Sana pasaport gerekmezdi. Tren Gümünd'de, onda oluyor. Belki daha da erken, bilmiyorum. Pazar günü dönerdim ben, ekspresle. Pazarları herhalde yer bulmak kolay olur. Pazar sabahı saat on birde filan. Daha geç bir tren varsa, onunla dönerim elbet. Ama senin oraya nasıl ve kaçta gelip döneceğini bilemiyorum. Eh, ne dersin bu buluşa? Bütün gün seninle konuştum bunu. Yine de soruyorum. Ne tuhaf. Kraza'nın adresi. Maenbat. Hotel Stern Pazartesi Beklediğim telgrafta yoktu. Perşembe akşamı yazdığın mektupta değinmişsin buna. Demek uyuyamadığım yersiz değilmiş. Demek bu sabahki acıklı durumum da yersiz değilmiş. Kan geldiğini biliyor mu kocan? mühimsememeli. Belki de önemsizdir. Kan değişik nedenlerden gelebilir ama ne de olsa ürkütür insanı. Adam sende demek kolay değildir. Bakıyorum sen de pek umursamıyorsun. Sevinçli, dayanıklı yaşamını sürdürüyorsun yine. Gözünü kırpmadan sesleniyor gibisin bana. Gel bakalım, gel, uzatma. Oluyor istediğin ama ben burada ne olurum? Onu düşündüğün yok anlaşılan. Biliyorum, biliyorum, emekleyen bir çocuk değilsin, ne yaptığını bilen birisin. Benim burada, Prag'da, eli kolu bağlı durmamı da sen istiyorsun. Ama gözlerimin önünde eriyip gidiyorsun Viyana cehenneminde. Bunu da sen istiyorsun. ''Yemek yemek gerekmiyor öyle mi? Ama bana gerekiyor değil mi? Öyle olsun. Bunda da sen haklı ol. Göndermeyeceğim parayı. Yazık. Bugün eve gidip bütün parayı mutfaktaki sobaya atacağım işte. Koptuk birbirimizden Milena. Bana öyle geliyor. Tek yerde birleşiyoruz daha. Burada olsan ve yüzün alabildiğine benimkine yakın olsan. Birleştiğimiz bir yer daha var. Rahat ölme isteği. Ama bu istek çocuklarda bile vardır.'' Okuldayken matematik dersinde hep duymuşumdur bunu. Öğretmen defterinde adımı ararken korku içinde gerçeği, bilgisizliğimin gerçeğini anlar, korkudan yarı düşlü bir durumda neler istemezdim. Kimseye görünmeden kalksam, sıraların arasından geçebilsem derdim. Matematikteki tüy gibi hafifliğimle öğretmenin önünden versem, bir kolayını bulup versem kapıdan, dışarı çıkınca toparlansam. Dışarının güzel havasıyla özgürlüğüme kavuşsam, sınıftaki o gergin, o kötü havadan, dünyanın hiçbir yerinde olmadığını sandığım o havadan böylece kurtarsam kendimi. Elbette bu rahat olurdu, işime gelirdi ama böyle olmazdı ki. Çağrılırdım, bir ödev verilirdi. Bu ödevi çözmek için Logaritma kitabına başvurmalıydı. Almamıştım yanıma, bir yalan atardım, sıramda derdim. Öğretmen bana kendisininkini verecek diye umutlanırdım ama git kitabını getir derdi. Yerime döner, yapmacıktan bir korkuyla okulda yalana hiç başvurmadım. Kitabımın olmadığını görürdüm. Öğretmen geçenlerde yolda rastladım ona. Notumu kırar. Üstelik bilmiyorum neden timsah derdi bana. Notumu kırmakta haklıydı. Bir not almak gerekiyordu elbet. Yine de haksızlık edilmişti. Evet yalan söylememiştim ama kimse kanıtlayamazdı tersini. O halde haklıydım. Ben yalnız bilgisizliğimi örtmek istemiştim. Bütün bunlar rahatlık işte. Öyle zamanlar olur ki odada yalnızken bile yok oluverir insan. Bunun nedenleri çoktur. Kişi yaşarken bile ölebilir. Pazartesi daha sonra. Bir sürü dosya getirdiler şimdi. Bu uykusuz kafayla niye çalışıyorum ki sanki? Kime? Mutfaktaki sobaya. Bir de Ozan geldi, ötekisi, hani şu tahta oymaları yapan gravürcü. Gitmiyor, yerinde de duramıyor, içini bana dökmek istiyor. Görüyor da sabırsızlığımı. Elimin niye titrediğini de görüyor mektubu yazarken. Başımı önüme eğmişim ama gitmiyor. Canlı, sevimli, mutlu, mutsuz, olağanüstü biri. Ama şimdi çekemem onu. Senin ağzından kan geldi, öyle mi? Biliyor musun, durmadan aynı şeyleri yazıyoruz. Hasta mısın diye soruyorum, Bakıyorum sen de hastalığımı sormuşsun. Ölmek istiyorum diyorum, sen de istiyorsun. Önünde hıçkırarak ağlamak istiyorum küçük bir çocuk gibi, sen de benim önümde küçük bir kız gibi ağlamak istiyorsun. Bir kez, bin kez ve hiç durmadan tek isteğim yanında olmak. Bakıyorum senin de isteğin bu. Yeter, yeter. Frans Pazartesi öğleden sonra Sabahki mektubumda dediklerimden daha çoğunu söyleyemedim dersem yalan olur. Seninle konuştuğum gibi kimseyle rahat konuşamam. Kimse senin kadar benden yana olmadı da ondan. Kimse senin kadar iyi niyetli ve her şeyi kavramış değil de ondan. Evet her şeye rağmen, bu her şeye rağmenden ayırman gerekir. Mektuplarının içinde en güzelleri çok önemli bu. Çünkü mektupların bir bütün olarak hemen her cümlesi güzel. Yaşamında bana verilen en güzel şey bu mektuplar. Korkumu haklı gördüklerin, haklı görüp savunmaya çalıştıkların, korkmamam gerektiğini beni inandırdıkların. Korkuyu savunurken rüşvet almış bir avukatın durumuna düşüyorum kimi zaman ama için içinde hak veriyorum anlaşılan. Evet, korku demek ben demek. Belki de en iyi yanım bu, kim bilir. En iyi yanım bu olunca sen de ister istemez bu yanımı seviyorsun. Yoksa bende sevilmeye değer başka ne olabilir? Ama bu yanım sevimlidir, bilirim. İçimdeki o korku ile cumartesi nasıl olur da iyi geçirebileceğimi sorarsan anlatması güç olmaz. Seni sevdiğime göre, evet seviyorum seni, anlayışlı kız için rahat etti mi? Koca deniz dibindeki küçük taşı nasıl severse benim de sevgim öylesine yığılıyor üstüne. Tanrı isterse o küçük taş ben olurum bir gün. Yeryüzünü de seviyorum demektir. Sol omuzunu da, hayır sağ omuzunu da önce. Canım isteyince öperim de onu. Aç biraz omuzunu ne olur. Sol omuzundan sonra gelir. Sonra ormanda üstümdeki yüzün. Yine ormanda altımdaki yüzün ve çıplak göğsünde dinlenen kaşım. Biz tek insan olduk bile demek de haklısın. Korkmuyorum da bundan ötürü. Tersine bu benim tek mutluluğum. Tek bübürlendiğim şey. Yalnız ormanda da, Yükleyemiyorum bunu. Gün ışığında kavuşulan yaşam ile yatakta geçen o yarım saat arasında bir uçurum var biliyorum. Erkek işi diye adlandırmıştın bir kez. Hem de tiksinerek. Ben de kurtulmuş değilim bundan ama kurtulmak istemiyorum belki de. Olanlar gece olmuştu orada. Geceyle bağlantısı olan bir şeydi oysa. Ben gün ışığında kavuştuğum yaşamı tutuyorum elimde. Baştan kavuşmak için geceyi mi aşmam gerekiyor? Elde edilmiş bir şey baştan elde edilinebilir mi? Yitirmek olmaz mı bu? Dünyam bu benim. Şimdi sihirli bir nesneyi elde etmek için el çabukluğu ile binbir gece masallarını yaşayacağım diye geceyle bağlantısı yöne mi döneyim? Hayır, olmaz. Bundan korkarım işte. Her gün açık gözle düşlediğim şeyi çabucak, soluk soluğa baş dönmeleri için umutsuz, acınacak bir durumda ve bir anda elde etmek güzel mi? Belki çocuklar başka türlü doğmaz. Belki çocuk dediğimiz de bir çeşit sihirdir, kim bilir. Geçelim şimdi bunu. Sana borçluyum bunu Milena. Bunun için yanında çok rahat ve çok rahatsızım. Onun için yanında çok çekingen ve çok özgürüm. Bunu anladıktan sonradır ki bütün öteki yaşamıma boş verdim. Gözlerime bak. Şu son satırlara delice bir şey katmak isterdim. Çılgınca bir kıskançlık. Ama sevin, korkma. Yendim bu isteğimi. Franz. Pazartesi akşam. Geç vakit yazıyorum bunları. Sıkıntılı bir gündü bugün. Yarın gelmez mektup senden. Cumartesi günü yazdığını aldım. Pazar günü yazdığını öbür gün alabilirim ancak. Mektubunun etkileyemeyeceği bir gün geçecek demektir. Mektupların ne kadar gözümü kamaştırıyor bilemezsin Milena. Ama bir haftadır belki daha da çok bir şeyler hissediyorum, bir şeyler oldu. Ya birdenbire oldu ya da yavaş yavaş. Ya önemli ya da değil. Belirli, belirsiz oldu bir şeyler. Bir şey var Milena. Yanılamam, hissediyorum bunu. Tümünde var. Ayrıntılarda hissediyorum. Örneğin mektupların anılarla dolu. Hem de önemli anılarla. Sorularıma cevap veriyorsun. Yine tümüne değil belki. Üzüntülüsün. Nedenini bilmeden üzüntülüsün. Durup dururken İsviçre'ye göndermeye kalkıyorsun beni. Buluşmamızı istiyorsun birdenbire. Oysa buraya gelme dediğimde Boyun eğmiştin bu isteğime hemen. Viyana'da buluşmayı da uygun görmemiştin. Dinlenmeye gitmeden önce buluşmamayı isteyen sendin değil mi? Ama şimdi iki üç mektuptur bu telaş neden? Sevinmeliyim, sevinemiyorum. Bir kuşku, bir korku gizli mektuplarında benden yana mı yoksa bana karşı mı bu korku bilmiyorum. Ama bu telaşla bu birdenbire ortaya çıkan buluşma isteğinde bir şeyler var ürkmeme neden olan. Ne dersen de. Seviniyorum buluşmalarımızı kolaylaştıracak bir yol bulduğuma. Senin de aklın yattı buna değil mi? Viyana'dan dışarıda geçirmek istemezsen geceyi birkaç saati gözden çıkarır yine de buluşabiliriz. Pazar sabahı 7'de kalkan ekspresle gümünde gelirsin. Viyana'dan ayrılırken benim yaptığım gibi onda gümünde olursun. Ben daha önce gelmiş olacağım. Akşam dört buçukta döneceğime göre altı saat birlikte oluruz demektir. Sen akşam treniyle dönersin. Saat 11.45'te Viyana'da olabilirsin. Küçük bir pazar gezintisi. Sıkıntım bundan ötürü rahat değilim. Daha doğrusu rahatsız değilim. İşte böylesine güçlüsün Milena. Susarak bir şeyler gizlediğin, gizlemek zorunda kaldığın ya da bilmeden gizlediğin için rahatsızlığım artacak yerde artmıyor da. Yalnız sıkıntılı olmakla kalıyorum. Sana olan güvenim böylesine büyük anla. Hem de güzelliğini unutarak. Milena, bir şey gizliyorsa diyorum, gizlenmesi gerekiyor da ondan gizliyor. Suçlu bulmuyorum seni. Bu kuşku karşısında rahat kalabilmemin olağanüstü başka bir nedeni daha var. Bir özelliğin var. Yanılmıyorsam doğuştan böylesin. Her yerde görülmüyorsa etkisi suç sende değil. Kimsede olmayan bir şey. Sende gördüm yalnız. Yine de akıl erdiremiyorum. Kimseyi üzmeme özelliği, acıma duygusundan ötürü değil bu. Üzmek elinden gelmez de ondan. Akılların alamayacağı kadar güzel bir şey bu. Akşama kadar bunu düşündüm, bunu inceledim ama şimdi uzun uzun yazmaya çekiniyorum. Sana sarılma isteğimi hoş göstermek için belki de bütün bunlar. Kim bilir? Yatmalıyım artık. Sen ne yapıyorsun şimdi? Şimdi şu saatte, pazartesi saat gecenin on birinde. Fransız. Salı. ''İnsanları tanıma gücün ne az Milena. Hep söylerdim ya, peki Elza hastalandı. Hastalanabilir elbet. Bunun için de Viyana'ya gitmek zorunda kalır insan belki ama yaşlı Clara teyzenin ağırlaşması, her şey bir yana, müdürün yanına girip Clara teyzenin sözünü edebilir miyim gülmeden. Başarabileceğimi alıyor mu aklın? Bak bu konuda insanları tanıma gücün fena değil.'' Her Yahudinin Clara adında bir teyzesi olacağını biliyorsun. Ne var ki benimki çoktan öldü. Olacak şey değil bu. İyi ki buna başvurmak zorunda değiliz artık. Bırak ölsün. Hem yalnız değilmiş. Oscar yanındaymış. Sahi, kim bu Oscar? Clara teyzeni anladım. Ama Oscar kim? Neyse, Clara teyzenin yanındaymış ya. İyi, bari o da hastalanmasa. Miras savcısı Oscar. Geldi bir mektup ama siymiş, Ne çıkar? Akşamki mektuplarına sözüm yok. Dediğim gibi bu rahat rahatsızlığım onlarla da geçmiyor. Yerleşti bir kez. İyi olacak seni görmem. Yarın ya da öbür gün telgraf çekerim sana. Otla bugün pasaport işini yola koyacak. Bu cumartesiye gelebilirim bile. Belli olmaz. Ama Viyana olamaz bu hafta. Geç kaldım. Dönüş biletimin önceden alınması gerekir de ondan. Sen de gelip gelemeyeceğini telgrafla bildirirsin. ''Telgrafı vaktinde alabilseydin diye, gece de olsa giderim postaneye. Şöyle yapacağım demek ki, olamıyor diye yazarsam bu hafta gelemeyeceğimi anlarsın. Bu telgrafa senden karşılık beklemem o zaman. Mektupla anlaşırız yine. Önümüzdeki ay içinde nasıl buluşacağımız, senin iznini nerede geçireceğine bağlı ama anlaşılan daha uzaklara gideceksin. Öyle olursa bir ay göremeyeceğiz birbirimizi. Ne yapalım?'' Bir de bakarsın ki cumartesiye gümüntleyim diye bir telgraf çekerim. O zaman senden ya gelemiyorum ya da cumartesiye oradayım ya da pazara oradayım diye bir cevap beklerim. Bu iki son durum karşısında telgrafa cevap gerekmez artık. Hayır çektiğin telgrafın elime geçtiğini bilmen için ben sana yine bir telgraf çekerim. gümütte buluşmak için yola çıkıyoruz Milena. Cumartesi ya da pazara görüyoruz birbirimizi. Söylemesi ne kolay değil mi? İki saatim gitti. Mektubu bırakmak zorunda kaldım. Otto pik gelmişti. Yorgunum. Ne zaman görüyorum seni? Yarım saat içinde üç kez bile duyamıyorum adını. Ne kötü. Neredesin? Yola mı çıktın? Kulübenin olduğu köye mi gidiyorsun? Ben de yoldayım. Uzun bir yolculuk bu. Sakın üzülme. Kendini bundan dolayı yalvarırım. Sakın üzme. Ne de olsa yolda sayılırız artık. Daha olmazsa kaçıp gider insan. Hareket etmeye kalıyor iş. Salı. ''Doktor nerede? Baştan sona okuyorum mektubu, doktorun sözünü bulurum diye ama bulamıyorum. Nerede o? Uyuyamıyorum, uykusuzluğum bundan demek istemiyorum. Çünkü yalnız müzikten yoksun olanlara uyumayı sağlarmış üzüntü. Yine de uyuyamıyorum ben. Viyana yolculuğundan bu yana çok mu zaman geçti? Çok mu övdüm mutluluğumu? Sütle tereyağı değil de sen mi gerekiyorsun bana acaba?'' ''Nedenlerin hiçbiri bunlar değildir belki ama güzel geçmiyor günlerim. Üç gündür tek başına oturmanın mutluluğunu da yitirdim. Bizimkilerin yanına taşındım yine. Onun için çabuk geçti elime telgrafın. Tek başıma oturmak değildi beni mutlu eden belki. Yalnız o değildi. Elimin altında iki evimin olması önemliydi. Birinde gündüzü, ötekinde daha çok olanında akşamı ve geceyi geçirmek. Anlayabiliyor musun? Ben anlamıyorum ama öyle işte.'' Ah odandaki o dolap, ilk tartışmamız onun yüzünden olacak biliyorum. Ben atalım şunu diyeceğim, sen hayır diyeceksin. Ben ya o ya ben diyeceğim, sen benziyorsunuz birbirinize ama ben dolabı isterim diyeceksin. Peki diyeceğim, ağır ağır basamakları, hangi basamakları dersin, ineceğim. Tuna'yı boyladımsa daha yaşıyorum demektir. Sevmiyordu değilim dolabını ama giyme her gün o kıyafeti. ''Eskideceksin, bana bir şey kalmayacak.'' ''Demek çıkıyorsun yolculuğa ama bizeni alamamışsın daha. Gel dediğimde gelemeyeceksin anlaşılan. Bu güveni de yitirdim böylece. Bir de uyuyayım istiyorsun. Ya doktor? Nerede o? Yok ortalarda yine.'' Kongre için özel bir pul çıkarmışlar. Ben de var sanıyordum ama bugün kongre pulları diye normal pul getirdiler. Üstlerine kongre damrıgası vurulmuş. O kadar... Bu damgadan ötürü de epey pahalı. Dilkanlının anlayacağını sanmıyorum. Bir tane koyacağım her mektuba. Pahalılığından dolayı hem her gün teşekkürümü duyayım diye. Gördün mü işte, kalem ucun bitmiş. Neden Viyana'daki zamanımızı daha iyi geçirmedik ki? Söz gelişi, neden hep o kitapçıda kalmadık? Ne güzeldi orası, biz ne kadar söylendik birbirimize. Budalaca yaptığım şakaları anlatma sakın dolaba. Odağında duran her şeyi seviyorum. Çılgın gibi bil bunu. Doktor ne oluyor? O pul toplayan delikanlıyı çok mu sık görüyorsun? Kurnazca sorulmuş bir soru değil. Öyle görünüyorsa da uyumayınca insan ne sorduğunu bilmeden sorar. Durmadan sormak gelir insanın içinden. Uyuyamamak demek bir şeyler öğrenmek demektir zaten. Sorulara karşılık bulunsa kaçar mı insanın uykusu? İpe sapa gelmeyen bu sözler ne saçma değil mi? Alabildin mi pasaportunu? Salı. Cuma günü yazdığın bir mektup geldi. Perşembe günü yazdıysan mesele yok. Yolda kaybolmuş olmasın da. Benim için yazdıklarım korkunç bilgice şeyler. Bir şey ekleyecek değilim onlara. Dokunmayacağım. Olduğu gibi kalsın. Bir yerine dokunmak istiyorum yalnız. Senin söylediğinden daha açık söylemek için. Mutluluğum şuradadır benim. Bütün insanlar önemli buldukların başta gelir elbet, iyidir bence. Kafamla, yüreğimle inanırım iyi olduklarına. Biri girdi içeri, korktu beni görünce. Boşluğa dağılmış bu konuyu yansıtan bir yüzle oturmuşum da. Ama bedenimi inandıramam nedense. Gerektiği zaman bütün insanların iyi olabileceklerine inandıramam bedenimi. Yürker, siner, bu korkusundan kurtulmak için bir denemeye girişmektense... Saklanacak, delik arar. Mektup yırtmaya başladım yine. Dün gece yırttım bir tane. Benim yüzümden çok mutsuzsun öyle mi? Başka şeylerin de payı olmalı bunda. Birbirini etkiler her şey. Çekinme, giderek daha açık söyle. Birden olmaz elbet. Dün doktora gittim. Umduğum çıkmadı. Doktor da terazi de iyileşmiş bulmalı beni. Ama kötüleşmiş de bulmalılar. Hemen gitmeliymişim buradan. Güney İsviçre'yi önerdi. Durumu anlatınca aklı yattı. Ben bir şey demeden Avusturya'da iki senatoryum adı verdi. Doktor Frankfurta'nın yönettiği Grimmensein'deki Wienerwald senatoryumunu, posta durumlarını söyleyemedi. Sen öğrenebilir misin? Bir eczaneden ya da bir doktordan. Telefon defterinden de bilgi edinebilirsin ama acelesi yok. Gideceğim de belli değil zaten. Yalnız ciğer hastalarını alan yerlerdir buraları. Gece gündüz öksüren, durmadan ateşi çıkan ağır hastaların. Eti zorla yedirirler insana, zorla iğne yaparlar. Karşı koyacak olsan cellat kılıklı adamları tutturup yine de yaparlar iğneyi. Sakalını sıvazlayan Yahudi doktorlar da ses çıkarmadan bakarlar. Acımazlar ne Yahudi'ye ne Hristiyan'a. Son mektuplarının birinde yeniden okumayı göze alamıyorum bu mektuplarını. Şöyle bir okuduğum için iyi anlamamış olabilirim, öyle sanıyorum. İçinin artık dayanamadığını yazıyorsun. Gerçek mi bu? Yoksa geçici bir üzüntünün payı mı ağır basıyor? Bir daha okudum mektubunu. Korkunç sözünü geri alıyorum. Ne de olsa kimi yerini eksik, kimi yerini de çok az yazmışsın. Öyleyse mektubun yalnızca ustalıkla yazılmış. Güçtür yaşayanlara ortlaklarla köşe katmaca oynamak. Pla ile birlikteydin demek. Ne alemde o? Anlıyorum saçma buluşunu iki taraf arasında bocalanır haklısın. Çünkü güzel yanı vardır. Yalnız aşağı yukarı 50 bin kilometre ileride olur da gelmemek için direnirse. Hele Salzburg'un çanları da çalmaya başlayınca bin kilometre daha ileriye kaçar. Ne olur ne olmaz diye. Çarşamba. Kazanova'nın zindandan nasıl kaçtığını bilir misin? Bilirsin elbet ama... Zindandaki yaşamın korkunçluğu üstünköre anlatılmıştır öyküde. Venedik'in yukarılarında bir yerde karanlık, ıssız bir zindan. Daracık bir tahta sedirin üstüne tünemiştir kazanova. Dizlerine çıkacak su neredeyse. Çıkıyor da kimi zaman ama en korkuncu, koca koca fareler bütün gece bağırışarak gidip gelirler, kemirirler, koparırlar, bir şeyler çekerler. Ya sabırsızlıkları? İnsanın güçsüz kalıp tahta sedirden düşmesini bekleyişleri, yaşamak için girişilen ekmek kavgasıdır bu yanılmıyorsam. Mektubunda anlattıkların buna benziyor işte. Korkunç. Anlaşılması da güç biraz. Üstelik elle tutulacak kadar yakın ve uzak. Kişinin kendi geçmişi gibi. Yüksek bir yere tünemişim bende. Sırtım acıyor. Ayaklarım uyuşmuş beklemekten. Bir yandan da korku. Yapacak başka şey olmayınca ister istemez o büyük, o kara fareleri seyreder insan. Gözleri kamaşır karanlığın içinde. Öyle bir an gelir ki bilemezsin artık. Tünediğin yerde misin daha yoksa düşüp hapı yutmuş musun? Yapma, anlatma böyle şeyler. Kalk gel buraya. Ne demek bütün bunlar? Gel buraya. Hayvancıklar senin olsun ama bir şartla. Yanına sokma onları. Doktor sözü edilmeyecek mi artık? Oysa... Doktora gideceğine söz vermiştin. Tutarsın da sözünü. Kan gelmiyor diye gitmiyorsun. Beni örnek alma. Benimle ölçülemeyecek kadar sağlamsın sen. Ben hep bavulunu taşıyacak bay olarak kalacağım. Sınıf ayrılığı anlaşılmasın sakın. Önce bay çağrılma çağrılır. Bavulun taşınması bay rica eder. Çünkü bavulunu taşımaya gücü yetmez de ondan. Geçenlerde, geçenlerde bavulumu taşıyan hamal, ben hiç sesimi çıkarmadan söze başlamıştı. Beni avutmak için olacaktı anlaşılan. Ben onun akıl erdiremediği işleri görürmüşüm ama bavul taşımak da onun işiymiş. Hem de ona hiç ağır gelmiyormuş falan. İnan benim de kafamdan buna benzer şeyler geçiyordu ama dilim varıp söyleyemezdim elbet. Ne diyordum? İkimizin durumunda yok benzerlik. Ben de nasıl başladığını düşünmekten de alamıyorum kendimi. Düşündükçe üzülüyor, doktora gitmem gerektiğini bir kez daha anlıyorum. Üç yıl önceydi. Hiç ciğer hastalığı çekmemiştim. Hiçbir şey yormazdı beni. Saatlerce yürüyebilirdim. Yorgunluğun sınırına yaklaştığımı bile anımsamıyorum o günler. Ama daldırırdım mı kendimi düşüncelere o günlerde hemen yorulurdum. Sonra birdenbire Ağustos'ta bir gün tam yaz, yaz ortası yani sıcak, güzel, kafamda başka bir şey olması gerektiği gibiydi kırmızı tükürdüm. Özel yüzme havuzundaydım. Tuhafıma gitti. İlginç de bulmuştum. Bir süre baktığımı anımsıyorum. Sonra unutuvermiştim. Derken sık sık olmaya başladı. Ne zaman tükürecek olsam kırmızı tükürüyordum artık. Elimdeydi sanki. İlgi çekici bir yanı kalmamıştı, bayatlamıştı. Önem de vermiyordum. Gitmiş olsaydım doktora ama belli olmaz. Belli ki sonuç yine bu olurdu. Ne var ki ağzından kan geldiğini bilmiyordu kimse. Ben de bilmiyordum. Meraklanıp üzülen de yoktu. Ama bugün senin için üzülen biri var Milena. Yalvarıyorum doktora git. Kocanın bana yazmak istemesi tuhafıma gitti. Dövecek mi beni? Boğacak mı? Anlamıyorum gerçekten anlamıyorum. İnanıyorum senin dediklerini ama getiremiyorum gözümün önüne, elimde değil. Onun için de ilgilenemiyorum. Çok. Daha sonraları olacak bir olaymış gibi anlıyorum. Hani sen burada olursun da bana dinle bak dersin. Viyana'da gürültü koptu. İkimiz pencereden bakardı Telaşlanmamız için de en küçük bir neden olmazdı elbet. Yalnız şu var, gelecekten söz açarken benim Yahudi olduğumu unutuyorsun zaman zaman. Tehlikelidir Yahudi ırkı. Senin ayaklarına kapanmış olsa bile. Çarşamba bir gereksinme duymadan çıkmazsın yola sen diyorsun mektubunda. Geçiyorum, durmak istemiyorum bunun üzerinde. Önem önemi kalmadı artık. Acıtıyor da biraz. Yine de haksız değilsin pek. Cumartesi akşamki mektupla pazar sabahki böylesine umutsuz olur muydu yoksa? Hem sonra cumartesi kavuşuyoruz birbirimize belki de. Üç telgrafın ilkini pazartesi sabahı daha almamışa benzersin. Üçüncü telgrafı zamanında alsam bari. Babanın yazdıklarına üzülmemi şöyle yorumluyorum ancak. Uzun zamandır sürüp giden bu üzücü ilişki her yeni açıklamada seni yeniden üzecek. Yoksa mektupta yeni bir şey yok. Ben ki babanın başka mektubunu görmüş değilim. Bana bile yeni bir şey söylemiyor. Candan yazılmış, zorbaca biraz da. Zorba olması gerektiğine inanıldığı için öyle yazılmış. Belki de yüreği başka türlü seslenilmez. Attığı imzaya hiç önem verme. Zorbanın bir gösterisi o. Yazık. Ve çok üzülüyorum gibi sözler var. Belki yerinde her şeyi hoş gösteriyor. Seni anlamamış olması üzmüştür seni belki. Ona ne yazdığını bilmiyorum ama unutma ki aranızda bir anlaşmazlık var zaten. O sana yardıma koşmayı doğal buluyor. Sense hiç doğal olmayan bir direnme tutturmuşsun. Şimdi de ona ne yazacağını bilmiyorsun. Daha doğrusu... Ne cevap vereceğini bilmiyordun. Bulmuşsun vereceğin cevabı öyle yazıyorsun bana. Tuhaf biraz. Babana yazdıktan sonra bana sorsaydın, bir bakalım deseydin ne yazdım? Gözümü kırpmadan bilirdim verdiğin cevabı. Kocanla benim aramda bir ayrım göremez baban elbet. Avrupalı zencileri yüzlerinden nasıl ayıramazlarsa bizi de öyle ayıramazlar. Bu konuda kesin bir şey söyleyemeyeceğine göre neden sözünü ettin öyleyse? Sonra neden yalana başvurulsun? Gözü senden başka bir şey görmeyen biri merakla yürek çarpıntıları içinde yaşamını gözlerken babanın dediklerini duysa şu cevabı verirdi. Sen de bunu yazmalısın ona yanılmıyorsam. Bütün önerdiğiniz bütün belirli koşullar gereksizdir. Milana kendi yaşamını yaşıyor. Başka türlü yaşamak elinde değildir. Sevinç dolu bir yaşam değil belki ama sakin ve sağlıklı. Sanatorium'da daha iyisi olmaz. Milena'nın tek dileği bunu anlamanız. Başka dileği yok sizden. Zaten sağlamaktan da vazgeçtin. Yalnız kaçmayın ondan. Açın yüreğinizi. İki eş değerde insan gibi konuşun. Karşılıklı tartışın. Göreceksiniz ki hafifleyecek üzüntüsü. Acımanız da gerekmeyecek artık. Babana vereceğin cevap doğum gününe rastlıyorsa ne olur? Doğum gününden korkmaya başladım dersem inanır mısın? Cumartesi buluşup buluşamayacağımızı 10 Ağustos'tan önce telgrafla bildir kuzum. Ne iyi olurdu cumartesiye ya da hiç değilse pazara olabilsen gümün de. Çok gerekiyor gelmen, inan. Buluşmamızdan önce bu eline geçecek son mektubum demektir. Bir aydır hiçbir şeye yaramayan gözlerim seni görecek. Mektup okumayı ya da pencereden bakmayı saymıyorum. Çevirin Almanca aslından daha iyi olmuş. Tüküntüler, boşluklar duruyor, daha bataklığa batmış gibi yürüyor insan. Ayağını çekip kurtarmak öylesine zor ki. Tribuna okuyucularından biri geçenlerde bana akıl hastanesinde çok inceleme yapmışsınız dedi. Evet, kendiminkinde dedim. Pek hoşuma gitti. Kendi akıl hastanem değişim bu buluşumdan ötürü de övdü beni. Çeviride üç dört küçük yeri yanlış yorumlamışsın. Çarşamba gece. Şimdi ona doğru yazıhaneye uğradım. Gelmiş telgrafın. İnanamadım gözlerime ama, tamam, benimkine de cevap işte 4 Ağustos günü, sabah saat 11'de çekilmiş. Akşam 7'de gelmiş, 8 saat sürmüş ancak. Telgrafın verdiği avuntulardan biri de, hiç değilse yer olarak yakınız birbirimize. 24 saat içinde alabiliyorum cevabını. Bu cevap her seferinde de, gelemiyorum olamayacak ya, yine de ümidimi kesmiş değilim. Geceyi Viyana dışında geçirmeden de buluşuruz demiştim. Almamış olacaksın o mektubu daha. Ama bunu kendiliğinden de çıkarabilirsin. Çıkma izni yalnız bir ay için veriliyor. Sen de dinlenmeye gideceksin bu arada. Bu küçük umuda bel bağlayıp alayım mı bu izni diyorum. Bilmiyorum ki. Dönüş biletimi de ayarlamam gerekir. Ama gerekmeyecek öyle anlaşılıyor. Çok kesin telgrafın, çok önemli nedenlerin olmalı gelememen için. Üzülmeye değmez. Ne yapalım? Buluşmamızın ne kadar kolay olduğunu anladıktan sonradır ki önüne geçilmez bir istek oldu. Seni hemen bir ay sonra görmek isteyim. Senin elindeydi bu buluşmayı gerçekleştirmek. Yanlış anlama suçlamıyorum seni. Gelemediğin için gelmiyorsun biliyorum. Sen istemiştin. İstemeyen de yine sensin. Bu konudan hiç söz etmemem gerekir. Yalnız şu var. Beni sana getirecek bir yol bulmuştum. Karanlıktan aydınlığa kavuşacaktım. Bu yolu umutla, sevinçle kazmış kendimden de bir şeyler katmıştım. Beni sana getirecek bu yola çıkmak üzereyken gelmiyorum sözüne, çarpıyorum şimdi. Sendeliyorum elbet, bir çırpıda yüreğimle açtığım bu yolu kapatmak, ağır ağır dönmek, vazgeçmek zor geliyor biraz. Elbet yüreğim sızlar. Yine de sözünü edebildiğime göre o kadar zor gelmedi anlaşılan. Çok bilmiş bir köstebek gibi yeni yollar açarım gerekirse. Ne yapalım? Öyle sanıyorum ki buluşmamızın önemine dünkü mektubumda dokunmuştum. Çok gerekiyordu seni görmem Milena. Onun için çok üzüldüm alınca telgrafını. Ama belki öbür günkü mektubunda bir avuntu vardır. Çok sert iki cümle var bugünkü mektubunda. Sen gelmezsin elbet. Çünkü sen gelmeyi sana gerektiği zamana bırakırsın diyorsun birincisinde. Gerçek payı yok değil bunda. Ama yüzde yüz doğru değil. İkinci cümle şu. Hoşça kal Franco diyor, şunu ekliyorsun. Uydurma telgrafı çekmenin anlamı kalmadı artık, çekmeyeceğim. Yine de çektin o telgrafı neden? Hoşça kal Franco demen kadar yersiz bir şey olamaz. Bu iki cümleyi geri alabilir misin, Milena? Birinci cümlenin yarısına göz yumayım ama ikincisini istemiyorum. Olduğu gibi al onu. Babanın mektubunu unuttum bu sabah sana göndermeye. Özür dilerim. Meğer bu sana üç yıldır yazdığı ilk mektupmuş. Şimdi gördüm. Üzüntünü daha iyi anlıyorum. Ama senin babana yazdığın mektupta da çok yeni haberler var ki cevabı aldın değil mi? Üçüncü bir cümle daha var ki mektubunda o büsbütün bana karşı. Mideyi bozan şekerlerden söz ettiğin cümle. Perşembe. Ne zamandır korkusunu duyduğum mektupsuz günüm bugünmüş meğer. Hem de hiç beklemediğim bir zamanda. Pazartesi günkü mektubun gerçekten önemliymiş ki ertesi gün yazamadın. Neyse bir dayanağım var elimde telgrafın. Cuma. Kendimi sana beğendirecek bir güç gösterisi yapıp önce dosyayı gözden geçirecek sonra yazacaktım sana ama olmadı. Odan boş, bana aldırdıkları yok. Adamı rahat bırakın diyorlar sanki, derdi başından aşmış, görmüyor musunuz, gırtlağına bir şey takılmış gibi. Dosyayı bir yana ittim, sana geldim, eğildim mektubun üstüne, o gün ormanda olduğu gibi. Bugün mektup gelmedi senden ama üzülmüyorum. Yalvarırım Milena, beni ters anlama, senin için hiç kuşkulanmış değilim. Öyle görünüyorsa da çoğunlukla öyle görünüyor, haklısın, bunu güçsüzlüğüme, yüreğimin çımarıklığına ver. Bu yürek kimin için attığını biliyor da üstelik ama yüce kişilerin de güçsüz durumları olur. Yanılmıyorsam Herakles bile bir kez bayılmış. Senin önünde dişlerim kenetli, gündüzleri bile görebildiğim gözlerimin önünde her şeye boyun eğerim. Yokluğuna, üzüntüye, sıkıntıya, mektupsuzluğa, her şeye. Mutluyum Milena. Beni ne kadar mutlu ettiğini bilsen. Partiden biri gelmişti, şaşma. Ben de partililerden biriyim. Adam tedirgin etti beni. Kızmasına kızdım ama öylesine iyi, sevimli, şişman, üstelik Almanların o doğru yüzlülerinden. Şakadan anlayan hoş biri ama sana yazmaktan alıkoymuştu ya beni, hoş göremiyordum. Öteki bölümleri görmek istedi. Tam odadan çıkarken sabrım tükenmiş olacak ki odacı mektubunu getirdi. Merdivende açtım. Gözlerime inanamadım. İçinden bir de fotoğrafın çıkmaz mı? İnanılmayacak, doyumsuz bir mektup bu. Hiç bitmeyecek gibi güzel bir şey. Ama resmin, acınacak bir resim, gözyaşları, yürek çarpıntıları içinde bakabilir insan bu resme. Başka türlü bakılamaz. Yine bir yabancı oturuyor karşımda. Yukarıda yazdıklarıma son vermek için, bak Milena, yüreğimde sen olduktan sonra her şeyi göğüs gerebilirim. Mektup almadığım günler korkunç diye yazdığıma bakma. Doğru değil pek zor geliyor güç oluyor öyle günler ağır geliyor su alan bir kayık gibi battı batacak yine de yüzüyor senin sularında yalnız bir şeyi göğüs gelemem senin yardımın olmadan bir şeyle başa çıkamam korkuyla bu konuda alabildiğine güçsüzüm incelemeye bile yetmiyor gücüm batı vereceğim diye Jarmila için söylediklerin bir çeşit acınma duygusundan yüreğin bir ara ele veriyor beni onun için böyle düşünüyorsun İki kişi mi sayılırız bu konuda? Ya benim korkum? Kendi kendimi kirletme korkusundan başka bir şey mi? Yine biri geldi. Anlaşılan burada bitiremeyeceğim mi mektubu. Önümdeki mektubun yüreğime su serpmese, yazacağını söylediğin o büyük mektuptan ürkeceğim neredeyse. Neler yazacaksın, neler okuyacağım o mektupta. Parayı alıp almadığını yaz hemen. Eline geçmediyse yine yollarım. O da geçmezse yine yollarım. Tükeninceye kadar yollarım. Tükenince her şeyi girer yoluna. Üzülme. Çiçek çıkmadı zarfın içinden. Anlaşılan son dakikada vazgeçtin. Çok gördün belki de. Cuma. Tanıştığımızdan bu yana böylesine hasta olmadın öyle mi? Aşamadığım uzak yollar hastalığınla birleşince kendimi nasıl hissediyorum biliyor musun? Sanki da pencereyle yatak arasında durmadan umutsuz gidip geliyorum. Sen baygın yatıyorsun, tanımıyorsun beni. Kimselere inanamıyorum, güvenemiyorum, doktorlara bile. İyileşmen için hangi yola başvurmalı bilmiyorum. Elimden hiçbir şey gelmeden şu kapalı, üzüntülü gökyüzüne bakıyorum. Geçmiş yıllarla alay ediyor sanki. O da gerçek yüzünü gösteriyor, umutsuz yüzünü. Benim gibi onun da eli kolu bağlı. Yatakta mısın Milena? Yemeğini kim getiriyor? Ne yiyorsun? Ya baş ağrıların? Bu baş ağrılarını önemsemedin hiç. Elin değerse yaz ne olursun? Bir arkadaşım vardı Doğu Yahudilerinden, bir oyuncuydu. Her altı ayda birkaç gün süren dayanılmaz baş ağrılarına tutulurdu. Başka hastalığı yoktu, sapasağlamdı ama bu baş ağrıları geldi mi, sokakta olsa evlerin duvarlarına dayanır öyle dururdu. Hiçbir yardımda bulunamazdık, çevresinde dolaşır beklerdik. Sağlamlar hasta kişilerin semtine uğramazlar. Hastalar da yüz çevirmiştir sağlıklı kişilerden. Sancıların belirli zamanlarda mı geliyor… Ki, doktor ne diyor? Ne zamandır çekiyorsun bu ağrıları? İlaç da alıyorsundur sanırım. Kötü, çok kötü. Üstelik yavrucuğum dememe de izin verilmiyor. Üzüldüm işine. Anlaşılan haftaya perşembeye çıkab çıkabileceksin yola. Dağların, ormanların, gölün ortasında sağlığına kavuştuğunu görme mutluluğunu ben eremeyeceğim. Ne doymaz biriymişim değil mi? Ama yazık. Daha birkaç gün Viyana'da kıvranmak zorundasın. Davos'a gitme işini daha sonra konuşuruz. Gitmek istemiyorum. Hem çok uzak, hem çok pahalı, hem de gereği yok. Fırak'dan ayrılırsam, gerekiyormuş ayrılmam, bir köye giderim en iyisi. Ama kim alır beni evine? Düşünürüm daha, nasıl olsa Ekim'den önce çıkamam yola. Günüştayn'ı gördüm, tanırsın belki. Kral Alfons'la karıştırırlar onu hep. Bir avukatın yanında çalışıyor şimdi. Benimle karşılaşmış olmaktan pek sevinçliydi. Görmeseymiş beni telefon edip bir şey isteyecekmiş. Neymiş dedim, bir boşanma davasında benim tanıklığımı istiyormuş. Bu boşanma işiyle biraz da benimle ilgiliymiş. Bir yere dayanmak geldi içimden. Meğer korktuğum değilmiş. Bir ozanın annesiyle babası ayrılıyormuş da, annesini hiç tanımam ama annesi doktor Stein'e rica etmiş. Oğluna biraz göz kulak olmalıymışım. Kötü davranıyormuş annesine. Çok tuhaf bir evlilikti bu, anlatayım. Kadın daha önce bir başkasıyla evliydi, şimdiki kocasından bu oğlana hamile kalıyor ama çocuk ilk kocanın adını taşıyor, asıl babasınınkini değil. Kadın boşanıp bu adamla evleniyor, şimdi yıllarca sonra ayrılıyorlar. Adam istiyor ayrılmayı, dava bitmiş bile ama ev sıkıntısı yüzünden kadın bir türlü çıkamıyor evden, boşanmış oldukları halde birlikte yaşıyorlar. ''Adamın umurunda değil. Kadın ev bulup çıkmasa bile birleşmeyi düşünmüyor. Gülünç denecek kadar acınacak insanlarız. Adamı tanırım. İyi, akıllı, çalışkan biridir. Ne istiyorsan yaz kuzum. Ne kadar çok şey istersen o kadar sevinirim. Her kitabın, her nesnenin içine girer ve yanaya gider ulaşırım sana. Müdürün buna bir diyeceği yoktur. Bir sürü böyle fırsatlar ver bana. Tribuna da çıkan yazılarını gönderemez misin?'' İzinle gideceğine sevineceğim neredeyse. Yalnız posta durumu sıkıyor biraz. Oradaki yaşamını, evi, yolları, pencerenden neler gördüğünü, yemeğin nasıl olduğunu, her şeyi yazarsın bana değil mi? Ben de o yerlerin yabancısı olmam. Oralarda da seninle yaşarım. Seninle yaşarım. Seninle yaşarım. Seninle yaşarım. Seninle yaşarım. Seninle yaşarım. Seninle yaşarım. Seninle yaşarım. Seninle yaşarım. Seninle yaşarım. Cumartesi. Şu ara kızıyorum kendime. Üzgünüm de üstelik. Telgrafını kaybettim. Kaybetmiş olamam elbet ama aramak zorunda kalışıma kızıyorum. Yine de suç sende. Öylesine güzel yazmış olsaydın her dakika elimde olmazdı. Bulurdum şimdi. Doktorun sözleri su serpti yüreğime. Kanın hiç önemi yokmuş gördün mü? Ben de öyle dememiş miydim? İyidir doktorluğum. Peki ciğerlerin için ne dedi? Aç kalmanı ya da Yük taşımanı önermemiştir sanırım. Ama beni sevmene bir diyeceği yoktur değil mi? Yoksa benim adım hiç geçmedi mi? Benden bir şeyler bulamadıysa sende, inanmam doktorun doktorluğuna. Kim bilir, belki de benim ciğerimdeki yarayı görmüştür sende. Korkulacak bir şeyin yok değil mi? Sana yalnız bir aylık bir dinlenme verdiyse iyi. Çok iyi hem de, ha yana da kalmışsın, ha başka yere gitmişsin, ne diyeyim? Bütün umudunu bu yolculuğa bağladığına göre... Ben de inanıyorum. İstiyorum gitmeni. Yine Viyana yolculuğu. Bu konuda yazdığın, şaka etmediğin zaman sallanmaya başlıyorum. Yer kayıyor ayağımın altından. Ha düştüm, ha düşeceğim. Düşmüyorum ama kötü bir durum. İç engellerin üstünde durmak istemiyorum. Güçlü olmalarına, onlar da güçlü ama alıkoyacak kadar değil anlaşılan. Bu da benim gücümden değil. Tersine güçsüzlüğümden geliyor. Dış engelleri daha önce de yazmıştım. Bu yolculuğu yapabilir melbet ama yalana sığınarak. Oysa yalana başvurmak istemiyorum. Bu yalandan kaçışta onurlu bir erkeğin çekingenliği yok, bir okul öğrencisinin korkusu var. Sonra tuhaf bir duygu, bir önsezim var bu konuda. Nasıl olsa diyorum ya kendim ya da senin için bir Viyana yolculuğu var sonunda. Kaçınılmaz bundan. İşte yalanı o zamana saklamak istiyorum. Bu konuda iki kez üst üste yalan söylemeyi en vurdum duymaz, öğrenci bile göze alamaz. Zamanı gelince başvuracağım bu yalana. Dört elle sarılışım, senin verdiğin gelme sözüne sarıldığım gibi. Onun için şimdi gelemem. İki günün güveni yerine ne zaman olsa giderim olasılığı daha iyi Milena. Ne olursun kes, anlatma buluşmamızın güzelliğini. Eziyet ediyorsun bana. Daha sırası değil ama biliyorum isteklerin en zorlayıcısı da bu. Ya çiçekler? Çoktan solmuştur değil mi? Ne kötü bir zamanıma rastlamıştı onların gelişi bilemezsin. Anlatamam da. Max'la aranızdaki anlaşmazlığa karışmak istemiyorum. Seyirci kalmak daha iyi. Sen yerden göğe haklısın ama bak bir de olayı şu yönden al. Sen yurtsuz değilsin. Senin bir yurdun var. Dilersen sırtını çevirebilirsin yurduna ama en iyisi de bu anlaşılan. Çünkü ne de olsa yüzde yüz kopamaz insan yurdundan. Ama Max yurtsuz, sırtını çevirecek yeri yok demektir. O durmadan bir yer arıyor kendine. Bir yurt yaratmak istiyor. Her gün, her saat, nerede olursa olsun, ister yolda yürürken, ister yüzme kulübünde güneşlenirken, ister senin çevireceğin kitabı yazarken, belki yazarken sinirlerinin en az gergin olduğu zamandır ama sen zavallıcık suçluluktan kurtulmak için az yük almadın sırtına. Görür gibiyim seni. Çeviri yapıyorsun, eğilmişsin kağıdın üstüne. Boynun çıplak. Arkanda du duruyorum. Dayanamayıp öpüyorum en senden. Kaçma ne olursun. Öpmek istemiştim. Kişiye yaramayan sevgimin bir gösterisiydi bu. Evet, Max böyle işte. Durmadan onu kurar beyninde sana yazarken bile. Ona davranışın ne tuhaf Milena. Genel olarak kendini çok iyi koruyorsun ama ayrıntılarda onun buyruğu altındasın sanki. Davos'a gitmemi bir de annemin babamın yanındaki yaşamımı yazmışa benzer. Anlattıkları gerçeğe uymuyor pek. Bizimkilerin yanında oturma işi çok kötü. Yalnız birlikte oturmaktan değil bu. Oradaki yaşamım, o iyilik, o sevgi çemberinin içinde yavaş yavaş erimem çekilir gibi değil. Babamın mektubunu okumadın daha. Sinekliğe yapışmış bir sineğin çırpınmasının iyi yanları da vardır belki. Biri maratonda savaşır, öteki yemek odasında. Savaş tanrısıyla zafer tanrıçası her yerde vardır. Yolu yürümek neye yarar? Evde yemek yemenin daha yararlı olacağını bildiğim halde. Davos için başka zaman yazarım. Davos'a gitmeyi tek şey için istiyorum. Ayrılırken seni öpme fırsatını bulurum diye. Cumartesi İyi ve sabırlıyım öyle mi? Bilmiyorum ama şunu biliyorum, iyi geliyor böyle demen. Bedenime bile iyi geliyor, alt tarafı bir telgraf, bir kağıt parçası. Ne yazık ki uzatılmış bir el değil. Yine de yorgun, üzgün bir havası var, yataktasın belli. Ben de üzgünüm. Bugün de mektup gelmedi senden, yine mektupsuz geçti bugünümde. İyi değilsin anlaşılan. Telgrafı çekmek için postaneye gidebildin mi? Belki de hiç çıkmıyorsun yataktan odandasın hep ben de buradan çok senin o odanda yaşıyorum bu gece rüyamda birini öldürdüm senin yüzünden korkunç kötü bir düştü kötü bir geceydi tam olarak hatırlayamıyorum geldi mektubun sevinçliyim artık çok açık seçik yazılmış bir mektup ötekilerde açık olmasına açıktı ama ötekilerde açıklığı görmekten kaçınıyordum hem sen nasıl yalan söyleyebilirsin o yüz yok sende Max'ı suçlamıyorum ama gerçeğe aykırı şeyler yazmış olacak sana. Hem istemiyorum kim olursa olsun girmesin aramıza, karışmasın bize. Bu yüzden birini öldürdüm bu gece. Biri hem de yakınlarımdan biri söz arasında. Anımsamıyorum konuştuklarımızı ama aşağı yukarı biri bir işi bitiremeyecek, sonunu getiremeyecekmiş sözde. Evet yakınlarımdan biri, iğneleyici bir sesle öyleyse Milena'dır deyince öldürdüm adamı. Hırsla döndüm eve. Annem hep arkamdan koşuyordu. Eve gelince yine buna benzer sözler edildi. Sonunda kızdım. Sesimin yettiği kadar Milena'ya dil uzatma, uzatamazsınız dedim. Kim olursa olsun dedim. Babam da olsa onu da öldürürüm kendimi de. Uyandım ama ne uyku uykuya benziyordu ne de uyanışım. Eski mektuplarla dönüyorum yine kıza yazdığım mektuplara benziyor bazıları. Gece yazılanlar sabah yazılanların üzüntüsünü taşıyor. Gece yazdığın bir mektupta her şey olabilir ama beni kaybetmen bu olmaz işte demişsin. Bilinmez, birazcık zorlansaydı olmayacak dediğin bu şey de olabilirdi belki. Belki onu da böyle bir zorlanma, belki başarılırdı da. Ama bu son mektubun bir soluk aldırdı bana. İyi, ötekilerin altında ezilmiştim. Diri diri gömülmüş gibiydim. Kolumu kanadımı kıpır, kıpırdatamıyordum. Öyle ya, belki de gerçekten yaşamıyordum artık. Yazdıkların şaşırtmadı beni. Bekliyordum elimden geldiğince hazırlamıştım kendimi de. Yine de gelip çatınca yeterince güçlü olmadığım çıktı ortaya. Ama yığılıp kalmıyor insan hiç değilse. Durumundan, sağlığından bahsettiğin satırlar korkunç Milena. Dayanılması güç. Hele git geldi. O zaman düşünürüz. Umduğun sağlığa kavuşursun belki. Hiç değilse görünüşte kavuşursun. Çok şey ümit etmiyorum ama güveniyorum sana. Zorlanmaya gelmezdin değil mi? Oysa ben zorlamadım mı seni? Seni doğaya, ormana, göle, iyi yemekleri bırakıyorum. Bunlar yeterse mesele yok. Bir kez daha okudum mektubunu. Anımsadığım kadarıyla şu. Bugünkü durumumla geleceği söz konusu etmişsin. Babana benim için yazdıklarını ele alırsak, bir kez daha yazmıştım. Mutsuzluğunun nedeni ben olduğum çıkar ortaya. Benim. Başkası değil Milena. Ben. Ben. Yalnız ben. Benim. Gözle görülen nedenleri geçiyorum. Ben olmasaydım sen altı ay önce ayrılmıştın bile Viyana'dan. O zaman ayrılmamış olsaydın bile şimdi ayrılırdın. Biliyorum bunu. Viyana'dan ayrılmak istemediğini de biliyorum. Ben olmasaydım da ayrılmak istemeyecektin. Onu da biliyorum. Ama benim oluşum. Viyana'da kalmanı istemenden sağlıyor ya. Uzağa gitmeyelim. Güç. Anlaşılmaz sorunları çözmeye uğraşmadan en kolayını ele alalım. Kocandan bir kez daha ayrılmıştın, onu bırakıp bir kez daha gitmiştin bir yerlere. Bugünkü durum karşısında, bugünkü zorlanma karşısında daha da kolay olurdu onu bırakman ama bırakmış olmak için bırakmak başka, başkasının gönlü olsun diye bırakmak başka değil mi? Bütün bu tartışmalar neye yarar? Yalanı ortadan kaldırır, o kadar. İstediklerini alırım elbet. Yünlüleri Viyana'dan alsan daha iyi olur sanırım. Çünkü burada çıkış izni isterler. Geçenlerde kitaplar için destemişlerdi ama sonra başka bir postaneye gitmiştim. Oradan istememişlerdi. Alacağım yerden sorarım. Onlar bilirler. Parayı azar azar mektupların içine koyarım. Yeter dersen hemen keserim. Trivuna dergisini okumam için verdiğin izne sevindim. Geçenlerde pazardı. Bir kız gördüm. Trivuna'yı alıyordu. Moda haberleri ilgisini çekiyor anlaşılan. Kız iyi giyinmiş değildi, kötü de sayılmazdı. İyice dikkat etseydim ilerideki değişmesini gözlemleyebilirdim. Moda haberlerini küçümseme Milena, haksızlık edersin. Çekinmeden okuyabileceğime seviniyorum şimdi. Gizli gizli sana söylemeden birkaç kez okumuştum da daha önceleri. Cumartesi bir şeyler olacaktı bu mektupta biliyordum, öteki mektuplarında da hissediyordum bir şeyler, gözlerinden de okunuyordu. Bu pırıl pırıl bakışlı gözler neyi gizleyebilir ki? Alnındaki kırışıklıklarda bile vardı, ne zamandan beri bekliyordum. Bütün günü kapalı perdelerin arkasında uyku, düş, korku bunaltısı içinde geçiren biri, gece perdeleri açınca karanlığı görüp şaşırmaz, ben de şaşırmadım. Kendini nasıl yiyip bitirdiğini, nasıl kıvrandığını, kurtulamadığın günü biliyorum. Görüyorum Milena. Ateşleyelim mi dinamit bıçısını? Söyleyelim öyleyse. Kurtulamayacaksın da, kurtulamazsın Milena. Ama ses çıkarmıyorum. Kal olduğun yerde, diyemiyorum. Tersini de söyleyemiyorum. Karşındayım. Çok sevdiğim zavallı gözlerine bakıyorum yalnız. Gönderdiğim fotoğraf yürekler acısı. Bakmak üzüyor. Ama yüz kez de zorluyor bakmam için. Elimden almaya kalksalar, o fotoğrafını vermemek için on güçlü kişiyle dövüşürdüm. Yazdığın gibi güçlü müyüm? Bilmiyorum. Anlaşılan tuhaf bir güçlülüğüm var. Kesin olmaz ama kestirme bir anlayışta şöyle diyebiliriz. Müzik yorgunluğumdan gelen bir güçlülük bu. Yine de şu mektubu bitirmeye gücüm yetmeyecek işte. Sevgiyle karışık bir üzüntü dalgası alıp götürüyor beni. Yazamayacağım artık. Pazar gecesi inandırmak için öne sürdüğün nedenlerde uzun zamandır beni tedirgin eden bir şey var. Yanlış yargıya vardığın bu son mektubunda apaçık görünüyor. Birlikte inceleyelim. Kocamı bırakamayacak kadar çok seviyorum dersen inanırım. Hak da veririm sana. Gerçeği söylüyorsun çünkü. Beni göz önünde tutarak da böyle davranman gerekir. Kocanı benim yüzümden bırakacak olursan korkunç bir şey olurdu bu benim için.'' Kocamdan ayrılmak önemli değil benim için ama bir takım ruhsal nedenlerden ötürü o bensiz yaşayamaz dersen yine inanır, yine hak veririm sana. Gel gelelim o bensiz yaşamın güçlüklerine göğüs geremez, onun için onu bırakamam dersen, bu nedeni de en önemli neden diye gösterirsen inanmak zor olur. Bu ya da daha önceki nedenleri örtmek, güçlendirmek için demiyorum. Öteki nedenlerin güçlenmeleri gerekmiyor ya da senin dediğin gibi aklın gülünç oyunlarından biridir belki. Tepeden tırnağa sarsar bizi. Pazartesi Dün gece yazdıklarıma bir şeyler daha ekleyecektim ki dört mektubun geldi. Hepsi birden gelmedi. Baygınlık geçirmiş olduğunu bana yazdığına üzüldüğüm mektubun önce geldi. Ayılır ayılmaz yazdığınla öteki o çok güzel olanı birlikte geldi. Biraz sonra da Emile işini yazdığın mektubun. Gün koymuyorsun mektuplarını artık. Onun için bilmiyorum sırayı pek. Korku ve özlem sorusunu önce ele alıyorum. Tam verebilecek miyim cevabını bilmiyorum. Daha sonraki mektuplarımda dönersem bu konuya, belki daha iyi anlatabilirim. Babama yazdığım mektubu okumuş olsaydın bir yardımı olurdu. Gereksiz kötü bir mektuptur. Gümünde gelirken getiririm o mektubu belki.'' Korku ile özlemi senin yaptığın gibi dar anlamda alırsak sorun olarak güç ama açıklanması çok kolay bir şey. Böylece yalnız korkum var. Onu da şöyle anlatabilirim. İlk gecemi anımsıyorum. O zamanlar Z sokağındaydı evimiz. Karşımızda hazır giyim satan büyük bir dükkan vardı. Satıcı kızlardan biri kapının önünde dururdu hep. Ben yukarıda odamda. 20-21 yaşlarındaydım. Bir aşağı bir yukarı dolaşarak sinirlerimi bozan, beni hiç ilgilendirmeyen bir takım şeyler öğrenmek, sınava hazırlanmaktaydım. Yazdı, çok sıcaktı hava. Çekilir gibi değildi. Bu aylar olacak. Roma hukukunu geveliyerek pencerenin önünde durur bakardım kıza. Anlaşmıştık sonunda. Akşam 8'de buluşacaktık ama ben kapıya çıktığımda bir başkası bekliyordu kızı. Ne değişirdi? Her şeyden korkuyordum. Bu adamdan da korkmuştum. Olmasaydı da korkacaktım ondan. Kız onun koluna girip uzaklaşırken bana işaret etti. Ben de arkalarından gittim. Bir yere girdiler. Ben de girdim. Yakınlarında bir masaya oturup bira içtim. Çıktılar. Ben de çıktım. Kızın evinin önünde adam ayrıldı. Kız eve girdi. Biraz sonra çıktı. Benimle bir otele geldi. Bütün bu olup bitenler daha otelin önündeyken bile kamçılayıcı, çarpıntılı ve pisti. Otelde de durum pek değişmedi. Sabaha kadar otelden çıktığımızda hava yine karanlıktı. Yine güzeldi. Köprüden geçerken mutluydum ama bu mutluluğumun bedelinin dinlenmiş olmasından geliyordu. Dinlenmişti bağırıp çağırması. Bu işi çok pis, çok daha tiksindirici sanmıştım. Böyle olmayışı da mutlu ediyordu beni. İki gece sonra yine buluşmuştum o kızla. İlk geceki gibiydi. Yine her şey iyiydi, iyi ve güzel. Ama sonra yazlığa gittiğimize bir başka kızla tanışmış, onunla biraz gönül eğlendirmiştim. Praga dönünce bir daha bakamamıştım o satıcı kızın yüzüne. Tek sözcük edememiştim. Düşman gibi görüyordum onu. Oysa iyi bir kızcağızdı, sevimliydi. Bu türlü davranışlarımı anlamamıştı. Şaşkın şaşkın bakardı arkamdan. Kızla neden düşman kesilmiştim biliyor musun? Nedeni bu değildi elbet, elinde olmadan, istemeden bir şey yapmış, pis bir sözcük etmişti. %100 bu olamazdı nedeni ama hemen oracıkta biliyordum ki aklıma bu takılıp kalacaktı, unutamayacaktım hiç. Yine de biliyordum ki ya da bildiğimi sanıyordum ki görünüşte gereksinmeyen ama bu durumlarda %100 içten gelen, önüne geçilemeyen bir içgüdüyle söylenen bu iğrendirici sözcüğü duymak için davranışından, konuşuşundan hissetmiştim. Yenemediğim dönülmez bir istekle atılmıştım kucağına. Yoksa bütün gücümle karşı koyar, girmezdim onunla otele. Hep böyle olur işte. Bedenim yıllarca bekler, çıkarmaz sesini ama sonra bir gün dayanılmaz özlemlerle sarsılır. iğrenç, pis bildiğimiz bayağılığı ister. Yalnız onu arar. Buradakilerin en iyisinden bile tuhaf bir tat kalmıştır bende. Kötü bir koku, biraz kükürt, biraz cehennem. Bu itilişte Yahudilikten bir şey var. Pis bir yaşamda şaşkın yürümenin şaşkın sendeleyişi, şaşkın bir çekiliş. Ama öyle de günlerim oldu ki yalnız bedenim değil, hiçbir şeyim rahat değildi. Ama bir baskı altında ezilmiyordum, iyiydim, durgundum. Umudun verdiği bir tedirginliğim vardı yalnız. Bundan güzel tedirginlik olur mu diyeceksin. Böyle zamanlarımda ne kadar sürdüğünü hatırlayamıyorum, hep yalnızdım. Böyle günlerim şimdi de oluyor ama artık yalnız değilim. Onun için yalnız elli tutulacak kadar yakın olman değil, senin hayatımda oluşun beni rahatsız ediyor. Bayağılığı onun için özlemiyorum. Mevhan'daki ilk günlerde istemeden oda hizmetçisini kandırmak için neler tasarlamıştım. Dönüşüme yakın çok uysal bir kızcağız çıkmıştı yoluma. Ama ne dediğini anlayabilmem için önce sözlerini kendi dilime çevirmek zorunda kalıyordum. Bayağılık da görmüyordum artık, pis de değil, dışın çekiciliği yok ki. İçten gelen, yaşam için gereken bir istek var yalnız. Kısacası havada bir şey var. cennetti işlenen ile günahtaki havanın kokusundan bir şey. Evet, bu havadan biraz var. İşte bu yüzden özlem yok. O hava tam olsaydı korku da olmazdı. Biliyorsun artık. de geçireceğimiz geceden belki bu yüzden korkuyordum biraz. Ama bu korku bildiğimiz korku. Yetmez mi? O Prag'da da var. Yalnız gümünde has bir korku değil ki. Emin'den bahsettiğim mektup elime geçmedi daha. Para koymuyorum bugün mektuba. Yarın gönderirim. Bu önemli bir mektup. Eline geçmesini istiyorum. Bayılman hastalığının bir parçası başka bir şey değil. Ne olursun gel gümünde. Yaşlı olursa gelmeyecek misin? Bilmiş ol ben pazar sabahı gümüt istasyonundayım. Pasaport için soruşturdun mu? Pasaport gerekmez sana. Ama olsun, buradan bir isteğin var mı? Sen dokuzu biraz geçe olursun Gümün'te. Avusturyalı olduğuna göre hiç girme Gümrü'ye. Boşuna vakit geçirme. Saatlerce bekleyemem seni. Karşılaştığımızda söyleyeceğim cümleyi durmadan kendi kendime mırıldanamam. Staza'nın sözünü etmiştin. Gitmemi mi istiyorsun? Fırak'ta olduğunu sanmıyorum. Fırak'ta olsa daha zor giderdim ya. Bu konuyu bir daha yazmanı bekleyeceğim. Ya da Gümün'te söylersin. ''L için söylediğimi yanlış anlamışsın. Ne hafıza. Eğlenmiyorum, kıskanıyorum belki. Hayır, kıskançlık da değil, budalaca bir şaka. ''L herkesi kötüler. Herkes için budala, düzenbaz ya da yosma der. ''Yalnız seni adınla anar, yalnız seni saygıya değer bulur. Hoşuma gittiği için sözünü etmiştim sana, onu biraz temize çıkarır diye.'' ''Haksızlık etmeyeyim adama. Birkaç onurlu kişi daha vardır onun gözünde, gözünde. O zamanki kayınpederi, baldızı, kayna, nişanlısının eski nişanlısı onları da överdi. Bugünkü mektubun öylesine üzgün, üstelik sıkıntını, üzüntünü belli etmemek için öylesine kapanık ki ne yapacağımı bilmiyorum. Çıkmam gerekirse odamdan, olduğum yere dönmek için merdivenleri inip çıkarım bir kez masanın üstünde ben de pazara gümüntteyim diyen telgrafını bulurum o zaman belki.'' Ama hiçbir haber yok daha. Pazar. Telgrafın evet iyi olacak buluşmamız öyle anlaşılıyor. Yoksa bir düzene girebilmemiz için kim bilir ne kadar uğraşmamız gerekecekti daha. Aramıza neler girdi. Önümüzü göremez olduk. Öteki sıkıntılarının yanı sıra bir de bu. Seni ne kadar üzmüş olacak. Çoktan önüne geçebilirdim. Ortadaydı ama korku ağır basmıştı. Ben de yalan söylemedim mi sanki? Bana yazılmamış olduğunu yüzde yüz bildiğim mektuplara karşılık vermekle ben de yalan söyledim. Bu çeşit yalan mektuplara verilen cevaplardan biri gümündü yolculuğunu zorlamış olmaz umarım ki. Bu mektubuma bakarak üzgün sanma beni. Söyleyecek söz bulamıyorum ne yapayım? Öyle bir sessizlik çöktü ki bu sessizliğin içine seslenemiyor insan. Neyse birlikteyiz pazara ya 5-6 saat. Konuşmak için çok az. Susmak, el ele tutuşmak, bakışmak için yeter. Pazartesi Tren tarifesi umduğumdan daha iyiymiş. İki yol var. Birincisi ama bunu pek tutmuyorum şu. Buradan cumartesi öğleden sonra saat 4.12'de yola çıkar. Gece 11.10'da Viyana'da olurum. Yedi saatimiz var demektir. Çünkü pazar sabahı 7'de döneceğim. Yedi saatimiz var derken bir gece önce uyuyabilmişsem pek sanmıyorum. Uyuyamamışsam uyuyamamışsam. Karşında bir tek zavallı bir hayvan bulursun. İkincisi ki bu daha işimize gelir. Şu tren tarifesini inceleyince anladım. Yine 4.12'de buradan yola çıkıyorum ama 6.28'de gümünte de olabiliyorum. Pazar sabahı ekspresle dönsem bile 10.46'da 15 saatimiz var demektir. Bu 15 saatten birkaçını uykuya da ayırabiliriz. Dur daha iyisi şu öğleden sonra saat 4.38'de Prank'tan kalkan başka bir tren var. Onunla dönerim Praga. O zaman 21 saat bir aradayız. Düşün, bunu her hafta yapmakta elimizde mi Lena? Yalnız bunun bir sakat yanı var. Pek önemli değil. Ne olur ne olmaz sen bir soruştur yine. Gümün tren istasyonu çek. Oysa ülke Avusturya. İster misin Avusturyalı olarak çek istasyonundan geçmek için senden pasaport istesinler? Pasaport saçmalığını bu kadar abartmışlar mıdır bilmiyorum ama Ola, olamaz canım. Çünkü o zaman gümüntlülerin Viyana'ya gidebilmek için çek vizesi almaları gerekecek. Bu kadarı da olmaz artık. Bu sanki bize karşı yapılmış, yapılmış bir şey olurdu. de belki bir saatten çok gümrükte beklemem gerekecek. Yetmez mi bu kadarı? 21 saatimiz böylece kısalmış oluyor bile. Bu önemli yolculuğun yanı sıra yazacak başka şey bulamıyorum. Beni bugün de mektupsuz bırakmadığın için sağ ol. Ama yarın telefon etmem. Hayır yüreğim ağzıma geliyor telefonda kolay da değil telefon etmek. Geçenlerde sormuştum nasıl olsa buluşuyoruz artık değil mi? Otla bugün zaman bulup pasaportum için gidemedi ama yarın yapacak o işi. Pulları iyi kullanıyorsun anlıyorum. Express mektup pullarını kim bilir nereye koydum bulamıyorum. Bir türlü söylediğim zaman ağlayacak da adam neredeyse. Pullar için istediğim teşekkürü pek yabana atmışsın. Ziyanı yok bunda da boyun eğerim. Lejyon pulları da göndereceğim. Öyküler anlatmaya hevesli değilim bugün. Başımın içi bir tren, tren istasyonunu andırıyor. Bir sürü tren kalkıyor, bir sürü tren geliyor. Gümrük işleri, sınır yoklaması. Bizemi görmek istiyorlar ama vizem tamam bu sefer. Buyurun diyebileceğim. Onlar da çıkabilirsiniz diyecekler. Lütfen diyeceğim. Şu kapıyı açar mısınız? Dışarıda Milena bekliyor. Gücüm yetmeyecek. Aman diyecekler. Buyurun, buyurun. Özür dileriz. Bilmiyorduk ve açılacak kapı. Salı, doğum günün için hiç de hazırlıklı değilim, hiç uyuyamadım, başım ateş gibi gözlerim yanıyor, şakaklarım zonkluyor, üstelik öksürüyorum da, yalnızca bir dilekte bulunamayacağım öksürmeden, dileğim de pek yok ama şu yeryüzünde sen varsın şükrediyorum, sevinçliyim, şu koca yeryüzünde seni bulacağımı hiç ummamıştım, görüyorsun ya benim de yaşam, bilgim önemli değil, yalnız aramızda küçük bir fark var, sen kabul etmiyorsun, ben ediyorum. Seni bulduğum için teşekkür etmek istiyorum sana. Yeter mi sanki? Öpmek istiyorum seni. Hoşlanmayacaksın yine. İstasyonda öptüğüm zaman da hoşlanmamıştım, biliyorum. Bugün tuhaf bir direnmen var nedense. Son günlerim pek kötü geçmedi, İyi günlerim bile oldu. Hele geçen hafta çok önemli bir günüm oldu. Yüzme okulunun bitmek tükenmek bilmeyen koca havuzunda bir tur atıyordum. Akşam olmuş, kalabalık kalmamıştı. Yine de bir sürü insan vardı. Yüzme öğretmenlerinden biri beni tanıyanı etrafına bakınarak bana doğru geldi. Birini arıyor olmalıydı. Beni görünce beğenmiş olacak ki bir gezinti yapmak ister misiniz dedi. Sofya adasından bir bay Yahudi adasına geçmek istiyormuş sandalla. Büyük inşaat işleriyle ilgilenen biriydi anlaşılan. Yahudi adasında koca koca yeni binalar yapılıyor şimdi. Beni seçmiş olmasına pek önem vermeli belki.'' ''Şu zamanlı çocuğa bir iyilik edeyim. Bedavadan bir sandal gezintisi yapsın.'' demiştir öğretmen belki de. ''Hem güvenilir biri olsun, hem güçlü, hem de adamı bıraktıktan sonra sandalı geri getirsin. Bütün bu aradıklarını bende bulmuş olacak ki beni seçti. Koca Tırnaka okulunun sahibidir. Bir gün uzun uzun anlatırım onu sana. Yanımıza geldi. ''Yüzme biliyor musun?'' diye sordu bana. ''Öğretmen bana güvenmiş olacak ki ben cevap vermeden o atıldı.'' ''Elbette biliyor'' dedi. Adam, ''Adamı aldım sandala. Koyulduk yola. Uslu, terbiyeli bir çocuk gibi hiç konuşmadım. Ne güzel bir akşam'' dedi adam. Ben yalnız evetle karşılık verdim. Ama biraz serin dedi. Ben yine ''Evet'' dedim. Sonra çok hızlı kürek çektiğimden ötürü beni övdü. Koltuklarım kabardı. Öylesine sevindim ki ''Evet'' bile diyemedim. Yahudi adasına sandalı bir yanaştırdım ki görmeliydin. Çıktı teşekkür etti ama... Bahşiş vermeyi unuttu. Yalnız kızlara veriliyor bahşiş anlaşılan. Hiç oyalanmadan döndüm. Bu kadar çabuk döndüğüme şaştı koca tırnaka. Çoktandır koltuklarım kabarmamıştı böylesine. Kendimi sana birazcık ama birazcık layık buldum o akşam. O günden sonra her akşam yüzme okuluna gidip bekliyorum. Ama müşteri çıkmıyor artık. Bu gece yarım yamalak bir uykuya dalmadan şu geldi aklıma. Doğum gününü, sence önemli olan yerleri gezmekle kutlayabilirdim dedim. Birden batı istasyonunda buldum kendimi. Küçücük bir yapıymış burası meğer. Trenler sığmıyormuş istasyona. İstasyondan çok uzakta kalıyormuş vagonların çoğu. İstasyonun önünde üç kız gördüm. Temiz, pak giyinmişlerdi. Birinin saçları örgülüydü. Onlar da bavul taşımak için gelmişler oraya. Üçü de çok çelimsizdi. İçim rahatlamıştı. Senin yaptığın işin pek de olağanüstü bir şey olmadığını bu kızları görünce anladım. Yine sevindim aralarında seni görmeyince. Üzüldüm de. Sevineyim diye olacak bir evrak çantası buldum birden. Kim bilir kim kaybetmişti. Bu küçük çantadan yanımdakileri şaşırtacak kadar çok koca koca kıyafetler çıktı. Tipus'un ikinci bölümü çok güzel. Kesin, buruk, Yahudiliğe karşı ve olağanüstü. Evet olağanüstü güzel. Yazı yayımlamanın bu kadar incelikleri olabileceğini hiç bilmezdim. Okuyucularınla çok rahat ve candan konuşmasını biliyorsun. Yalnız okuyucuyla ilgilisin, unutmuşsun her şeyi. Ama sonunda birdenbire şunları söylüyorsun sanki. Beğendiğiniz, beğendiniz mi yazdıklarımı, güzel yazmış değil mi? Güzel buldunuzsa sevinirim ama öptürmeden kendimi teşekkür ederken, umulmadık bir yerde kesiyorsun, yok veriyorsun. Sen bana vaftis töreninde armağan olarak verilmişsin Milena. Yahudilerin de vardır bu çeşit törenleri. 1883'te doğdum. Sen doğduğunda ben 13 yaşımdaydım. 13 yaş dönümü çok önemlidir bizde. Törenler yapılır. Ben de Havra'da küçük bir söylev söylemiştim. Söylediklerimi çok güç ezberlemiştim. Minberde söylemem gerekiyordu üstelik de. Sonra evde de yine ezbere başka bir söylev söylemem gerekmişti. Armağanlar almıştım yakınlarımdan ama yanılmıyorsam sevinçli değildim yeterince verilenlerin içinde. Bütün o armağanların içinde eksik bir şey vardı sanki. Ben de Tanrı'dan diledim. Beni tam 10 Ağustos'a kadar bekletti. Ezbere biliyorum mektuplarını ama son 10 mektubunu severek durmadan okuyorum. Evet ne olur sen de benimkileri bir daha gözden geçir. Yatılı kız okullarındaki kadar çok soru bulacaksın onlar da. Baba işini Gümün'te konuşuruz. Kızların karşısında çoğunlukla olduğum gibi, Grete'nin karşısında da elim kolum bağlı. Seninle ilgili mi değil mi bilmiyorum. Elini tutmak, gözlerine bakmak hoşuma gidiyor. Bırak Grete'yi hak etmemek sorunu karşısında. Ben de şaşırdım diyeceğim. Anlayamıyorum diyorsun. Nasıl olur da senin gibi biri? Bunu birlikte de çözemeyeceğiz. Öyle anlaşılıyor. Çok da sıkıcı ya. Gümün'te bu konuyu harcayacak bir dakikan bile yok. Haberin olsun. Şimdi anlıyorum ki ben senin kadar yalan söylemek zorunda kalmayacaktım gerekseydi. Üzülüyorum seni düşünerek Milena. Bir engel çıkarsa üzme kendini. Kal Viyana'da. Durumu sen de olur. Ne çıkar? Kısa bir yolculuk yapmış olurum. Gümünde sana üç saat yakınlaşmış olurum. Fena mı? Vizemi aldım bile. Viyana'daki grev yüzünden bugün telgraf çekemeyeceksin. Biliyorum. Çarşamba. Anlayamıyorum. Neden özür diliyorsun? Geçtiğine göre hoş göreceğim. Unutacağım elbet, devam ettiği günlerde hoş görmemiş üzülmüştüm. O zaman da sen susmuş, umursamamıştın. Geçmiş bir olayın üstünde durabilir miyim, suçlayabilir miyim seni? Kafan nedenli karışık olmalı ki, inanıyorsun böyle bir şeye. Şimdi şu günlerde hiç beğenmedim beni babana benzetmeni. Seni de mi yitiriyorum yoksa? Ama babanın güçlülüğü yok bende. Benzetme konusunda direniyorsan geri gönder fanilayı daha iyi. O fanilayı bulmam tam üç saat sürdü. Beni oyalaması bakımından çok kötüydüm o günlerde, sevinçliydim yine de. O günkü durumu anlatmak isterdim ama yorgunum bugün. İki gecedir uyku girmiyor gözüme. Kendimi biraz olsun toparlayamayacak mıyım dersin. Oysa gümün de, sana iyi görünmem gerekir. Sahi Amsterdam'a giden kadını kıskandın demek. İnanarak yapıyorsa işi bir diyeceğim yok ama... Bana öyle geliyor ki sen bir hata yapıyorsun. Yaşamı hep böyle geçen biri için çekilmez duruma gelen şey bunu gerçekleştiremeyene bir çeşit özgürlük gibi gelebilir. Böyledir insan buna imrenmek ölümü istemek demektir. Nasıl istersen öyle davranmak ise yalnız ondan ne istediğini biliyorsun. Öğrendim peki son saatlerim yaklaştığında götürsünler beni ona. Kendimi çok güçlü hissettiğimden dolayı birkaç gün sürecek bir seyahat konuşuruz onunla ama sonra sürünerek eve gelir, uzanırım yatağa. Bir daha kalkmamak üzere. Üzülme, durumum daha o kadar ağır olmadığı için konuşabiliyorum böyle. Yoksa ateşim 37.30'a çıksa yağmurlu havalarda 38. Merdivenlerinde mekik dokulurdu telgrafımı taşıyan postacılar. Ne olurdu? Grevlerini o güne saklasalardı sanki. Tam doğum gününün olduğu şu günlerde yapmasalardı. Adama pulları vermeyeceğim. Sözünden postanenin de gözü korkmuş anlaşılan. Ekspres mektubun elime geçtiğinde pulu alınmıştı üzerinden. Önem ver bu adamın pul merakına. Tersanlı mı? O her puldan yalnız bir tane istemiyor ki. Her cins pul için koca koca sayfalar ayırmış. Her yaprak içinde yine koca koca defterleri var. Bir sayfa doldu mu? Yenisine başlıyor. Sabahtan akşama kadar baş başa pullarla. Şişman, güleç ve mutlu bir adam. Her pul onun için yeni bir sevinç kaynağı oluyor. Örneğin bugünkü 50 ha marklık pulları görünce bunları bulmak zor olacak artık dedi. Posta ücretleri artıyor çünkü. Zavallı Milena. Kloytson için söylediklerine yattı aklım. Aflo olmaz. Orası sözün gerçek anlamıyla tam bir verem senatoryumu. Orada iğne yaparlar Tanrı korusun. Bizden biri orada ölmüştü. Cloitsun'un bulunduğu yeri de severim. Tarihsel anıları da vardır. Kışa yakın sonbahar aylarında açık mıdır dersin. Hem sonra alırlar mı yabancıları? Alsalar bile daha çok para isterler. Millet orada açlıktan kırılırken ben karnımı doyurmaya gideceğim oraya. Niçin orasını seçtiğimi benden başka anlayan olur mu durumu bilmem. Yazıp soracağım bugünlerde. Dün gece Stein'le buluştum, haksızlığa uğramışlardan biri de o. Neden alay ederler bu adamla anlamam, tanımadığı yok. Hemen herkesin özel yaşamını biliyor da yine de böbürlenmiyor. Yargılarında çok titiz davranıyor, aklını kullanarak saygıyla anlatıyor bildiklerini. Bu adamın baş döndürücü, korkunç, kendini beğenmiş biri olduğunu bilirsen önceden mesele yok. Ayrıntılara çok fazla önem vermesi, elinde olmadan yüksekten bakması, Anlattığı şeyin değerini daha da artırır belki. Durup dururken hağızdan söz açtım. Hemen Zarmila'ya geçtim. Biraz sonra kocanı sordum. Dönüp dolaşıp sana geldim. İyi yapmıyorum biliyorum ama elimde değil. Adını duymak istiyorum sabahtan akşama kadar. Do doğrudan doğruya sorsaydım kim bilir neler anlatırdı ama sormadığım için yalnız bildiklerini anlattı. Yaşıyor denemezmiş sana. Kokain yemiş bitirmiş seni. Yaşadığına ne çok seviniyorum bilemezsin. Her zamanki gibi alçakgönüllü, temkinli bir sesle hemen ekledi. Görmedim dedi. Duydum öyle söylüyorlar. Kocanın yanına yaklaşılması zormuş. Güçlü bir büyücüymüş. Öyle dedi. Prap'taki günlerinden duymadığım bir ismi söyledi. Krejdelova. Durmadan daha neler anlatacaktı kim bilir. İçim bulanmıştı. Her şeyden, kendimden iğrenmiştim. Hemen ayrıldım yanından çıkarmadan onun yanında yürümek, duymak istemediğim, üstelik hiç ilgilenmediğim şeyleri dinlemek zorunda kalmıştım. Yine söylüyorum, seni üzecek bir şey, en ufak bir şey olacaksa, gelme sakın, kal Viyana'da. Bir yolunu bulup bana bir haber veremesen de önemi yok. Ama çıkarsan yola, sınırda oyalanma, geç hemen. Hiç sanmıyorum olacak şey değil ama bir saçmalık yüzünden ben gelemezsem, sen de ayrılmışsan Viyana'dan, o zamana kadar Gümün'teki istasyon oteline, bir telgraf çekerim. Gönderdiğim altı kitabı da aldın mı? Kavarna'yı okurken, Şitayn'ı dinlerken hissettiğim bulantıyı hissettim. Ne var ki sen daha güzel anlatıyorsun, biri daha anlatır böylesine güzel. Kimdi? Trivuna dergisini alanlara neden anlatıyorsun bütün bunları? Sanki kahvenin önünde bir aşağı bir yukarı dolaşıyormuş gibiydim. Sabahtan akşama yıllarca durmadan. Kapı açılıp biri girse ya da çıksa, içeriye bir göz atıyor, seni orada olduğunu görüyor, yine başlıyordum dolaşmaya, beklemeye. Üzücü ya da zor değildi, senin içeride olduğunu bilip beklemek ne üzüntü vericidir oysa, ne kadar yorucudur. Perşembe Münchavuz'un bu tür davranışlarına sevindim ama o çok daha zor işlerin altından kalkmasını bilmişti. Geçenlerde gelen çiçeklere verilen önem gibi bu güllere de önem verilecek demek öyle mi? Neydi o çiçekler? Kimden gelmişti? Gümünd için sen sormadan nasıl davranmam gerektiğini söylemiştir değil mi? Çok üzme kendini Milena. Benim de üzüntüm azalır o zaman. Bu türlü yalan söylemek zorunda kalacağını hiç düşünmemiştim. Sana yazmayacağımı, seni görmek istemeyeceğimi nasıl düşünebilir kocan? Hele seni bir kez gördükten sonra... Beni denemek istiyormuşsun öyle mi? Alay mı ediyorsun? Ne olur yapma bunu. Şimdi bile anlamaya gücüm yetmezken bir de denemeye kalkarsan ne yaparım? Satılık kürk resimleri hoşuna gitti demek. İyi birini giy birini çıkar. Bugünden para biriktirmeye başlarsam sen de 20 yıl dişini sıkıp beklersen kürkler de biraz ucuzlarsa belli olmaz. Belki Avrupa'da taş taş üstünde kalmaz da kürk hayvanları başıboş dolaşır sokaklarda. İşte o zaman sana kürk alacağı... Para olur. Söyle mi Lena? Gözüme ne zaman biraz uyku girecek? Cumartesi? Yoksa pazar gecesi? Ne dersin? Yanılmam için de yine söylüyorum. Adamcağızın en çok damgalı pullar hoşuna gidiyor. Özellikle onları beğeniyor. Hep özel istekleri var bu adamın. Ne güzellik. Bu ne güzellik diyor da başka bir şey demiyor. Kim bilir neler görüyor o pulların üzerinde. Yemek yiyeceğim şimdi. Sonra da bankaya gideceğim. Öğleye kadar işteyim sözde. Cuma. Neden hala yazmaya devam ediyorum biliyor musun? Sinirden belki de. Gece aldığım ekspres mektubuna erkenden çektiğim telgraf da sinirlendirdi anlaşılan. Bu mektuplaşmalar şu sonuca varıyor. Sen kopmaz bağlarla, hani neredeyse dinsel bağlarla bağlısın kocana. Ne türlü sinirliyim görüyor musun? Son günlerde aklımı kaçırmış olacağım. Ben de buna benzeyen bağlara kim bilir kiminle evliyim. Korkunç karımın bakışları hep üstümde. Hissediyorum bakışlarını. En tuhafı da bu çeşit evlilik bağlarımın kopmamasıdır. Böyle olunca da bu konudan söz etmemek gerek. Birinin kopmaması ötekinin kopmamasını sağlar. Aradaki bağ ya güçlenir ya da tersine. Ama önemli olan senin vardığın sonuç. ''Hiçbir zaman olmayacak.'' diyorsun. ''Öyleyse yalnız bugünü yaşayalım. Gelecekten hiç söz etmeyelim artık. Bu gerçek elle tutulacak kadar canlı, dimdik duruyor ayakta. Dünya bunun üzerine kurulmuş. Duygularımız öyle değil elbet. Ama gerçeği sarsamazsın, yok edemezsin.'' Sivri ''Açıklamaya başlayınca keskin kılıçların ortasında kalmış gibi hissediyorum kendimi. Sivri uçları bana çevrili. Yaklaşıyorlar. Korkunç bir işkencedir.'' başlıyor. ''Kesip biçmeleri bir yana şöyle bir dokunsalar yeter. Dayanamam bağırırım, bağırmamla da her şeyi ele veririm. Seni, beni, her şeyi. İşte mektuplaşmalarımızda benim duyduklarım. Ters anlama sakın. Sanki ben Orta Afrika'da bir yerde yaşıyorum, hep orada kalmak zorundaymışım da sana, sanki Avrupa'dasın, politikanın bugünlerde ne durum göstereceğini, kendi değişmeyecek görüşlerim diye anlatmaya kalkıyorum.'' Bu benzetme yersiz, beceriksizce yapılmış, budalaca, yanlış, ağlanacak kadar da kötü. Bilerek, isteyerek yapılmış saçma bir benzetme. Ah şu kılıçlar. İyi ettin de göndermedin bana kocanın mektubunu. Sakın gönderme. Aktardığın bölümden pek bir şey anlayamadım. Ancak evlenmek isteyen bekar bir adamın düşündüklerini çıkarabildim. O kadar. Bu adam arada bir aldatmış. Ne çıkar? Bunu aldatma bile denemez. İkiniz de aynı yoldasınız. O zaman zaman biraz sola kayıyor. Bu aldatmanın önemli bir tarafı yok. Büyük üzüntüne büyük mutluluklar da katmıyor mu sanki? Benim sonsuz bağlılığımın yanında bu aldatmanın sözü mü olur? Kocan konusunda seni yanlış anlamış değilim. Kocandan ayrılmamanın gerçek nedenini dönüp dolaşıp onun ayakkabılarına yüklüyorsun Milena. Gösterdiğin bu nedenle beni inciten bir şey var. Hocandan ayrılırsın ya da bir başka kadınla yaşar ya da gider bir yerde bir oda tutar. Üzülme ayakkabılarını boyayacak biri çıkar elbet. Bilmiyorum budalaca belki de değil ama bunları anlatman incitiyor beni. Neden dersin? Doğum gününü burnundan getirme. Para için daha önce yazsaydın gelirken getiririm. Ama görmeyebiliriz birbirimizi belki de. Bu kargaşalıkta olmayacak şey değil hani. Gecesiyle gündüzünü birlikte geçirebilenlere geçiremeyenlerden söz ediyorsun Milena. Öyledir. Sonuncuların durumu daha iyidir bence. Yaptıkları kötü ya da iyi olabilir. Senin de dediğin gibi bu oyunun pisliği birbirine yabancı oluşlarından geliyor. İçinde oturulamayan ama kapısı yalnız bu işler için açılan yabancı bir evde yapılmış olmasından ötürü üstlerine pislik bulaşıyor belki de. Güzel değil evet. Ama belli bir sonuca götürmüyor ki ne bu ne de öteki dünyada yeri ve işi var bu yapılanın bir oyundur oynanan senin de dediğin gibi topla oynanan bir oyun sanki Havva'nın elmayı ağaçtan koparması gibi bir şey günah sayılan bu olayı kimsenin anlayamayacağı gibi anlıyorum bazı günler Havva elmayı yemek yemek için koparmamış da olabilir hoşuna gittiği beğendiği için koparmıştır Belki de Adem'e gösterebilmek için sadece. Koparmak sonucu doğurmuş oldu. Elmayla oynamak doğru olmayabilir ama yasak da edilmemiş ki. Salı Anlaşılan bu mektubumun cevabını ancak 10-15 gün sonra alabileceğim. Geçen günleri göz önünde bulundurursak bu çeşit bir bırakılma gibi bir şey. Oysa dolu içim tam şu sıralarda sana hiç söylenmemiş, hiç yazılmamış şeyler söyleyecekmişim gibi geliyor. Gümündeki davranışımı hoş göstermek için değil, can çekişeni kurtarmak için de değil, durumumu iyice anlayabilmen için bir açıklamada bulunmam gerekiyor da. Korkarsın, kaçabilirsin benden, olmayacak şey değil. Çoğu kişinin başına gelmiş, çok görülmüştür bu. Ayağıma sanki ağır zincirler bağlanmış, sanki denizin dibine çekiliyorum. Beni tutmak ya da kurtarmak isteyen elini uzatmayacak. Güçsüzlüğünden dolayı değil bir işe yaramayacağını bildiğinden dolayı da değil Hayır kızmış sinirlenmiş olduğu için uzatmayacak elini Sana değil bu sözlerim Yorgun boş bir kafayla ama mutsuz ya da sinirli değilim Neredeyse hoşa gidecek bir durumdayım Seçebildiğim gönlüye söylüyorum sözleri Jarmile'ye gittim dün Önem vermediğin için ben de hemen gittim Doğrusunu istersen hemen gitmemin nedeni biraz da kendim içindi uzatırsam bu görüşmeyi daha sinirli daha rahatsız olurum diye korkuyordum tıraş olmamıştım ama ne sakıncası olabilirdi yediği çeyrek geçe zili çaldım zil bozuktu kapıya vurdum boşuna açılmadı mektup kutusunda gazeteler dolu duruyordu anlaşılan yoklardı evde. Geri dönüyordum ki avludan iki kadının geldiğini gördüm. Jarmila'yı hemen tanıdım. Yanındaki annesiydi anlaşılan. Ne fotoğrafına ne de sana benziyor Jarmila. Eve girmedik. 10 dakika kadar eski okulun arkasındaki sokakta bir aşağı bir yukarı dolaştık. Hiç uymuyor senin anlattıklarına. Çok konuşkan bir kadın Jarmila. Şaşırdım bu bakımdan ama yalnız 12 dakika kaldım. Durmadan konuştum. Jarmila'nın bana gönderdiği mektubu anımsadım o ara baştan sona yazanla ilgisi olmayan bir gevezelikti bu kez daha da net gördüm bu yanını ne de olsa mektubu yazarken buluntular ayrıntılar yapmıştı geçenlerde mektuplar için çok heyecanlanmış verfel için hazla telgraf çekmiş cevap alamamış daha sana hem telgraf çekmiş hem ekspres mektup yollamış ''Senin isteğine uyarak yakmış mektupları, seni üzüntüden kurtarmak için ne yapacağını şaşırmış, hiç değilse bu işi bilen biriyle konuşmak için bana gelmeyi bile düşünmüş, nerede oturduğumu aşağı yukarı biliyormuş, ben de anımsıyorum, ya ilk yaz günleriydi ya da sonbaharda, otla ben bir de küçük Ruzenko, Schomborn sarayında falıma bakan küçük kız kürek çekmeye gitmiştik, yolda hazla karşılaşmıştık, yanında bir kadın vardı.'' Yüzüne bile bakmamıştım. Merjarmilaymış Jarmila'ymış. Hağız adımı söyleyince Jarmila kız kardeşimle ilgilendi. Yıllarca Hristiyanların yeri olduğu için kardeşimin Yahudi oluşu aklına kalmış olacak. O zamanlar okulun karşısında otururduk. Kardeşim evimizi göstermişmiş. Al sana upuzun bir masal. Gelişime çok sevinmiş. Onun için böylesine canlı, geveze ama işin sarpa sarmasından da üzüntülü. Herhalde, herhalde geçti artık diyor. Herhalde, herhalde olmaz artık bir şeyler diyor. Oysa mektupları ben yakacaktım, küllerinde belveder meydanında savuracaktım. Bana verilmişti bu iş. Önemini pek kavrayamamıştım ama olsun, bana verilmişti bu iş. Ben yapmalıydım. Onun yapmış olması bozdu her şeyi. Kendinden çok bir şey anlatmadı. Evden pek çıkmıyormuş. Yüzü doğruluyor sözlerini. Kimselerle görüşmüyormuş. Kitapçıya ya da postaneye gitmek için çıkıyormuş sokağa. Hep senden söz etti. Yoksa ben miydim hep senden söz eden? Zor şimdi bunu ayırt etmek. Berlin'den aldığım bir mektuptan sonra senin nasıl umutlandığını, Jarmila'yı göreceksin diye ne kadar sevindiğini söyledim ona. Şaşırdı. Kimseyi sevindireceğine inanmıyormuş. Yapmacıksız, inandırıcı bir şaşmaydı bu. Geçmiş günleri yok edemezsiniz dedim. İnsan isterse o günleri baştan yaşayabilir dedim. ''Evet'' dedi. ''Belki bir arada olunsa olabilir bu dediğiniz. Son günlerde umutlanmıştım. Gelir Milena'' diyordum. Gelmeliydi de canlı hareketli elleriyle yeri gösteriyordu. ''Buraya, buraya gelmeliydi.'' Sonra kapısının önünde ayrıldık uzatmadan kısaca. Daha önce biraz kızdırmıştı beni. Senin çok güzel çıkmış bir fotoğrafından uzun uzun söz etmişti. Gösterecekti de, ama göstermedi, sözde bulamamış. Berlin yolculuğundan önce bütün mektupları kağıtları yakarken de aramış fotoğrafı bulamamış. Bugün de aramış, yine bulamamış. Ayrılır ayrılmaz sana telgraf çektim. İsteğinin yerine getirildiğini abartarak bildirdim. Memnun musun? ''Bu mektubumu 15 gün sonra alacağına göre bir şey dilemek saçma şimdi. Dileğimin saçmalığını artırır.'' diye yazıyorum. ''Tutunacak yerimiz olmayan şu yeryüzünde koparılıyoruz. Kopmaya karşı koyamıyoruz. Elindeyse Milena ne olur iğrenme benden. Bir kez bin kez eskiden ya da şimdi hele şu son günlerde umutsuzluğa düşürdüm ya da düşürüyorsam seni ne olur iğrenme benden. Bir dilekte sayılmaz bu. Sana da yönelmiş değil.'' Kimden dilediğimi de bilmiyorum. Sıkışan ciğerlerimin soluk alayım alamayışından bütün bunlar. Çarşamba Pazartesi sabahı mektubuna karşılık o pazartesi sabahından beri daha doğrusu, o pazartesi öğleden beri yolculuğun yarattığı sevinç, her şey bir yana, bir yerlere gitmenin verdiği bir rahatlık, bir dinlenme, bir kendine gelme vardır nasıl olsa. Yatışalı bir türkü tutturmuştum. Durmadan o türküyü söylüyorum sana. Bıkmadan hep o türküyü. Düşsüz uykular gibi ağır, can sıkıcı, yorucu. Söylerken ben bile uyukluyorum kimi zaman. Dinlemek zorunda olmadığına sevin. Uzun bir süre mektuplarımı okumak zorunda olmadığına da sevin. Hey, insanları tanıtma gücü. Ayakkabıları çok güzel boyuyormuşsun. Bana ne? Boya, iyice parlat. Sonra da koy bir köşeye, bitir bu işi. Ama sabahtan akşama kadar kafanda olmasın bu boya işi. ''Beni üzen bu. Hem temizlemeye yaramıyor ki düşünmek.'' Perşembe ''Benimsin sözünden başka bir söz duymak isterdim senden. Neden hep bunu söylüyorsun?'' Sevgi anlamında çok geceyi, yakınlığı anlatıyor. Evet, büyük bir yalandı. Ben de katılmıştım o yalana. Daha kötüsü, kendimi temize çıkarmak için katılmıştım. Ne fena, yapmamı istediğin işler kendiliğinden oluveriyor. Bana yapacak şey kalmıyor. Güvenmiyor musun bana?'' Yoksa kendi güvenimi artırmam için mi böyle davranıyorsun? Dikkat et, belli oluyor. Jarmila'nın telgrafında buluşmamızdan önce çekilmiş, kıskançlık neden olsun anlamadım. Beni görmek senin adına sevindirmişti onu. Onu ayrılırken daha sevinçli, beni düşünerek daha doğrusu kendi adına öyle görmüştüm. Soğuk algınlığın üstüne birkaç söz daha edebilirdin. Gümün'te mi üşüttün yoksa pastane dönüşünde mi? Bunları daha pırıl pırıl bir güneş içinde, pazar günü, kuzey Bohemya'da ya da yağmur yağdığı bir sırada ne kadar böbürlendim bilemezsin. Islak giysilerimi görenler, gümünden geldiğimi anlamayacaklar diye. Cuma Yakından bakılınca anlaşılır gibi değil bugünlerdeki üzüntüm. Uzaktan bakmak gerekiyor ama yine olmuyor. Pençe sözünü iyi anlamamışsın, anlaşılır gibi de değil ya. ''Gümün için yazdıklarında yerden göğe kadar haklısın. Şunu alımsıyorum örneğin. Pırak da beni hiç aldatmadın mı?'' diye sormuştun. Yarı şaka, yarı ciddi. Yarı umarsızlık vardı sorunda. Mektuplarımı hiçe sayarak sorabildin mi Milena? Nasıl sorabilirsin? Sorduğun yetmiyormuş gibi ben de işi daha güçleştirip hayır demiştim. Aldatmadım seni. Karşı karşıya olunca bunları mı konuşur insan? Biz de o gün uzun uzun konuşmuştuk seninle. İki yabancı gibi.'' Dün akşam Jarmie ile uğramış bana. Adresimi nereden bulmuş bilmiyorum. Evde yoktum. Sana göndermek için bir mektup bırakmış. Bir kağıdın üzerine de kurşun kalemle iki satır yazmış. Adresinden emin değilmiş. Onun için mektubu bana bırakmış. Sana göndereyim diye. Pazartesi Neyse yine de pek uzun sürmedi Salzburg'dan yazdığın iki mektubu da aldım. Umarım ki Gillen'da hava daha iyidir ama ne de olsa kış yaklaşıyor. Ben hem iyiyim hem kötü. Biraz daha dayansam da şu sonbaharı bir atlatsam diyorum. Gümün hakkında yazışacağız daha. Ya da konuşmamız gerekecek. Kötü yanım. Jarmila'nın mektubunu ekledim. Sana göndereceğimi birkaç satırla bildirmiştim ona. Adresini bir hafta sonra öğrenebilirim sanıyorum. Cevap vermedi. Elin değerse oturduğun yerin bir resmini gönder bana ne olur? Perşembe Önce kurşun kalemle yazdığın mektubu okudum. Pazartesi günkü mektubuna da şöyle bir göz attım. Vazgeçtim okumaktan. Çünkü altı çizilen bir cümle var. Ne kadar korkuyorum bilemezsin. Ne yazık ki insan kendini olduğu sözcüklerin içine koyamıyor. Koyabilse ne iyi olurdu. Karşı gelindi mi sözcük savunurdu kendini ya da yok olurdu. Ama burada da yalnız yok olmak var. Ölüm değil, hastalıklar var. Ne yaparsın? Mektubunu sonuna kadar okumadan uzatsa oradaki kalışını diye düşünmüştüm. Sen de buna benzer bir şeyler yazmışsın. Havalar iyice bozuncaya kadar kalamaz mısın sanki? Çabuk geldi mektupların Salzburg'dan ama Gillen'dan daha uzun sürecek. Oradan buradan haberler alıyorum neyse ki. Gazete Polgar'ın deniz resimlerini gördüm örneğin. İnsanın içini sıkan, ne yapacağını şaşırtan şeyler. Belki de sevinçli olduğumdan dolayı böyle. Neyse pek önemli değil. Ama Salzburg için yazılanlar oldukça önemli festivaller. Havanın kararsızlığı filan. Yazık gitmekte geç kaldın Milena. Bunlar pek iç açıcı şeyler değil. Kimi zaman Wolfgang'a oraları anlatıyorum. Çocukluğu Gillen'da geçmiş. Çok mutluymuş o zamanlar. Eskiden oraları daha iyiymiş anlaşılan. Tribuna gazetesi olmasa bütün bu saydıklarımın lafı edilmezdi. Gazete senden bir şeyler anlatıyor. Orada sen varsın. Bunlardan söz etmem sinirlendiriyor mu seni? Elimde değil, seviyorum yazılarını. Hem benden başka kim edebilir bunun sözünü? En iyi, en vefalı okuyucun benim. Beni düşünüp düşünmediğini bilmediğim zamanlar bile bir ilgi hissederim yazılarında kendimle. Sen söylendikten sonra bütün kuşkulu oldum. Örneğin karda kalmış tavşanı okuyunca beni anlatıyorsun sandım. Neyse, diğer mektubunu da okudum. Bana cevap vermeni istemiyorum dediğin yerden başladım okumaya. Başına neler yazılı olduğunu bilmiyorum ama ne yazmış olursan ol, sen haklısın. Boyun eğiyorum. Seni içime sıkı sıkıya nasıl taşıyorsam, nasıl inanıyorsam, bunun böyle olduğuna, dediklerine de öyle inanıyorum. Okumadan boyun eğiyorum hepsine. Bana karşı sözler olsa da ne çıkar? Kötüyüm Milena. Bilmediğin kadar kötü. Onun için bağırıyorum ya. Meleklerin sesi sandığımız cehennemin dibindeki türküdür. Birkaç gündür askerliğe başladım. Daha doğrusu manevra yaşamına girdim. Yıllardı önce de yapardım bunu. İyi gelirdi. Öğleden sonraları uyuyabildiğim sürece yatakta kalmak, iki saat yürümek, sonra uyanık kalabildiğim sürece uyanık kalmak, kalabildiğim sürece sözünde de var, ne varsa. Uzun sürmüyor da ondan. Ne öğleden sonralarım, ne gecelerim dilediğim gibi geçiyor.'' İşe gidince ertesi gün yüzüm solgun, kendim de bitik durumdayım. Gecenin geç saatlerinde uyku yararlı. İkide, üçte, dörtte. En geç gece yarısında yatmam gerekiyor. Yatıp da uyuyamazsam bitik oluyorum. Gecemi de gündüzümü de yitiriyorum. Bütün iş işe gidebilmekte. Çalışıp çalışmamam önemli değil. Kendime çizdiğim bu türlü düzenli yaşamı bir süre sürdüreceğim. Görevimin sonuna erdiğini An ancak altı ay sonra kafama dank edince anlarım belki. Ama belli olmaz. Bir zamanlar iyi gelmişti bu düzenli yaşama. Yine iyi gelebilir belki. Öksürüğün bir zorba gibi işe karışıp oyunu bozmasa bari. Yoo hayır. O kadar kötü değildi mektupların. Ama kurşun kalemle yazılmış olanı hak etmemiştim. Kime yazılır böyle bir mektup? Ne yeryüzünde ne öbür dünyada bunu hak edecek kimse yoktur. Perşembe gecesi. Bugün hiçbir şey yapamadım. Oturdum, birkaç kitap karıştırdım o kadar. Önemli bir şey yapamadım. Şakaklarımın için için zonklamasını dinledim arada. Bütün gün mektuplarınla didindim. Üzüntü, sevgi ve dert içindeydim. Kesin olmayan bir şeye karşı bilinmeyen bir konuyla kaplı yüreğim. Kesin olmayışının nedeni gücümü aşmasından geliyordu. Oysa yalnız bir kez okumuştum mektuplarını, bir daha okumayı alamıyordum göze. Bir yarım sayfalık yer var ki onu hiç okumadım daha. Bu olağanüstü, bu öldürücü gerginlikte yaşamanın en doğru yol olduğunu anlamak istemeyiz de gevşemeye kalkarız bu gerginliği. Sen de buna benzer bir şey söylemiştin. O zamanlar alay etmek istemiştim seninle. Düşüncesiz bir hayvan gibi çırpınır, kurtarırız kendimizi. Oysa hayvanlar gibi de severiz düşüncesizliği. Ama sözde kurtarırız, kudurmuş, yolunu şaşırmış, elektrik akımları içimize boşalır, sarsılır, yanarız oysa. Neler söylemek istiyorum bununla, farkında değilim. Yakınıyorsun Milena, sözle değil susarak yakınıyorsun mektuplarında. Bir yerinden yakalamak istiyorum onları, bana yönelmiş olduklarından ötürü yakalayabilirim de. Bu kararlılıkta bile seninle aynı düşüncede olabilmek. Şaşılacak kadar güzel değil mi, yanıldığımı da sanmıyorum. Cuma Geceyi uyku yerine, isteyerek değil elbet, mektuplarınla geçirdim. Peki yakınacak bir durumu yok ama mektup alamadım daha senden. Sakıncası yok bunun da. Şimdilik her gün yazışmasak daha iyi. Sen bunu benden önce hissetmiştin. Her gün yazışmak güçlendirecek yerde güçsüz kılıyor insanı. Eskiden bir solukta içerdim mektuplarını. Pırak'tan söz ediyorum, Megan'dan değil. On kat güçlendiğimi hissederdim. On kat artardı susuzluğum. Ama şimdi iş ciddi. Şimdi mektubunu okurken dudağımı kemiriyorum. Şakaklarımın zonklamasını duyuyorum. Buna da boyun eğebilirim ama sakın hastalanma Milena, sağlığını yitirme. Yazma istersen ama nedeni hastalık olmasın. Bu türden iki mektubun var elimde. Başa çıkabilmem için kaç gün gerekiyor dersin. Yeter mi günler? Ne yaparım diyorum. Kendimi düşünerek korkuyorum. Ne mi yaparım? Şimdi ne yapıyorsam yine onu. Ama nasıl yaparım kim bilir? Hayır. Düşünmek bile istemiyorum. Ne kötü seni düşündükçe hep yatakta görüyorum. Çok belirgin görüyorum üstelik. Gümün de çayıra uzandığın gibi hani. Arkadaşımdan söz etmiştim uzun uzun. Onu anlatmıştım sana da sen yarım yamalak dinlemiştin beni. Yatakta olman pek de üzücü değil. En iyisi yatıp dinlenmen belki de. Ama ben baksam sana. Arada bir elimi alnına koysam, gözlerine dalsam, bakışlarını ben odada dolaşırken üstümde bilsem. Senin için yaşadığımı bilsem, onurlansam, içim içime sığmasa, Bu yaşama iznini versem bana Milena. Yanımda bir süre oyalandığın için, bana elini uzattığın için teşekkür edebilsem sana. Ne iyi olurdu. Hastaysan bile umarım ki çabuk geçer bir hastalık. Seni eskisinden daha güçlü kılar. Ayağa kaldırır seni. Oysa benim hastalığım yakında büsbütün serecek beni yere. Patırtısız, acısız olsa bari. Hastalığına üzülmüyorum ıssız şehirlerde hasta olmana üzülüyorum. Tramvay biletçilerinden sen de hoşlanıyorsun değil mi? Tam Viyana'ya yakışır bir durumda bir deri bir kemik kalmış ama sevinçli biletçiyi sen anlatmıştın bana. Buradakilerde iyi kişiler diye biletçi olmak ister çocuklar. Basamakta düşmeden durabilmek, yardım etmek, ellerinde bir zımba, üstelik dünya kadar da bilet vardır kutularında. Çocuklar bayılır biletçi olmaya. ''Övülmeye değer bulurlar bu işi. Ben bütün bunlardan çekinirdim. Yine de biletçi olmak isterdim. Onlar gibi sevinçli, onlar gibi yardıma koşabilmek için. Bir gün ağır giden bir tramvayın arkasında yürüyordum. Uzan geldi, beklesin. Şu biletçiyi anlatmam gerekiyor şimdi. Biletçi arka sahanlıktaydı. Eğildi, seslendi bana. Sokağın gürültüsünden anlayamamıştım. Elini, kolunu sallayarak bir şeyler göstermeye çabalıyordu.'' Ben yine anlayamamıştım. Tramvay da uzaklaşıyordu artık. Adamcağızın çabası boşa gidecekti. Neyse sonunda anlamıştım. Altın kravat iğnem açılmış meğer. Onu gösterirmiş bana. Kötürüm bir cadı gibi lök diye binince bu sabah tramvaya bu olayı anımsadım. Bana paranın üstünü verirken hoş bir şey söylemiş olacak. Havayı değiştirmek istemiş adamcağız ama ben duymadım. Yanımda duran bir bayda yüzüme bakarak gülümsedi. İleçi üzmemek için ben de gülümsedim ama anlamadan durum böylece kurtuldu sayılır. Sancıl'ındaki yağmurlu gökte gülümsese biraz ne olur? Cumartesi. Güzel, güzel Milena. Çok güzel. Salı günü mektubunda güzel denecek bir şey yok belki ama bir rahatlık, bir güvenme, bir açıklık var ki çok güzel işte. Sabah bir şey çıkmamıştı postadan. Mektup gelmeseydi de boyun eğecektim. Ne yapayım senden mektup alma işi değişti biraz. Ama yazmamda değişen bir şey yok. Yazmak zorunda olmamın verdiği mutluluk, o zorunluluk sapasağlam duruyor. Almasaydım bugün senden mektup ne çıkardı sanki? Mektubu ne yapayım? Dün bütün günüm, akşamım, gecenin yarısına kadar seninleydim. Seninle konuştum. Çocuklar gibi açık ve ciddiydim bu konuşmada. Sen de bir anne gibi anlayışlıydın. Sen de ciddiydin. Gerçek yaşamda ne böyle bir çocuk gördüm ne de böyle bir anne. Diyeceğim, mektup almasaydım da üzülmeyecektim. Yalnız yazma yaşının nedenini bilmeliydim. Hasta olduğunu düşünmemeliydim. Küçücük bir odada sen tek başına dışarıda sonbahar yağmuru öyle yazmıştın. Üşütmüşsün kendini. Bunu da sen yazdın. Geceleri terliyorsun, yorgunsun bunları sen yazmıştın. Bilsen böyle olmadığını diyorum. Neyse, rahatım şimdi. Önceki mektubunda sözünü ettiğin cümlenin korkunçluğunu bilmiyorum ki. Onun için bu mektubundaki ilk cümlene cevap vermeye yanaşmayacağım. Bunlar birbirine bağlı. Çözülmesi güç şeyler. Ancak ana-oğul arasında konuşmalarda da çözülebilir. Yine de konuşarak değil, duyularak olur. Karşılık vermeye yanaşmayacağım. Çünkü pusu kurmuş şakaklarımda sızı. Başladı başlayacak. Ne dersin? Yüreğime değil de şakaklarıma mı fırlatılmış aşkın oku? İnadına gümünden söz açmayacağım işte. Oysa çok söylenecek şey var orası için. Neye yarar? Viyana'da ilk gece hemen ayrılsaydım senden bu seferkinden daha mı iyi olacaktı? Sanmam. Hem Viyana gümünden önceydi. Benim oraya korkudan yarı baygın Yorgunluktan bitmiş bir durumda geldiğime göre bir üstünlüğü de var ama gümünde gelirken budalaca bir güvenim vardı. Hiç farkına varmadan üstelik sanki artık bir terslik olmazmış gibi. Sahip olmanın güveni içinde geldim gümünde. Tuhaftır ama durmadan beni ezen o tedirginliğim, o elde etmenin bitikliği belki de tek kusurum. Bu böyle. Bu işte ve bütün işlerde bu böyle. Mektubunu iki de almıştım. Şimdi saat 3.40. Bırakıyorum artık. Yemeğe gitmeliyim. Çevirdeki son cümle çok başarılı. O öykülerdeki her cümlede, her sözcükte övünmek gibi olmasın müzikle karışık bir korku var. Yara o zaman kanamıştı. Uzun bir geceydi. Bu bağlantıyı çeviride çok güzel belirtmişsin. Dedim ya sihirli bir elin var. Mektup almanın ezici yanlarını anlıyorsun artık değil mi? Büyük güvensizliği unutmayalım ama bugünkü mektubumla mektubum arasında bir açıklık, iyilik, geniş bir soluk almanın eşitliği var. Yalnız öteki mektuplarımın cevabını almadım daha. Korkuyorum yazacaklarından. Adresin ancak pazartesi günü elime geçtiğine göre nasıl olur da salı günü mektup beklersin benden? Pazar. Tuhaf bir yanılgıya düşmüşüm. Salı günkü mektubunu öğle vakti almış olmanın sevinci içindeydim. Fark etmedim ama akşam tekrar okuyunca son gelenlerden değişik olmadığını gördüm. Doğru bulduklarını açıkladığın halde bu da ötekiler kadar mutsuz. Yanılmış olmam şunu gösteriyor. İçime kapanığım, yalnız kendimi düşünüyorum, senden alabileceğim kadarını alabiliyorum. Kaptırmamak için elimden gelse dünyanın öbür ucuna kaçardım. Odama koşarak döndüğümde mektubunu masamın üstünde bulduğum için, hiç beklemediğim için, mutlu ve acıkmış gibi yazılmamış olduğu için, şakaklarındaki zonklama bir parçacık durduğu için, seni ormanın, gölün, dağların ortasında rahat sandığım için, bütün bu saydıklarımla saymadıklarımdan ötürü budalalık ederek mektubu neşeli bulmuş. Ona göre cevap vermiştim. Ama şimdi anlıyorum ki gerçek durumunla hiçbir ilgisi yok bu saydıklarımın. Yok, mektubunda da yok bu hava. Pazartesi Ah Milena, denize düşmüşüz sanki. Elimizde olmadan oradan oraya sürükleniyoruz. Boğulmuyorsak bu da kötülük olsun diyedir. Her gün yazma diye yalvarmıştım geçenlerde. Yalan değildi. İçten bir dilekti bu. Korkuyorum mektuplarından. Rahatlıyordum mektup gelmeyince. Bir mektubunu görünce masamın üstünde bütün gücümü toparlamam gerekiyordu. Gücüm hiç ama hiç yetmiyordu. Yine de bugün şu iki kartın gelmeseydi... Mutsuz olacaktım. Hem de ne kadar çok. Çok sağ ol Milena. Bugüne kadar Rusya hakkında okuduklarım bu mektuba eklediğim yazının yanında hiç kalır. Çok etkiledi bu yazı beni. Daha doğrusu bedenime, sinirlerime, kanıma kadar işledi. Yazılanlara pek inanmadım. Kendi orkestrama göre de değiştirdim. Yazının sonunu göndermiyorum. Yırttım attım. Bir sürü suç sayıp dökmüş bu yazıyla ilgisi olmadığından göndermiyorum. Bütün yazı bir taslak zaten. Perşembe Pazar bir pazartesi günkü mektuplarında bir kartını aldım. Ne olursun Milena yanlış yorumlama dediklerimi. Senden uzaktayım. İçine kapanıp yaşıyorum. Pek o kadar sıkıntılı da değilim ama bin türlü şey geçiyor kafamdan. Korku, tedirginlik. Tutamıyorum kendimi. İçimi sana döküyorum. Yazmam doğru değil ama sana yazarken unutuyorum onları. Her şeyi unutuyorum. Seni bile. Sonra yazdıklarıma cevabın gelince aklım başıma geliyor. Şaşırıyorum. Korkun yersiz. Neden korkuyorsun? Kocan çok hastaysa, bir değil de iki hastalığı varsa, bunlar da öyle küçümsenmeyecek hastalıklarsa gidemez işe elbet. Ama bu yüzden onu işten çıkarmazlar ki. Devlet memuru değil mi kocan? Nasıl atarlar işten? Yalnız hastalıklarını göz önünde tutarak yaşamını değiştirmesi gerekir biraz. Hiç değilse görünüşte derin bir soluk alabilirsin. Gerçek üzücü olsa bile. Bana öyle geliyor ki yeryüzünün en saçma işi... ...suçun kimde olduğunu aramaktır. Başa kalkmak bir yana o o kadar saçma değil belki... ...darda kalınca insan suçu yükleyecek birini arar elbet. Yine de bıçak kemiğe dayandı mı iş değişir. O zaman suçu yükleyecek biri aranmaz artık. Bu gürültüsü yüz yürek çarpıntısı... Bol günlerde kendini suçlu bulmanın üzüntüsünü anlamıyor değilim. Çok doğal bu ama kolay bir hesap meselesini çözer gibi bu iş üstünde durup günlük davranışını ona göre düzenlemeyi anlayamam. Bak bu olmaz işte. Sen de suçlusun elbet, kocan da suçlu. Sonra yine sen, yine o, ikiniz de suçlusunuz. Bir arada yaşayanlar kaçınabilirler mi bundan? Suç suç üstüne biner ki ölünceye kadar da sürer. Neye yarar bu hesap? Benim ya da doktorun ne işine yarar? Suçun kimde olduğunu aramak. Durmadan yağmur yağıyor. Duracağı da benzemiyor. Aldırmıyorum buna. Odamdayım, kahvaltımı yapıyorum. Bir boyacı tam penceremin önünde. bilinden asmış kendini. Binayı boyuyor. Yağmura şimdi birazcık dindi. içerliyor. Belki benim oburca yediğim tereyağlı ekmeği de içerliyor. Belki de onun için camları kirletiyor fırçasıyla. Belki bu da benim yersiz bir düşüncem. Belki adamcağız hiç ilgilenmiyor bile benimle. Benim onunla ilgilendiğim kadar. Şimdi de bardaktan boşanırcasına yağıyor yağmur. Ama o hiç istifini bozmadan çalışıyor yağmurun altında. Utanıyorum. Weiss'tan duydum bir şeyler. Hasta olduğunu sanmıyorum ama çok parasızmış. Birkaç ay önce Plansonsbad'da onun adına para toplanmıştı. Oradan biliyorum. Üç hafta önce taahhütlü bir mektup göndermiştim ona. Kara Orman'a cevap yazmadı. Steinberg Gölü'ndeymiş. Şimdi sevgilisiyle. Kız Bauma yazmış. Hem de üzüntülü şeyler yazmış. Kızın yaradılışı öyledir ama mutsuzluk yokmuş yazılarında. Bu da yaradılışına uyuyor. Pravdan ayrılmadan önce bir ay kadar oluyor. Tiyatroda çok başarılı göstermişti kızcağız. Ayaküstü konuşmuştum. Bir bitik de zaten zayıf, ince bir kızdır ama dayanıklıdır. Bütün yıl durmadan tiyatroda oynamanın yorgunluğu çarpıyordu göze. Weiss'dan şöyle söz etmişti. Kara ormanda iyi değil durumu ama şimdi Steinberg gölünde birlikte olacağız. Düzelir o zaman. Pazar. Bak Milena, önemli olan görmek mi yoksa yazılı görmek mi? Mevvan'da yazdığın son mektuplardan birinde sözünü etmiştin bunun. Cevap yazmaya zaman bulamamıştım. O zor yolculuğa katlanmak için Robinson yarışmaya girmişti. Başarısızlığa uğramış bir sürü şey gelmişti başına. Ben yalnız seni yitirirsem düşebilirim Robinson'un durumuna. Yine de ondan çok ben Robinson sayılırım. Onun bir adası vardı, bir cuması, bir sürü şeyi daha. Gemisi de vardı. Onu kurtaran, olup bitenleri bir düşe çeviren bir gemisi vardı onun. Benim hiçbir şeyim yok, adım bile yok. Onu bile sana verdim. Bu yüzden bir çeşit bağımsızlığım var sana karşı. Bağımlılık sınır tanımaz da ondan. Ya hep ya hiç sözü büyük bir söz. Ya benimsin ya değilsin. Benimsen sorun yok. Her şey iyi demektir ama değilsen, yitirirsem seni kötü olmaz. O zaman hiçbir şey olmaz. O zaman hiçbir şey yok demektir. Ne kıskançlık kalır, ne üzüntü, ne sıkışma. Hiçbir şey. ''Biliyorum birine böylesine güvenmek bayağının aşağısı bir şey. Onun için durmadan korku çörekleniyor ya içime. Ama bu korku seni yitiririm korkusu değil. Birine güvenmeye nasıl kalkışır insan? İşte bu korkutuyor beni. Buna karşı koyabilesin diye sevimli yüzüne tanrısal bir güzellik ekleniyor. Ama belki doğuştan vardı bu. Son son Dalila'nın büyük sırlarını anlattı işte. Artık kesebilir saçlarını.'' Zaten ikide bir darmadağın ediyordu. Kesin. Ne çıkar? Onun da buna benzer bir sırrı yok mu sanki? Gözle görülür bir nedeni olmadan üç gecedir çok kötü uyuyorum. Asla değilsin ya. Cevap sayılmaz ama hemen söyleyeyim. Şimdi geldi telgrafın. Hiç beklemediğim bir zamanda. Üstelik de açık geldiği için korkmaya vakit bulamadım. Belki inanmazsın ama bu telgrafın gelmesi gerekliydi bugün. Nereden bildin bunu? ''Bana gereken şeyin senden gelmesi doğal oldu artık.'' Salı ''Yanlış yorumlamışsın diyemeyeceğim çünkü yanlış yorumlamadan daha kötü bu Milena. Yüzeyde kalanları anlamışsın yalnız. Önemli değil ki bu kadarını anlamış ya da anlamamış olman. Senin yanlış yorumlamaların, ters anlamaların sürekli olan bir şey. Mevhan'da da bir iki kez olmuştu. Bana bir çıkar yol göster diye yalvarmadım ki sana.'' Karşı masada çalışan arkadaşıma yakarmama benzerdi bu. Ben kendimle konuşmuş, kendi kendimden dinlemiştim bunu. Düşler içindeydim. Uyandırdın beni. Rusya hakkında ettiğim sözleri iyi anladın mı bilmiyorum. Yazarın yazmadığı şeyler yeryüzünde söylenebilecek en büyük övgü bence. Dün akşam saat 8'de eve dönerken Yahudi topluluğunun tören salonuna bir göz attım. Yüzden çok Rus Yahudisi tıkmışlar oraya, Amerikan vizesi bekliyorlar. Üst üste hepsini oylarını kullanan halk topluluklarına benzettim. Sonra gece bir buçukta yine baktığımda hepsini uyur buldum. Yan yana uzanmışlar yere. İskemlelerin üstünde de vardı uyuyanlar. Arada bir biri öksürüyor ya da soldan sağa dönüyor ya da yavaşça geçiyor aralarından. Elektrik bütün gece yanıyor. Ne olmak istersin diye sorsalardı bana. Doğulu bir Yahudi çocuğu olmak isterdim derdim. Onların arasında bir köşede olmak, üzüntüsüz bir yana kıvrılmak. Babam öteki erkeklerle tartışa dursun, annem sıkı sıkı sarılmış paçavralara, ablam yaşıtlarıyla çene çalıyordur. Arada bir güzel saçlarını düzeltiyor. Birkaç hafta sonra da Amerika yolunda olurduk. Durumları bu kadar rahat değil zavallıların. Dizanteri çıkmış aralarında. Sokaktan geçenler durup, Pencereden içeriye küfrediyorlar. Kendi aralarında bile dolaşıyorlar. İki kişi bıçak çekmiş bile. Ama küçüklerin umurunda mı bu? Hız geliyor onlara. Bir sürü çocuk gördüm. Yatakların üstünde cirit atıyorlardı. İskendelerin altına saklanıp oynuyorlar. Yiyecekleri ekmeğin üzerine ne sürleceğini gözlüyorlar. Ne sürülürse sürülsün. Her şeyin yeneceği bir yaşta onlar. Salı Bugün iki mektubunla bir kartını aldım. Mektupları açamadım hemen. Ya akıl almayacak kadar iyisin ya da kendini çok iyi dizginleyebiliyorsun. İlki daha akla yakın ama ikincisinden de var bir şeyler. Yine söylüyorum haklısın, yerden göğe kadar haklısın. Ve ile olan konuşmada sen benim gibi davransaydın, yani böylesine saygısızca çevreni unutup direnen bir çocuk sersemliği içinde Yalnız kendini düşünen biraz da adam sendece bir davranışla davransaydın ben deliye dönerdim. Telgraf süresince de sürmezdi bu delilik. Yalnız iki kez okudum telgrafını. Aldığım gün bir göz atmıştım. Bir de sonraları. Yırtarken ilk okurken hissettiklerimi anlatmak güç biraz. Bir sürü şey el kaldırmıştı sanki ama senin indirdiğin tokat en belirginiydi. Hemen sözcüğü ile başlayan bir tokattı bu. Hayır, bugün ayrıntılarını ele alacak gibi değilim. Bugün yorgun olduğum için değil, ağırım bugün ondan. Olup bitenlere inanmak güç. Yukarıda söylediklerime inansam o zaman hak etmiş olurdum tokadı. Kimse suçlu değil, suç ikimizde yalnız. Yersiz olmayan direnmelerin, hafifler de belki döndüğünde V'nin mektubunu okursun bir kez daha. Hoş görürsün. Hemen o gün telgrafı çektiğin gün babanın evine uğradım. Şu diye alt kata denir sanırdım. Oysa çekme kat anlamına gelirmiş. Genç, güzel, canlı bir hizmetçi kız açtı kapıyı. Ve yokmuş evde. Ben de bulunacağını sanmamıştım ama bir şeyler yapmak zorundaydım. Ne zaman döneceğini öğrendim. Ertesi sabah erkenden evin önündeydim. Akıllı, sade, açık bir kadın. Hoşuma gitti. Telgrafta yazdıklarımdan başka bir şey konuşmadık. Baban için korkularını dindirebilirdim. Bir dahaki mektubumda. Jarmina evvelki gün çalıştığım yere geldi. Senden epeydir haber alamamış. Su baskınını da duymamış. Ama seni merak etmiş. Onun için gelmiş beni görmeye. Çok oturmadı. Sıkılmadım pek. Unuttum, söyleyemedim mektup yazmasını. Gittikten sonra birkaç satırla bildirdim dileğini. Mektuplarını iyice okuyamadım daha. Yine yazacağım. Şimdi bir telgrafın daha geldi. İnanayım mı, gerçek mi? Vurmuyorsun artık öyle mi? İnanmam, hayır. Nasıl sevindirirsin beni? Olamaz bu da öteki telgraf gibi düşünmeden yazılı vermiş. Gerçek ne onda, ne bunda. Erken uyanınca insan sanır ki gerçek burnunun dibindedir. Birkaç solmuş çiçeğin süslediği, üstü açık hazır bir mezar. Göze alamıyorum mektupları okumayı. Aralıklarla okuyabiliyorum. Okurken duyduğum acı dayanılır gibi değil. Milena Elim saçında yine. Yine sana yalvarıyorum saçını biraz böylesine yana bırak. Böylesine kötü bir hayvan mıyım ben? Kendime de sana da kötü davranacak kadar mı? Yoksa beni kovalayan, beni kışkırtan kötü bir şey mi var ortalıkta? Kötü demeye bile dilim varmıyor. Sana yazarken öyle duyuyorum da onun için yazıyorum. Aslında her şeyi anlattığım gibi. Sana yazarsam uyuyamıyorum. Yazmadığım günler hiç değilse birkaç saat... ''Yumabiliyorum gözlerimi. Yazmadığım günler yorgunum. Üzgün ve ağır oluyorum. Ama yazdığım günler korkuyla tedirginlik ikiye bölüyor beni. Bak anlatayım. ''Karşılıklı bir yakarma içindeyiz seninle. Acınma dileniyoruz. Bir yerlerde gizlenmek istiyorum. Sen de aynı şeyi istiyorsun benden. Olacak şey değil ama başarıyoruz yine de. Nasıl olabiliyor? Diyorsun şaşkınlık içindesin. Ne istiyorsun? Nasıl davranıyorum?'' Durumumuz aşağı yukarı şöyle. Ben bir yerlerde pis bir çukurda yaşayan, çukurun pisliği benim orada oluşumdan, ormanları tanımayan yabani bir hayvandım. Birden seni gördüm ışıklar içinde, aydınlıkta. O güne kadar gördüğüm en güzel şeyi seni. Unuttum olup bitenleri. Kendimi unuttum, kalktım ayağa sana yöneldim. Bu yeni, bu ideal özgürlük içinde kuşkuluyum yine de. Ama yaklaştım, yanındayım artık. Öylesine iyi davrandın ki hakkım varmış gibi sokuldum sana. Yüzümü, gözümü ellerine sürdüm. Mutluydum her şeyden kopmuştum artık. Böbürleniyordum da. Kendimi güçlü hissediyordum. Evimde gezer gibiydim. Durmadan bu ev sözü. Oysa yabani bir hayvandım. Benim yerim ormandı. Ancak senin bağışınla yaşayabilirdim bu aydınlıkta. Unutmuştum olup bitenleri. Ama başıma gelecekleri gözlerinde görmüştüm. Süremezdi ki. ''Okşuyordun beni ama görecektin yabani yanlarımı. Gerçek ülkemi inkar edemezdim. Ormanı anımsatacaktım sana.'' Derken önüne geçilemeyen, kaçınılması güç tartışmalar başladı. Korku başlıca konumuz oldu. Beni, seni de ama seni boş yere yiyip bitiriyordu korku. Günden güne de artıyordu. ''Ne kötü ne pisti bu üzüntüler. Sana her konuda engel oluyordum.'' Max'le olan anlaşmazlık, gümündeki durumumuz, sonra Jarmila karşılaşmasındaki yanlış yorumlama, şimdi de V'nin budalaca, kabaca, vurdum duymazlığı ve bir sürü şey daha girdi araya. Kendime gelir gibiydim. Anımsadım kim olduğumu. Avunacak bir şeyler de bulamıyorum gözlerinde artık. Düşlerde çekilen karabasanları çekiyorum. Hani yabancı bir yerde evindeymiş gibi salınır insan. Bu korkuyu gerçekten çekiyorum Milena. Dönmeliyim, karanlığa dönmeliyim, dayanamıyorum güneşe. Hayal kırıklığına uğramış, yolunu şaşırmış bir hayvan gibiyim. Kaçıyorum, gücümün yettiği kadar koşarak kaçıyorum artık ama yalnız şunu düşünerek kaçıyorum, onu da birlikte götürebilsem diyorum. Onun olduğu yerde karanlık olur mu hiç? Günlerim nasıl geçiyor diyorsun, böyle işte. Mektubun geldiğinde ben sana mektup göndermiştim bile. Korku, kuşku falan filan bir yana iğrenç olduğundan değil, midem dayanıksız da ondan. Evet, her şey bir yana yine de senin söylediğin gibi güç değil belki de. Anlatmaya çalışayım. İnsan kendi yetersizliğini ister istemez çekmek zorundadır. Bu zorunluğu hep duyar ama iki kişinin yetersizliğine boyun eğmek zorunda değildir. Gözlerimiz ne güne duruyor? Kör edebiliriz onları. Yüreğimizi de çekip atarız. Yok, yok, o kadar da değil. Biraz abartı, biraz yalan var bunda. Zaten her şeyi büyütüyorsun. Yalnız değer abartılmaz. O var Milena, onun oluşu gerçek işte. Yine de Özlem için edilen gürültü patırtı kadar büyük değil Özlem'in kendisi. Saçma bulacaksın ama değil. Bak en çok seni seviyorum diyorum ama gerçek sevgi bu değil ki. Sen bir bıçaksın, ben de durmadan içimi deşiyorum o bıçakla dersem... Gerçek sevgiyi anlatmış olurum belki. Sizin sevmeye gücünüz yetmez demiştin Milena bana. İnsanla hayvanın arasındaki farkı ortaya koymaya yetmez mi bu? Neler oluyor ya da neler olduğunu iyice anlamıyorsun Milena. Ben bile anlayamıyorum. Bir coşkunluk karşısında ürperiyorum. Aklımı yitirecek kadar üzülüyorum. Yine de bilmiyorum ne oluyor, ne olacak. Bir tek şey biliyorum, gürültü patırtı istemiyorum. Karanlık olsun istiyorum. Bir yerlere gizleneyim diyorum. Bunu istiyorum işte. Bunu arıyorum. Bunun arkasından gideceğim. Elimde değil. Bu coşma bir volkan patlaması gibi bir şey olduğuna göre geçecek elbet. Yarı yarıya geçti de sayılır ama bu coşmayı sağlayan güçler içimde var daha. Hep vardı. Hep de olacak. Yaşamım buna bağlı. Bu anlatılmayan korkulara bağlı yaşamım. Onlar yok olunca ben de yok olurum. ''Benim de payıma bu düşmüş. Yitirirsem bu yanını vazgeçerim yaşamaktan. Gözlerimizin doğal kapanışı gibi ben de kolayca yaparım bu işi. Beni tanıdığından beri böyle değil miydim? Böyle olmasaydım çevirip başını bakar mıydın bana? Geçtiğine göre bu yeni durumumda rahat, mutlu ve sevinçli olmam gerekmez mi? Ama değil. Gerçeğe çok yakın olduğu halde değil. Bu olayı yaşamış olmanın sevinci içindeyim. Bu gerçek.'' Bir bakıma da mutluyum ama rahatım diyemem. Bu uymuyor gerçeğe. Çünkü hep korkacağım. Korkuyu hep ben çekeceğim. Nişanlanmalarımla buna benzer olaylara değinmişsin. Doğru. Sıradan şeylerdi. Acısı değil ama etkisi sıradandı. Sanki baştan sanma bir hayat yaşanmış da birden bundan ötürü cezalandırılması gerekiyor insanın. Ceza olarak da bir mengeneye sokuyorlar adamın başını. Şakaklarını sıkmaya başladıkça dilin çözülüyor. Konuşuyorsun. Vazgeçmen bu değersiz yaşamdan sürdüreceğim diyorsun. Ya da peki vazgeçiyorum diyorsun. Vazgeçiyorum diye öyle bir bağırırsın ki ciğerlerin sökülür sanki. Bu davranışımı da öteki eski şeylerle bir tutmakta haklısın. Ben hep o insanım. Hep aynı şeyler etkiler beni. Ama toy değilim artık. Görgüm arttı. Açıklamada bulunmak için sokturmam kafamı mengeneye. Daha önce basarım yaygarayı. Uzaktan görünce başlarım bağırmaya. Gözüm açıldı artık. Hayır, hayır. Daha yeterince açılmadı. Yine de sana karşı olan davranışımda değişik bir taraf var. Kendimi ve seni düşünerek yalan söylemiyorum sana. Kimseye davranmadım bu türlü. Sonra da gerçeği yine senden öğreniyorum. Beni bırakma diye yakarmamı ele alıp acı acı yakınıyorsun Milena. Haksızlık edersin. Bugün de bu konuda değişen bir şey yok. Senin ateşinle yaşıyordum. Bunu da öyle olağanüstü bir göklere çıkarma sayma. Bu ateşte yaşayabilmek herkesi mutlu eder. Yerden kesilmişti ayaklarım, uçuyordum. İşte bu korkutuyordu beni. Nedenini bilmeden korkuyordum. Ne kadar havalandığımı bilmediğim için korkuyordum belki. İyi değildi bu durumum. Ne benim için ne de senin için iyiydi. Sonuçta doğru bir söz, söylenmesi gereken doğru bir söz yetti beni sarsmaya. Sendeledim derken bir söz daha tepe taklak yuvarlanıyorum artık. Yine de çok ağır oluyor. Ayaklarım kim bilir ne zaman yere değecek. Söylenen bu. Doğru sözlerin neler olduğunu yazmayacağım. Örnek vermek istemiyorum. Hem neye yarar? Büsbütün Allah bullak eder. Kuzum Milena, sana yazabilmem için başka bir yol bul. Üstü kapalı yazılmış kartlar göndermeyi çok akıllıca bulmuyorum. Hangi kitapları göndereceğimi de bilmiyorum. Postaneden elin boş döneceğini düşünmek dayanılır gibi değil. Kuzum bul başka bir yol. Bir yol. Bir yol. Bir yol. Bir yol. Bir yol. Bir yol. Bir yol. Bir yol. Bir yol, bir yol. Bir yol... Pazartesi Gecesi Çarşamba günü postaneye uğradığında mektup bulamayacaksın. Yok bulacaksın. Cumartesi günü yazdığımı. Bugün işte yazamadım. Çalışmak istiyordum. Oysa çalışamadım. Çünkü seni düşündüm. Öğleden sonra da kalkmadım yataktan. Yorgun değil. Ağırdım yine. İkide bir bu ağır sözcüğünü kullanıyorum. Tam bana göre bir sözcük bu. Tam olarak anlayabiliyor musun bilmem. Dümeni bozuk bir vapurun ağırlığına benziyor ağırlığım. Vapur dalgalara şöyle diyor, ''Kendimi taşıyamayacak kadar ağırım ama sizler için tüy gibi sayılırım. Yine de pek öyle değil. Benzetmeler anlatamaz durumları.'' ''Sana söyleyecek çok ve önemli şeylerim var.'' diye düşünerek yazamadım. Boş vakitlerim bütün bunları sayıp dökmeye yetmez. Gücümü toparlayamam diyordum. Yalan da değil. İçinde olduğumuz günlerden söz açamam. Gelecekten hele hiç. Hasta yatağımdan yeni kalktım daha.'' Hasta yatağa sözün gelişi. Ayrılamıyorum. Bıraksalar hemen yatarım yine. Bu yatağın ne demek olduğunu bildiğim halde. Yazarken inanmış olsan bile o insanlar için yazdıkların yalan değil Milena. Sevildiklerinden ötürü artıyordur sevgi güçleri belki de. Bu çeşit insanlar için bile hafifletici ayrıntılar vardır. Bunlardan biri sevgilisine inanıyorum dese beni sevdiğine inanıyorum önemli olmayabilir bu. Ama senin tarafından seviliyorum derse iş değişir. Daha başka bir anlam kazanır. Bırak canım bunlara sevişkenler diyemem. Bunlara dil bilimcileri denir. O kadar. İki kişinin yetersizliği sözünü iyi anlayamamışsın. Şunu anlatmak istemiştim. Ben kendi pis yaşamımda yaşıyorum. Bu beni ilgilendiren bir şey. Ama seni de çekersen bu pisliğin içine o zaman iş değişir. Yalnız sende yok olacağımdan değil, buna aldırmam. Çünkü başkasında yok olmam onu ilgilendireceğine göre beni üzmez. Üzücü yanı kendi pisliğimi sende görür, pis olduğuma büsbütün inanırım. Üstelik kurtuluşum da daha da güçleşir. Güçleşir ne demek? Kurtulamam. Her bakımdan kurtulamam. Ama bu konuda daha da güçleniyor kurtulmamak. İşte bu ölüm terleri döktürüyor bana. Kendini suçlu bulmaya kalkışma Milena. Sen suçu değilsin ki. Eski günleri ele alarak bir takım kıyaslamalar yapmıştım son mektubumda. Yapmamalıydım. Kızdım kendi kendime. Gel unutalım bunları. Hasta değilsin değil mi? Burada Prag'da başını sokacak bir yerin var Milena. Evet kimse de onu elinden almaya kalkışamaz. Geceleri sahip çıkmaya kalkışır belki ama geceler her şeyi elde etmeye bakar. Bir saray değil elbet. Gözünde küçültmek de istemem. Başını sokacak bir yer işte. Üst kattaki odana bakan dolunayı karartacak kadar da büyük bir yer. Peki ama bu karanlık korkutmayacak mı seni? Hem de öyle bir karanlık ki, karanlığın sıcaklığından yoksun bir karanlık. Korkmayacak mısın diye neden soruyorum biliyor musun? Çünkü sözünü ettiğin adam yok artık. Olmadı da. Viyana'da gördüğün adam da yok. Gümündeki de yok artık. Orta yerinden ikiye bölünmek üzere olan biri var yalnız. Onun da canı cehenneme. Bunu böylece bilmeline, bunu bilmen önemli. Günün birinde birlikte yaşamaya kalkarsak, o Viyana'daki ya da Gümünt'deki çıkı verir ortaya belki. Hem de hiçbir şey olmamış gibi, hiç suçu yokmuş gibi davranır yine. Ama derinlerde bir yerde kendini herkesten gizleyen, ortaya hiç çıkmamış olan biri vardır. Ben bile pek iyi tanımam onu. İpler onun elindedir. Güçlü olan odur. Davranışımı o etkiler. Göz dağlarıyla yıldırır beni. Yıkar, bozar her şeyi. Neden çıkmaz ortaya sanki? Neden göstermez kendini? Evet, Mitsika buradaydı. Geldiği de iyi oldu. Ama artık tutacağım kendimi. Başkaları için bir şey yazmayacağım. İsimlerinin mektuplarımıza karışması her şeyi alt üst etti. Yazmayacağımın nedeni bu değil. Çünkü alt üst etmiş sayılmazlar da Gerçeğe bir yol açmış oldular. Gerçeğe ve onun adından gelecek şeylere. Adlarını anmakla cezalandırmak istemiyorum onları. Ceza sayılırsa bana öyle geliyor ki yer yok artık onlara burada. Karanlık burası. Karanlık bir evde oturuyorum. Burada sadece alışık olanlar yaşayabilir. Onlar bile güçlük çekiyor. Geçeceğini biliyor muydum dersin? Hayır, geçmeyeceğini biliyordum. Çocukluğumda kötü bir şey yaptığım zaman başkalarınca kötü sayılmayabilirdi. Kendimce çok kötü bulduğum bir olayı, suç saymayışları hünerimi göstermez, herkesin uyuşuk, herkesin kör olduğunu gösterir. Yaptığımda hiçbir şey değişmezdi. Çok şaşırdım buna. Büyükler düşünceli bir hal alırlardı belki ama belli etmezlerdi, açmazlardı ağızlarını. Bu kapalı ağızları da küçüklüğümden beri seyrederdim. Akıl erdiremezdim kapalı kalışlarına. Bir süre bekledikten sonra suçsuz olduğuma inanırdım. Tek sözcük işleri korkumun yersiz çocukça olduğunu gösterirdi bana. Korkarak bıraktığım yerden başlayabilirdim yine. Yorumlamalarım değişmişti sonraları. Önce şunu anlamıştım. Çevremdekiler yaptığım işin farkındaydılar. Ne düşündüklerini de gizlemiyorlardı ama ben anlayamıyormuşum. Sonra beni azarlamamış olmaları güçlü olduklarından ötürü değildi. Böyle olsa bile bu tür davranışları benden yana olduklarını göstermiyordu ki. Diyelim ki hissetmiyorlardı. Onların dünyasında yoktum, etkileyemiyordum onları. Varlığımın yolu, benim yolum onların dünyasından geçmiyordu. Varlığımı nehire benzetirsek hiç değilse güçlü bir kolum onların yaşamının dışında akıp gidiyordu. Ne olursun Milena... Yalvarıyorum, mektup gönderebilmem için bir şey bul. Boşuna uğrama postahaneye. Küçük postacın bile nerelerde o? Boşuna uğramasın. Postanedeki kıza bile boşuna soru sorulmasın. Bir çıkar yol bulamazsan çaresiz boyun eğeceğiz elbet ama ne olur. Hiç değilse bu konuda zorla kendini. Dün seni gördüm düşümde. Ayrıntılarıyla anımsamıyorum ama birbirimizde eriyorduk durmadan. Sen ben, ben sen oluyordum. Derken nasıl oldu bilmiyorum, yanmaya başlıyorsun. Ateş bezle söndürülür diyor ve elime geçirdiğim bir ceketle vurmaya başlıyorum sana. Yine ben sen, sen ben oluyoruz. Sonunda sen yoksun artık. Yananda söndürmeye çabalayan da benim yalnız. Korktuğum başıma geliyor. Böyle bezle vurmak söndürmüyor ateşi. Ama bu arada yangın söndürücüler gelmiş, sen kurtulmuşsun. Hiç benzemiyordun kendine. Hortlak gibi bir şeydin. Sanki tebeşirle karanlığa çizilmiştin. Kollarıma atıldığında cansızdın. Belki de sevinçten bayılmıştın. Bilmiyorum iyice. Belki bendim birinin kollarına atılan. Aa buradaydı şimdi. Tanır mısın onu? Gelip gitmeler bir bitse, bütün insanlar tükenmek bilmeyen bir canlılık içinde hiç ölmeyeceklermiş gibi ama gerçek ölümsüzlükten yana değil bu canlılıkları. Yaşadıkları saatin derinliklerine inen bir canlılık belki de bu. ''Korkuyorum bu konulardan. Her istediklerini yapardım. Tek beni evlerine çağırmasınlar. Bilsem çağırmayacaklarını ayaklarını öperdim. Yalnız yaşayabiliyorum daha. Ama biri geldi mi bitiyorum. Gücüyle beni canlandırmak için önce öldürüyor sanki. Sonra da gücü yetmiyor diriltmeye. Pazartesi'ye bekliyormuş beni. Şimdiden sıkıntılar basıyor. ''Birlikte geçireceğimiz bir gelecekten neden söz ediyorsun Milena? Olmayacağını bildiğin için mi?'' da şöyle bir dokunmuştuk o konuya. Çok iyi tanıdığımız birinin yokluğunu duyuyorduk. Öyle gelmişti bana. Güzel isimlerle çağırıyorduk onu ama karşılık alamıyorduk. Nasıl karşılık verebilirdi ki? Yoktu. Yüzde yüz bildiğimiz az bir şey vardır şu yeryüzünde. Ama şunu iyi biliyoruz Milena. Biz hiçbir zaman bir arada olamayacağız. Aynı şehirde olacağının neredeyse yarın yataktan kalkamayacağımı bildiğim gibi diyecektim... Ben kendi kendimi yataktan sırtlayarak kaldıracağım öyle mi? Ağır bir yükün altında görür gibiyim kendimi. Yüzük koyun yapışıp kalmışım. Üstümdeki ağır ölüden birazcık sıyrılabilmek için bütün gücümü kullanacağım. Yarın kalkıp gidemeyeceğim işe. Kalkamayacağım biliyorum, kalkamayacağım. Ama bu kalkma işi insan gücünün az buçuk üstüne çıkabiliyorum daha. Yine de yataktan kalkma sözünü ciddiye alma pek. O kadar ağır değilim. Yarın sabah kalkacağımı aklım alıyor da ileride bir arada olacağımızı aklım almıyor. Sen de kendini yokluyor, Viyana ile Prak arasında sıkışmış, büyük dalgalı bir denizden söz ederken sen de benim gibi düşünüyorsun. Senin de aklını almıyor bu işin olacağına. Pislik konusuna gelince tek varlığım olan bu şeyi, bütün insanların gerçek varlıkları bu yine ben de pek iyi bilmiyorum. Neden gizleyeyim? Neden göz önüne sermeyeyim? Alçak gönüllü mü olayım? Evet, bu yüzden kızabilirsin. Ölümü düşününce korkuyorsun, öyle mi? Ben yalnız sancılardan çok korkuyorum. Bu uyarı kötü işte. Ölümü isteyip sancılardan kaçınmak kötü. Çok kötü bir uyarı bu. Ölmeyi göze alabilirim yoksa. Nuh'un güvercini gibi deriz. Bizleri bir salı vermişler yeryüzüne. Yeşil bir yaprak geçirememişiz elimize ne çıkar? Geminin karanlıklarına gömülürüz yine, olur biter.'' İki senatoryumdan da bilgi kağıtları geldi. Bilmediğim şeyler değil ama Viyana'dan uzaklığı bir de parası şarttı beni. Çok para, günde 400 kron, belki de 500. Kesin olarak bildirmiyorlar. Viyana'dan uzaklığı da 3 saat hem de trenle. Trenden sonra da yarım saat araba yolu var. Uzak, çok uzak, Gümün kadar uzak neredeyse. Yolcu treniymiş, ekspres değil. Grimliştein, biraz daha ucuz gibi. Darda kalırsam oraya giderim ama daha düşünmüyorum gitmeyi. Görüyorsun ya Milena, nasıl yalnız kendimi düşünüyorum, hep kendimi. Daha doğrusu kendi duygularımla isteklerime göre düzenlediğim o daracık, o kısa yolumuza saplanmış çevremi nasıl boşluyorum. Trivuna ile Kimen'de çıkan güzel yazıların için teşekkür bile etmiyorum sana. Görüyor musun? Ben de yazdıklarımdan birini gönderebilirim sana. Açıklama yapmamı isteme. Yazıyı baştan okumam gerekir ki hiç kolay bir iş değil bu. Bilmediğim dilden yaptığın çevirilerini severek okuyorum. Tolstoy'un konuşmalarını Rusçadan mı çevirdin? Gırbe yakalanmışsın demek. Kendi kendini azarlamaya gerek yok. Çünkü o sıralarda benim de günlerim pek neşeli geçmemişti burada. Neşeli kelimesini nereden bulup çıkarmış insanlar? Kimi zaman hiç akıl erdiremiyorum buna. Üzüntülüğe karşı bir sözcük olsun diye bulmuşlar anlaşılan. Artık yazmaz bana diyorum. Bu kanıya varınca ne şaşmış ne de üzülmüştüm. Üzülmedim çünkü bütün üzüntüler bir yana inanıyorum yazmaman gerektiğine. Benim acınacak kadar yoksul çelimsizliğimi diriltebilirsin. Şaşmamıştım daha. Önceleri de şaşmazdım belki. Bugüne kadar iyi davrandım sana. Ama artık yetti. Bu iş bitti deseydin daha önce yine şaşmazdım. Yeryüzünde belki sadece şaşılacak şeyler oluyor ama bu davranışın en az şaşılacak olanıydı her sabah uyanıp yataktan kalkabilmek örneğin çok daha şaşılacak bir şey ama bu da güven sağlayan bir şaşkınlık değil. Bu daha çok tiksinti uyandıran bir merak. Güzel bir söz duymaya değer misin değmez misin bugün Milena anlaşılan ben değersizim ki söyleyemiyorum söyleyebilirdim oysa. Umduğumdan daha mı önce göreceğiz birbirimizi? Bak ben göreceğiz diyorum, sen birlikte yaşayacağız diye yazmışsın. Ama ben öyle sanıyorum ki her şey doğruluyor bu düşüncemi. Her yerde görüyorum, ilgisi olmayan nesnelerde bile hissediyorum. Biz hiçbir zaman bir arada yaşayamayacağız. Olmayacak bu, önce ile hiçbir zaman arasında ayrım yoktur. Her bakımdan Grimmünstein Senatoryumu daha iyi, günde 50 kron aşağı olmasından başka Hastalara gerekli eşyalar ödünç veriliyor burada. Öteki sanatoryuma gidersem yastık, yorgan, battaniye gibi eşyaları benim götürmem gerekiyor. Yok bende bunlar. Sonra Grimmstein peşin para istemiyor. Ötekiler istiyor. Grimmstein daha yüksekte. Acelesi yok. Gitmiyorum ki daha. Evet bir hafta boyunca çok hastaydım. Ateşim vardı. Nefes darlığı da çekiyordum. Hep yatıyordum, kalkamıyordum. Üstelik de öksürüyordum. ''Uzunca bir yürüyüş yapmıştım. Çokça gevezelik etmiştim. Nedeni bu olacak. Daha iyiyim şimdi. Sanatoryuma gitme işi de suya düşecek gibi. Gönderdikleri çağrılara bakıyorum. Viyana Ormanı Sanatoryumunda balkonlu bir oda 380 krondan başlıyor. Oysa Grimminstein'da en pahalı oda 360 kron. İkisi de çok pahalı ama Grimminstein yine de daha elverişli elbette. Yapılacak iğneler içinde ayrı para alınıyor.'' Bir köye gidebilsem ne iyi olurdu. En iyisi burada kalıp bir sanat öğretmek. Hiç istemiyorum sanatoryuma gitmeyi. Ne işim var oralarda? Karbol kokan elleriyle baş ekim etleri sokuştursun ağzıma, ta gırtlağıma soksun değil mi? İki saattir yatakta yatıyordum. Başka hiçbir şey düşünmeden yalnız seni düşündüm. Hep unutuyorsun Milena. Biz seninle yan yana durmuş, yerde yığılı kalan varlığımızı seyrediyoruz. Ama kendimizi seyirden, ben cansızım artık. Sonbaharda bir oyun oynuyor bana. Kuşkulunacak kadar üşüyor, kuşkulanacak kadar yanılıyorum. Zaman zaman bakmıyorum ateşime. Önemli değildir diyorum. Hastalığım ilerledi biraz. Doğal bu. Güçlük çekiyorum sokakta, konuşmamam gerekir. Sonra da daha da kötüleşiyorum. Onun için ben de düşünmüştüm Viyana'ya uğramayı. Belki de iyi gelecek bu yolculuk. Viyana'nın havası ciğerlerime de iyi gelir. Bir zamanlar yaşamamı sağlamıştı oranın havası. Ama odamdan çıkmam gerekiyorsa hiç oyalanmadan doğruca sanatoryuma kapağı atıp uzanmalı yatağa. Viyana ormanı sanatoryumu belki daha yakın ama çok değil. Lebesdorf'tan daha ileride bu sanatoryum. Hem trenden indikten sonra yarım saat arabayla gitmek gerekiyor. Buradan badına uzanmakla Grimstein'den Viyana'ya inmek aşağı yukarı aynı. Çıkmama izin verirlerse iki sanatoryumun uzaklığı aynı sayılır. Nasıl oluyor da Milena daha çekinmiyorsun benden, tiksinmiyorsun, boş vermiyorsun Milena. Ne güçlüsün. Bubaka Kineha adlı bir Çin hortlak kitabı okuyorum. Hatırladım şimdi. Söz hep ölüm üstüne. Ölüm döşeğinde yatan biri ölümle burun buruna olmanın verdiği umarsızlık içinde şunları söylüyor. Bütün yaşamım eğlenceye karşı koymakla geçti. Bir de öğrenci var. Öğretmeniyle alay ederek durmadan ölümden söz ediyorsun diyor ama ölmedin daha. Öleceğim, öleceğim oğlum. Son türkümü söylüyorum. Kiminin türküsü uzun sürer, kiminin kısa. Birkaç sözcüktür uzunluğu kısalığı yapan. Yalan değil. Ölmek üzere olan bir tenorun yattığı yerden söylediği Arya'yı dinlerken dudak büküp gülümsememiz yersiz. Biz de yatıyoruz. Üstelik türkümüz yıllarca sürüyor. Franz Werfel'in Spiegel Mensch adlı oyununu okudum. Baştan sonra yaşama gücü fışkırıyor. Yalnız bir yerinde birazcık sakatlanıyor. Üst yanı dolup dolup taşıyor. Hastalığı anlatışı bile çok canlı. Yutar gibi okudum yarım günde. Seni orada şimdilerde üzen ne var yine? Sana hiçbir yardımım dokunamadı. Ama asıl şimdi elim kolum bağlı. Bu yakınlarda çok da hastalanıyorsun. Müdür çağırtmıştı. Şimdi yanından geliyorum haberim olmadan kardeşim otla konuşmuştu geçen hafta müdürle yine bana sormadan doktor gelip iyice bir bakmıştı bana istemediğim halde izin verecekler anlaşılan bilana özür dilerim o da tutma işine sinirlenmiş biraz kısa yazmıştım geçen gün oysa şimdi anlıyorum o da tutulmamış daha grimiştayına gitmek istiyorum elbet ama bir takım işlerim var daha hasta olmasaydım çoktan biterdi bu işler hasta olmayanın grimiştayında işi ne diyeceksin? Şimdi de öğreniyorum ki Avusturya hükümetinin izni olması gerekiyormuş. Oysa senatoryumdan istemez demişlerdi. İzni almak güç olmayacak ama daha istemiş değilim. Günlerimi sokaklarda geçiriyorum. Yahudi düşmanlığı içinde yüzüyorum. Uyuz ırk adını takmışlar Yahudilere şimdi de. Böylesine tiksiniliyorsa en doğal şey göç etmek oralardan. Yalan mı? Kalınmaz ki artık. Yahudilik ya da milli duygunun bir ilgisi yok bu konuyla. Direnip kalmalarına bir yüreklilik anlamı vermiyorum. Mutfaklarımızdan kovamadığımız hamam böceklerinin yürekliliğine benziyor bu direnme. Pencereden baktım şimdi. Atlı polisler, silahlı jandarmalar, bağırıp kaçışan insanlar. Ve burada pencerede durmadan başkalarına sığınıp yaşamanın tiksinti veren utancı içinde ben. Bir süredir duruyor bu. Elim deyip gönderemedim. İçime kapanık bir durumdayım. Senin yazmamanın da tek nedeni olabilir.'' ''İzin istedim. Gelir gelmez pasaport işine başlayıp odamı tutacağım. Uzun sürmez sanıyorum. Kız kardeşim de benimle geliyor. Bir iki gün Viyana'da kalacakmış. Doğacak çocuğundan önce harekete geçip yapmak istiyor bu kısa yolculuğu.'' Viyanalı Ozan A. Ehrenstein umduğumdan daha iyi görüşlüymüş. ''Sana yazdıklarından anlaşılıyor. Yanıldığımı sanmak isterdim ama bir daha göremeyeceğim onu. Yanında 20 dakika kadar kalmıştım. Yabancılık duymamıştım, rahattım.'' Hemen kanım kaynamış değildi belki. Okulda sıra arkadaşının yanında duyulan bir rahatlık, bir yabancı olmama duygusu gibi. Birbirinin kötülüğünü istemeyen, okul cadılıklarını birlikte yenmeye çabalayan, olduğu gibi görünmeye çalışan bir sıra arkadaşlığı. Aslında ne yürekler acısı bir arkadaşlıktır bu. İşte Einstein'da bunları hissettim. Başımı döndürmedi. İyi niyetli, güzel konuşan, kendini çok zorlayan biri. Her köşe başında ona benzer biri dursa durum nasıl olur dersin. Kıyamet kopmaz ama içinde olduğumuz şu günleri daha da çekilmez bir duruma sokardı. Ernest Weiss'ın Tanya'sını bilir misin? Papazla olan konuşmasını, insan elinde olmadan yardımlarıyla nasıl ezer karşısındakini. Zavallı Tanya, gönül Alman'ın karabasanlarına dayanamadan ölür. Yabana atılır gibi değil Einstein elbet, güçlü yanları var. O akşam yüksek sesle okudukları çok güzeldi. Karl Klaus üstüne yazılan kitaptan okumuştu. Kimi yerlerini çok güzel okudu. Anlaşılan görüşü de iyiymiş. Şişmanladı da bugünlerde. Kapı gibi bir şey oldu neredeyse. Yakışmış, güzelleşmiş. Nasıl gözüme çarpmaz. Çelimsizleri zayıfları unuttu. Zayıf olduklarını biliyor o kadar. Kimi insanlar için yeter bu bilgi. Benim için örneğin. Franz. Hayır Milena Birlikte yapabileceğimizi umduğumuz şeyler olmayacak. Viyana'da olmaz da. O zaman da olmamıştı. Başımı duvardan uzatıp bakmaya çabalamıştım. Ellerimle asılmıştım duvara. Sonra tepetaklak yere yuvarlandım. Ellerim kan içinde. Birlikte yaşayabileceğimiz başka şeyler vardır belki. Yeryüzü bile yığın, belkilerle dolu. Ne yazık ki ben bilmiyorum. Günlerimi, saatlerimi ne güzel düzenlemişsin. Çok sevindim. Haritada incelemeler yapar gibi bakıyorum. Gözümü alamıyorum. Hiç değilse elle tutulur bir şey bu gönderdiğin ama 15 günden önce gelemem. Daha bile geç kalabilirim. Dosyaları bitiremedim daha. Sonra senatoryumdan da ses çıkmadı. Et yemediğimi vejeteryan olduğumu yazmıştım. Ulusların yolculuğa çıkışlarına benzetiyorum yolculuğumu. Eksikler bir türlü tamamlanmaz. Son dakikada birileri vazgeçer, öteki korkar, sonunda herkes hazır bekler ama bir çocuk ağlıyor diye çıkılmaz yola. Korkuyorum da yola çıkmaktan. Dün geceki öksürüğüm tutarsa hangi otel alır beni? Yıllardan beri ilk kez onu çeyrek gece yattım. Onu çeyrekten on bire kadar durmadan öksürdüm. Sonra dalmışım. Soldan sağa dönerken yine öksürmeye başladım. Saat on ikiydi. Tam bire kadar öksürdüm yine. Geçen yıl rahatça gidebilmiştim yataklıda. Bu yıl yataklıya bile almazlar beni. Öyle dediğin gibi değil pek Milena. Şimdi sana bu satırları yazanı Meghan'den tanıyorsun. Birleştik sonra tanıma ya da anlama söz konusu olamazdı artık. Sonra yine bölündük. Bu konuda birkaç söz etmek isterdim ama gırtlağım sıkışmış gibi çıkmıyor sözcükler. Benim de başıma geliyor Milena. Ben de bunu yazmalıyım ona diyorum. Yazamıyorum yine de. Onbaşı Perkins engel oluyor belki. Ama elimi bırakır bırakmaz kaçamaktan yazı veriyorum bir sözcük. Beğeni benzerliğinden dolayı değil mi? Tam o yeri çevirmiş olman. Evet, en önem verdiğim şey eziyet işi, eziyet çekmekten başka bir işle uğraşmıyordum. Neden mi? Biraz Perkins gibiyim, ben de. Onun kadar düşüncesizim. Alışkanlıkla gelenekleri bozmamak için belki de. Lanetlenmiş bir ağızdan o lanetli sözü duyup öğrenmek için böyle davranıyorum. Bu işin budalalığını, saçmalığını şöyle anlatmaya çabalamıştım bir zamanlar. Saçmalığını anlamış olmak bir fayda vermez, o da başka. Kırbaçlanan hayvan, efendisinin elinden kırbacı alıp, kendi kendini kırbaçlamaya başlar. Böylelikle sözde efendi olacak, durumu o yönetecek. Ama bilmez ki, boşunadır bu. Çünkü efendisi kırbacın kayışına bir düğüm daha atar. Biliyorum, eziyet etmek kötü bir şeydir. Büyük İskender, Frikya Kralı'nın kırbacındaki düğümü çözemeyince eziyet etmemişti. Kayışı kesip atmıştı. Bu işte de bir Yahudi parmağı var anlaşılan. Venkov dergisi bütün kötülüklerin Yahudilerden geldiğini yazıyordu geçenlerde. O kadar ki Orta Çağ'daki perhiz geleneğini bile Yahudiler bozmuş. Ne yazık ki çok bilgi vermiyordu yazıda. Bir İngiliz kitabının adı vardı sadece. Ona dayanarak yazılmış. Üniversite kitaplığına gidip aramalı bu İngiliz kitabını. Ama ağırlaştım yine. Merak da ediyorum. Orta Çağ'daki bu olayla uzaktan yakından ne ilgileri olabilir? ''Senin çok okumuş bir arkadaşın vardı. Belki. Ona sor bakalım. Bilebilir. ''Gönderdiğim kitapları sana alabildin mi? Şunu demek istedim ki, kızmıyorum. Son zamanlarda yaptığım en akıllıca iş bu. Ressam Ales'in albümü bitmiş. Yeni baskı yıl yılbaşına çıkıyormuş. Onun yine Çehov'un babıçkasını aldım sana. Çok kötü baskı. Okunacak gibi değil. Sen görseydin almazdın belki.'' Senatoryumun yangını hakkında ayrıntılı bilgiler aldın mı? Grımüştayn'e gitmek isteyecek herkes şimdi. Onların da yanına varılmaz artık. Oraya beni görmeye nasıl gelinir? He meranda olduğunu yazmamış mıydın? Kocanla buluşmak niyetinde hiç değilim. Üzülme. Kalkıp o beni görmeye gelmezse hiç sanmam karşılaşmamız olacak şey değil. Yolculuğum gecikiyor yine. İşim var bitiremedim daha. Bak hiç sıkılmadan işim var diyebiliyorum. ''Güç olduğundan değil ama ben ölüme yaklaşmışım, uykunun ölüme benzediği gibi yarı uykudayım ben.'' de Venkov dergisinin yerden göğe hakkı var. Göç etmeli Milana, göç etmeli. ''Anlamıyorum diyorsun, hastalık.'' de buna, anlarsın belki. Psikanalizin aydınlatmaya uğraştığı şeylerden biri de bu. Ben hastalık diyemiyorum. Bence psikanalizin iyi etme çabası korkunç bir yanılgıya uğramış burada. Kişinin yürekler acısı durumu bir yana, hastalık denen şey inançlara dayanır. Darda kalan insanın herhangi bir ana kucağına yapışıp kalması bu. Psikanalist dinlerin temelini de buraya bağlıyor. Kimilerinin rahatsızlığı, tedirginliği bundan kaynaklanıyor diyor. Ama günümüzde bir din etrafında toplanmalar göze çarpacak kadar değil. Sayısız tarikatlar, mezhepler var ama bunlar tek kişilerin elinde kalmış. Görünüşe aldanıp yanılıyoruz belki de, belli olmaz. Bu yapışıp kalmalar, bu kök salmalar beslenecek toprağı bulunca insanın kişiliğini çıkarmıyor mu ortaya? Koparıp atamazsın, bir obje bulmuşsundur, onda yaşar, giderek daha da beslenir, bedeninde de bunu mu iyileştirecekler? Benim durumumu üç halkaya ayırıp öyle anlatabilirim. Derinlerinde içte bir A var, sonra B, sonra C geliyor. İçteki o çekirdek A, B'ye sorar. Neden eziyet çeker bu adam? Neden güvenmez kendine? Neden her şeyden elini eteğini çekmiştir? Bu her şeyden el etek çekme isteyerek değildir elbet. El etek çekmek zorunda kalınmıştır da ondan. Neden gülüp, oyalamaz, neden yaşamaz? Diyojen de bu bakımdan çok ağır hasta değil miydi? İskender içimizden biriyle konuşsaydı, mutlu olurduk ama Diyojen küçümsedi onu. Güneşimi karartma dedi. O korkunç, o yanan, yakan, insanı çıldırtan Yunan güneşini istiyordu. Ne yapsın? Hortlaklarla doluydu fıçısı. C. Yani bedenimiz bir açıklamada bulunmaz bize. Davranışlarında ona yalnız B buyruk verir. C. Korkunç baskılar altında ölüm terleri dökerek iş görür. Alnımızı, yüzümüzü, şakaklarımızı, saçımızın diplerine kadar kısacası bütün kafamızı sıklam eden böyle bir korku terini bilir misin? C. Bundan çeker işte. Senin anlayacağın C. Anlamadan korkuyla iş görür. Bilir. A'nın B'ye her şeyi açıkladığını, de her şeyi doğru anladığına inanır. Yüreği açık bir insanım Milena, yalnız el yazım daha açık seçikti eskiden. Öyle sanıyorum, ne dersin? Tutsaklığın göz yumduğu kadar açık yürekliyim, az şey değil bu. Hem sonra tutsaklık gün geçtikçe gevşiyor. Ama bunu koz diye kullanamam, koz bu olamaz. Bir özelliğim var, herkese benzemeyen biriyim, dış görünüşümle değil ama... Bir ölçüde vurursan onlardan çok ayrı olduğum çıkar ortaya. Bak sen öyle bende özelliği olan batılı Yahudilerden çeşitli örnekler gösterebiliriz değil mi? Ama bana öyle geliyor ki ben içlerinde en batılısıyım. Biraz şişirerek söylersem bu şu demektir. Hiçbir şeyime göz yumulmaz. Rahat edeyim diye bir dakika bile verilmemiştir bana. Zaten hiçbir şey verilmez bana. Her şeyi kendim çabalayarak elde etmek zorundayımdır. Yaşadığım günlerde geleceği değil, geçmişim bile kendim yaratmak zorundayım. Doğal olarak herkesin bir geçmişi vardır belki. Ben onu bile kendim elde etmek zorundayım. Bence bu en zor iş. Dünya sağa mı dönüyor? Bilmiyorum ya ayak uydurabilmem için benim sola dönmem gerekiyor. Nasıl başa çıkarım? Gücüm yetmez ki. Paltom ağır gelirken nasıl ta taşırım koskoca dünyayı sırtımda? Bırak benim güçsüzlüğümü, kimin gücü yeterdi bütün istenenleri yerine getirmeye, kendi gücünüzle bu işlerin altından kalkabilmeyi denemek çılgınlıktır. Çılgınlıkla da ödenir. Onun için senin yazdığın gibi bunu koz olarak kullanamam. İstediğim şeyi yapmak elimde değil benim. İstemek bile elimde değil. Ben yalnız olduğum yerde durabilirim. Başka bir şey isteyemem. İstemiyorum da zaten. Sanki sokağa çıkmadan önce yıkanıp taranmamız yetmiyormuş gibi... Üstelik gerekli şeyler hep eksik olduğundan giysini, ayakkabılarını, şapkanı, bastonunu da kendin yapacaksın diyorlar örneğin. Hiçbirini sağlam yapamazsın elbet. Sokak aralarında foyan ortaya çıkar ama ana caddeye çıkar çıkmaz üstün başın dökülür de çırılçıplak kalıverirsin. Ne yaparsın o zaman? Bu durumda eve kaçmanın sıkıntısını düşün. Bir de ister misin yan sokaktan birinde Yahudileri kovalayanlarla karşılaşasın? ''Ters anlama beni Milena. Bu adam yitirmiş kendini diyemiyorum. Bunu diyemiyorum hayır ama çıkarsa caddeye işte o zaman yitirir kendini. Kendi de rezil olur, dünyayı da rezil eder. Son mektubun pazartesi günü geçti elime. Ben de hemen o gün cevabını yazmıştım sana. Paris'e yerleşmek istiyormuş kocan. Öyle bir söylenti var burada. Yeni bir karar mı bu? Bugün iki mektubun geldi. Elbette haklısın Milena. Kendi yazdıklarımı düşünerek utanıyorum.'' Açmaya korkuyorum mektuplarını. Hiç değilse yalan şeyler yazmıyorum sana. Daha doğrusu, gerçeği söylemeye çabalıyorum. Düşün, bir de yalan şeyler yazsam ne yapardım? Nasıl elim varıp da açabilirdim mektuplarını? Verdiğin cevapları nasıl okuyabilirdim? Çıldırırdım demek kolay. Diyeceğim, yalan söylemediğimden dolayı büyük bir övünme payı çıkarmamalıyım. Yaptığım şeyin övünülecek yanı yok. Ne yapıyorum sanki? Yazılmaması gerekeni yazmaya... Anlatılması zor olanı anlatmaya çabalıyorum. İçimde duyduğumu, kanıma işlemiş olan şeyler açıklanabilir mi? Aslında belki hep o sözünü ettiğim korkudan başka bir şey değil demek istediğim. Ama ne cins bir korku. Her şeye sinmiş, her yerde var. Sağıma baksam korkuyorum, soluma baksam korkuyorum. Bir söz söyleyeceğim diye korkudan titriyorum. Ama kim bilir, belki bu korku yalnız korku değil de bir şeylere ulaşmak isteği. Bu istek korkudan da güçlü. Onu ben bu duruma getirdim. Ben yıktım onu. Demen çok saçma Milena. Suçlu benim. Yalana başvurduğu için benim suçlu olan. Bugün bile kaçıyoruz gerçekten. Yine yalan ağır basıyor. De ki korkudan dolayı. Benden ya da insanlardan çekindiğinden dolayı. Ama hep yalan var. Suya gitmeden önce kırıktı bu testi. Ben de şimdi yalana başvurmak için kesmeliyim burada. Korkunç şey şu yalan. İnsanı kemiren daha korkunç bir şey düşünemiyorum. Yalvarıyorum sana ne olursun konuşturma beni artık. Mektuplarımda da Viyana'da da susmam gerekir. Ben yıktım onu diyorsun. Ben de senin kendini nasıl yiyip bitirdiğini görmüyor muyum? Sokağa çıkınca rahat bir soluk alabiliyorum ancak diyorsun. Ama ben burada sıcacık odamda oturuyorum. Sırtımda sabahlığım, ayağımda terlikler. Rahatım. Gözüm saatte. Ne yapayım? Saati izlemek zorundayım. Avusturya'dan izin kağıdım gelmeden çıkamam yola. Üç günden fazla sürecek kalmalar için özel bir izin gerekiyormuş. Bir hafta önce yazdım, cevabını bekliyorum. Ben yıktım onu, sözü çıkmıyor aklımdan. Tersine inanmak kadar gerçeğe aykırı bu söz. Bu ne biçim suçum ne de başkalarının. Ben karanlıkların adamıyım, ortalara çıkmamam gerekir. En doğrusu bu. Perşembe Bugün günlerden perşembe. Salı gününe kadar kararlıydım gitmeye ama kimi günler senatoryuma gideceğimi düşündükçe içime bir sıkıntı çöreklenmiyor değil. Bir türlü yola çıkamayışımın sebebi bu da olabilir ama yenirim diyorum izin kağıdını burada beklemenin gereksiz olduğunu, Viyana'da da bu işin yapılabileceğini söyledi biri salı günü. Yola çıkmam için hiçbir engel kalmıyordu artık. Bütün bir öğleden sonra mı yatağın üzerinde kıvranarak geçirdim. Akşam sana bir mektup yazdım sonra vazgeçtim göndermekten. ''Yenerim, başarırım belki'' diyordum. Gece sabaha kadar hiç gözümü kırpmadan sağdan sola döndüm, bocaladım, kıvrandım, durdum. İki zıt çarpışma vardı içimde. Biri gitmek istiyor, öteki korkuyordu gitmekten. İkisi de benden birer parça, İkisi de on para etmez. Sabahı zor ettim. Yola çıkacak gücü bulamıyorum kendimde Milena. Karşılaşacağımızı düşündüğümde bunu göz önüne getirdiğimde bile dayanamıyorum beynimin zonklamasına. Seni yanılgıya uğrattığım mektubunda da apaçık göze çarpıyordu. Şimdi de bu. Hiç ummuyordum diyorsun. Artık ayrılabilirsin benden. Hiç değilse bu umudun güçlensin. Ne durumda olduğumu kimseye anlatamam. Sen de anlayamazsın. Kendim bile anlamıyorum. Nasıl başkalarını anlatabilirim? O kadar da önemli değil bu. Önemli olan şu. İnsanca yaşanamaz çevremde. Bunun böyle olduğunu sen de biliyorsun. Biliyorsun da inanmak istemiyorsun yine de. Sarı mektubunu almadım daha. Peki açmadan gönderirim sana. Yanılmıyorsam iyi olacak birbirimize mektup yazmaktan vazgeçsek. Yanıldığımı da hiç anımsamıyorum Milena. Seni söz konusu edecek değilim. İlgilenmediğimden değil. Nasıl ilgilenmem? Ama sözünü etmek istemiyorum. Öyleyse kendimden söz edeyim yine. Şu yeryüzünde dünya bir yana sen bir yana Milena. Her gün gönderdiğin şu kağıt parçalarında yazılı değil sana verdiğim değer. Zaten bu mektuplar üzmekten başka işe yaramaz. Üzmezlerse daha da kötü neye yarıyorlar ki? Çok çok gümün buluşmaya, anlaşmaya, anlaşmazlıklara utanca hem de geçici olmayan bir utanca. Seni sokakta ilk gördüğüm günkü gibi güçlü görmek istiyorum. L sokağının gürültüsünden daha çok engel oluyor bu mektuplar. Bu da belli bir sonuca götürmüyor ki. Mektuplarımda durmadan artan güçsüzlüğüm, Mektupları aşma çabası bir sonuca götürmüyor belki. Sana karşı da kendime karşı da elim kolum bağlı. Hayır hayır. Bin mektupla yalanlasan ben de bin kez inanmak istemesem yine de böyle olduğuna direnirim. Önemli olan güçsüzlüğümden belki ama bütün nedenler saklı. Belli değil ki. Beni susmaya zorlayarak bir sonuca vardıran karşı koyamadığım o güçlü ses. Senin, senin. Sana gelince bir şey diyemem senin için. Kendi mektuplarından anlayabiliriz. Belki sarı mektupta da vardı. Daha doğrusu sarı mektubu geri isteyen telgrafında var. Çoğunlukla okumaktan kaçındığım satırlarında varsın. Şeytanın kiliseden kaçtığı gibi kaçıyorum bu satırları okumaktan. Ne tuhaf ben de sana telgraf çekecektim. Bütün gün kafamda evirdim çevirdim. Öğleden sonra yatakta yatarken akşam belvederde dolaşıp hep sana bir telgraf yollamak istedim. Önemli değildi soracağım. Son mektupta ahları çizili, satırların kesin olarak cevaplandırılması dileği diye çekecektim. Yersiz pis bir kuşku sezinledim de vazgeçtim telgrafı göndermekten. Gecenin bir buçuğu şimdi bu mektubu yazdım. Başka hiçbir şey yapmadım. Mektuba baktım, seni gördüm. Kimi zaman düşte değil, gözümün önüne getiriyorum seni. Yüzünü, saçların örtmüş. Ayırıyorum saçlarını. Ortaya çıkıyor yüzün. Alnını, şakaklarını okşuyorum. Sonra... Ellerimin arasına alıp öylece tutuyorum yüzünü. Gidersem sanatoryuma elbet yazarım sana. Pazartesi Bu mektubu yırtıp atacaktım. Telgrafına cevap vermeyecektim. Telgraflar değişik anlamlı oluyor ama şimdi kartla mektubun geldi. Ah bu kartla mektup. Onlar da inandırmıyor Milena. Çenem tutulsa da konuşmasam ya. Mektup isteğine nasıl inanırım, kimi zaman bilmeden kendin de söylediğin gibi senin istediğin, senin aradığın dinlenmek, rahat etmek değil mi? Oysa bu mektuplar üzüntü verir sana. Üzüntülü olduklarından üzüntü yaratırlar. Karşı koyamazsın bu üzüntüye, giderek artar üzüntün. Ne yaparız bu kıyamette? Yaşamın tek çıkar yolu susmak, burada ve orada. Karalar giyecekmişiz ne çıkar, olsun. Uykumuzu daha çocuksu, daha derin kılar ama üzüntü demek gece gündüz uykuda olsun uyanık olsun bedenine saplanmış bir oku taşımak demek çekilir şey değil bu çarşamba sana bu mektubu yazmaktan beni alıkoyacak bir yasa tanımıyorum yazabileceğim en güzel şeyi yazmışsın belki de sana teşekkür etmek istiyorum kimse alıkoymaz beni bundan biliyorum sen beni demişsin sağ ol milena ama artık birbirimize yazmamamız gerektiğini sen de benim kadar biliyorsun. Bunu önce benim söylemiş olman bir rastlantı. Daha önce davranıp sen de söyleyebilirdin. Bu konuda anlaştığımıza göre yazmamanın iyiliklerini sayıp dökmek yersiz olur. Bu mektubundan sonra artık postaneye uğrama. Bir kötü yanı var bunun. Sana bir daha hiç yazmayacağım demektir. Hayır, şöyle yaparız. Ben sana boş bir kart gönderirsem anlarsın ki postada bir mektup vardır. ''Sen istediğin zaman yazabilirsin bana. Gerekirse yaz elbet. Bundan doğal ne olabilir?'' ''Biliyorum ve işini iyi başaramadım ama ilk başta sandığın kadar da kötü değildi canım. Ona hem de senin adına bir dilenci gibi başvurmamıştım ki bir yabancı gibi gitmiştim ona. Sen iyi tanıyan, Viyana'daki durumu az çok bilinen, üstelik de senden kederli iki mektup almış olan biriydim. Vedalaşmıyorum Milena ayrılmıyoruz ki.'' Kusu kurmuş yer çekimi beni büsbütün dibe çekerse o başka. Ama başaramayacak. Sen varsın. Sevgili bayan Milena, Bence gizlenmelerden, kaçamaklardan ve bunlarla ilgili şeylerden pek söz etmemeli. Savaştaki casusluklar gibi. Bunlar anlaşılır, açık şeyler değil. Bilmeceler gibi çözülmek ister. Bunlarla karşılaşınca insan kendini büyük halk yığınlarından ayıramıyor. Evet, olayları etkileyebiliyoruz. Çünkü halk yanıları olmadan savaşlar olmuyor. Bundan ötürü de söz etme hakkını buluyoruz kendimizde. Ama işin doğrusu bir sonuca bağlanması yine de o sonuç gelmez. Aşama sırası elinde. Diyelim ki olayları gerçekten etkileyebildik günün birinde. Hiç iyi olmaz. Çünkü işin ehli olmadığımızdan sözün nereye varacağını düşünmeden konuşuruz. Tutamayız kendimizi, unutmamalı. Yeryüzü kulak kesilmiş gammazlarla doludur. En iyisi soğuk kanlı olmak, bu çeşit kışkırtmaları duymazlıktan gelmek. Nereye baksak? Bir dürtükleme, bir kışkırtma var. Üstünde oturduğumuz kanal boyundaki çimenlerde var. Söz aramızda hiç doğru değil bu yaptığımız. Bu havalarda ben sobanın ısıttığı odamda sıcak su torbamla kuş tüyü yorganıyla yataktayım. Üstümde iki battaniye var. Yine de dönüyorum. Yargılarımız elinde sonunda dış görünüşlere dayanıyor. Benim hastalığım için sizin o tehlikeli gezintilerinizden daha da iyi diyeceği geliyor insanın. Hastalığımın gerçek anlamını ele alırsak kimseyi inandıramam, inanılacak gibi de değil. Donodyo'yu okumaya başlayacağım bugünlerde ama belki de hemen göndersem daha iyi olur. Bilirim bu çeşit özlemleri, bu kadar uzun süren kitaptan yoksun kalmanızı, Boş göremezsiniz. Örneğin ben birçok kişiler için peşin yargılarda bulunmuştum. Elimde hiçbir kanıt yokken hepsinde bir çeşit kopartılamayan bağlantılar hissetmiştim. Hiç unutmam Oscar Baum'un oğlu Frankfurt yakınlarında ormanın içindeki okuldan heyecanla koşup eve gelmişti. Kitaplarını unuttuğu için sevdiği ayrılamadığı kitap Kipling'in Yoldaşlara Uzun Sırık adlı kitabıydı. 75 kez okumuştu bu kitabı. da sizin için böyle kopulamayan bir kitapsa hemen gönderirim. Ama çok da okumak istiyorum. Dergiler elime geçseydi okumazdım belki de moda üstüne yazdıklarınızı. Niye yoktu bu pazar? Çıktığı günleri bildirirseniz çok sevindirirsiniz beni. Sokağa çıkabilirsem alırım. Şeytanı ama şimdilik sancılarım var. George Kaiser üstüne çok az şey biliyorum. Daha çoğunu öğrenmek için de hevesim yoktu. Oyunlarını da görmedim sahnede. İki yıl önceki davası çok etkilemişti beni. Tatra'da okumuştum. Hele savunması. Yazılarında başkalarının abarttığı şeyleri çok olağan karşılıyor. Alman edebiyatında yerini Luther'le bir tutuyor. Sonunda hüküm yerse Almanya'da bütün bayrakların yarıya indirilmesini istiyordu. Beni görmeye geldi. Yatağımın başucunda oturdu. Hep büyük oğlundan söz etmişti. Üç çocuğu varmış. 10 yaşında olan büyük oğlunu ne okula gönderiyor ne de evinde okutuyormuş. Çocuk okuma yazma bilmiyor daha ama güzel resim yapıyor. Bütün gününü ormanda ve gölde geçiriyormuş. Berlin yakınlarında tek başlarına bir köy evinde oturuyorlar. Ayrılırken Kaiser'e şöyle demiştim. Yaptığınız duyulmamış bir şey. Evet demişti ama yapılacak tek şey bu. Üst tarafı düpedüz kepazeliktir. Böyle biriyle konuşmak tuhaf. Rahatsız ediyor insanı. Bir yanı ile Berlinli vurdum duymaz bir iş adamı, öbür yanı ile yarı çılgın. Bir bakıma kendini yitirmiş sayılmaz, çok güçlü bile denebilir. Sözde sıcak ülkeler onu bu duruma getirmiş. Gençliğinde bir süre Güney Amerika'da çalışmış. Hasta dönmüş oradan. Sekiz yıl kımıldamadan yatmış. Ancak bir akıl hastanesinde kendine gelebilmiş. Yüzünde de var bu dengesizlik. Yassı bir yüz, şaşılacak kadar boş bakan açık mavi gözler. Bu gözler durmadan sağa sola kayıyor. Ağzı burnu gibi, yüzünün bir yanı inmeli gibi dümdüz dururken öteki yanı sürekli oynuyor. Kaiser'in Max'te yarattığı tepki bambaşkadır. Max onu gönül açıcı, şakacı biri olarak tanıyor. Anlaşılan o istemiş olacak ki Kaiser'de gelip beni gördü. Ne kötü. Bütün mektubu onunla doldurdum. Oysa başka şeyler anlatacaktım. Bir dahaki sefere. Sevgili Bayan Milena Söylemeden duramayacağım. Eskiden bir ara çok kıskançmıştım. Sevildiği, üstüne titrendiği, el üstünde taşındığı rahatça mezarında yatabileceği için. Ne yapayım? Kıskanç biriyim. Arada sırada elime geçirebildiğim Tribuna dergisindeki yazılarınızdan anladığıma göre yaz aylarını iyi geçirmişe benzersiniz. Bir gün Tribuna'yı planla istasyonda bir kadının elinde görmüştüm. Kız kardeşim benim için istemişti dergiyi kadından. ''Alman banyoları üstüne çok eğlenceli bir yazınız vardı o sayıda. Demir yolundan uzak yazdıkların övgüsünü de yapmıştınız. Bu da güzel bir yazıydı. Aynı yazı mıydı ikisi yoksa? Sanmıyorum ama Narodnilisti ve yazdığınız zaman kolayınıza kaçmıyorsunuz. Ciddisiniz o yazılarınızda. Her zaman olduğunuz gibi. Hele Yahudilere moda boş verip para harcama konusunda yazdıklarınız çok güzeldi.'' Sonra tutup aşçılar üstüne bir çeviri bastırmışsınız. Bu neden kuzum? Ne anlaşılmaz bir teyze o. Bir yerde mektuplara yapıştırılan pulların eksikliğinden yakınır, bir yerde de parayı sokağa atmaktan. Bunlar gerçek şeyler belki ama boşuna. Bakılınca iyi yanları yok değil bu teyzenin. Ne olur tiksinmesi Almanlardan bu kadar? Ne iyi olacak? Almanlar kusursuzdur. Hep de öyle kalacaklar. Ayşendorff'un Ey Uzayan Vadiler, Ey Tepeler şiirini bilir misiniz? Ya da Justinius Kerner'in Bıçkı şiirini? Okumadınızsa yazar gönderirim size. Planadan bahsedecek çok şey var ama geçti artık. Otla bana çok baktı. Oysa benden başka bir çocuğu daha var. Oralarda zararsızdı ciğerim. Döneli iki hafta oldu. Gidemedim doktora daha. Pek kötü değil durumum. Bir saate yakın, daha da uzun belki. Odun kırdım ama yorulmadım. Ne kendini beğenmişlik değil mi? Mutlu anlarım bile oldu. Uykuya gelince iş değişiyor. Uykuyla uyanıklık. Bunlar bambaşka şeyler. Kötü şeyler bunlar. Hele kimi zaman çok ama çok kötü. Ya sizin ciğeriniz ne durumda? O onurlu, güçlü, üzgün, o sarsılmayan varlık sizin ka. Uzun zaman oluyor size yazmayalı Bayan Milena. Bugün yazmamı da bir rastlantıya borçluyum. Yazamadığım için özür dileyecek değilim. Mektuplardan ne kadar iğrendiğimi bilirsiniz. Yaşamımın bütün umutsuzluğu yakınma değil bu. Genel bilgi edinmek için yazıyorum. Mektuplardan olmuştur diyebilirim. Daha doğrusu mektup yazma fırsatını bulmuş olmaktan. İnsanlar hiç aldatmadı beni ama mektuplar ele verdiler hep. Başkalarının yazdıkları değil, kendi yazdıklarım. Bu konuda fazla bir şey diyecek değilim. Benim durumumun bir özelliği vardı belki. Yine de herkes için bu böyledir. ''İçimizin korkunç sarsıntıları ortaya çıkarır mektup yazmak. Hortlaklarla bir çeşit alışveriş gibi bir şeydir bu. Yalnız aldığımız mektuplarda değil, kendi mektuplarımızda da hortluyoruz. Yazarken değişiveriyor elimizin altında mektuplar. Bir önceki bir sonrakini kabalaştırıyor. Tanık alıveriyorlar birbirlerine. İnsanlar mektuplarla konuşabilirler fikrini kim atmış ortaya? Uzakta olan birini düşünebiliriz. Yakınımızdakini elle tutabiliriz. Hepsi o kadar.'' Üst tarafı insan gücünü aşar. Oysa mektup yazmak, horslakların önünde soyunmak, kendini ele vermek demektir. Aç kurtlar gibi bunu bekler onlar. Kağıdın üstündeki öpücükler ulaşamaz sahibine. Yarı yolda hortlakların eline düşer. Onlar içip bitirir bu öpücükleri. Bu coşkulu beslenmeden ötürü çoğalıyorlar anlaşılan. İnsanlık hissetmiş ki bunu karşı koymaya çabalıyor. Kişilerin rahatı için daha doğal bir buluşmayı sağlıyor. Treni bulmuş, otomobil demiş, uçağa başvurmuş ama iş işten geçmiş artık. Yok olmaya yüz tutarken bulunmuş şeyler bunlar. Karşı yön daha güçlü, daha temkinli. Postadan sonra telgrafı bulmuş, telefonu, telsizi. Açlıktan ölmeyecek ortaklar. Ama bizler ezileceğiz. Bu konuyu ele almamış olmanıza şaşıyorum. Yazıp açığa vurmakla bir şey elde edemezsiniz. Karşı da koyamazsınız. Geç kalınmıştır ama... Hiç değilse anlarlar ki maskeleri düşmüştür. Onların var olduklarını biliyoruz artık. Değişik davranışları ile ele veriyorlar kendilerini. Kimi zaman onlara yakalanmadan geçiyor elimize bir mektup. Bir dost eli gibi okşuyor elimize. Ama belli olmaz. Belki bu da bir gösteriştir. Bu türlüsü daha tehlikeli olabilir. Belki asıl bu türlüsünden sakınmak gerekir. Bunu biz yanılgıya düşmek için yapıyorlarsa diyecek yok. İyi başarıyorlar. Buna benzer bir şey geldi bugün başıma. Onun için yazıyorum size. Sizin de tanıdığınız birinden mektup aldım bugün. Epeydir yazışmıyoruz birbirimizle. Yukarıda anlattığın nedenlerden ötürü. Uykuya kaçırmaya birebir bu çeşit mektuplar. Kurumuş, boşalmış, insanı kamçılayan bir halde geçiyor elimize. Bir lokmacık sevinç yerini sonsuz acılara bırakıyor. Kendinden geçerek okurken bir de ne görüyorsun... Bir damlacık uykun ayaklanıp kaçıvermiştir açık duran pencereden. Artık bekle ki geri gelsin. İşte bu yüzden birbirimize yazmıyorduk artık. Sürekli değil ama çok sık düşünürüm onu. Hiçbir düşünce de yeterince sürekli değildir ama dün gece çok düşündüm onu saatlerce. Önem verdiğim uykumun düşman saatlerini onu düşünerek uyanık geçirdim. Bir mektup tasarlıyordum. Bir zamanlar diyemediklerimi durmadan hep eş sözcüklerle yazıyordum kafamda. Sabah erkenden sözünü ettiğim mektup geldi. Meğer arkadaşım da bir aydır, daha doğrusu bir ay önce bana gelmesi gerektiğini düşünmüş durmuş. Ne tuhaf, o zamanlar geçirdiğim olaylarla öylesine uyuyor ki bu isteği. Onun mektubuna karşılık verirken size de yazamadan duramadım. İnanın bayan Milena, isteyerek yazdığım tek insan sizsiniz. İsteyerek mektup yazılır mı bilmem. Sözün gelişi ama hortlaklar için dediklerim gerçek. Burun deliklerini açmış, bekleşiyorlar yine. Çoktandır dergilerde görmüyorum yazılarınızı. Gazetelerdeki moda yazılarınızdan başka. Birkaç şey dışında sevinçli ve rahatsınız bu yazılarınızda. Hele ilk yaz üstüne yazdıklarınız. Üç haftadır görmüyordum Tribunay'ı. Aratıp bulduracağım. Şipindel Mühre'ye gitmiştim. Aldım mektubunuzu. Ben mektup yazamaz oldum artık. Tuhaf geliyor biraz. Ne zaman değildiniz ki? Sabırlı olun Milena. Yıllardır kimseye bir satır yazmamıştım. Ölü gibiydim. Bu isteğim yoktu. Sanki yaşamıyordum bu dünyada ama başka dünyalarda da yaşamıyordum. Yıllardır istenenleri yarım yamalak yapmıştım. Ben hep çağrılmamı beklemiştim. Çağırsınlar diye kulak kabartmıştım hep. Hastalığım seslenince bitişik odadan koşu vermiştim ona. Giderek onun elinde bir oyuncak olmuştum. Ama o da karanlık. Kimin eline düştüğüm de belli değil. Diyeceğim, düşünmek, yazmak güç geliyor artık. Hiçbir şey yazmadan kalem oynatıyorum çoğu zaman. Şimdi olduğu gibi. Hele düşünmek. Ondan hiç söz açmayayım daha iyi. Sizin düşünme gücünüze şaşarım hep. Bir avuç cümleyi sığdırırsınız avucunuza, şimşek hızıyla fırlatı verirsiniz. Onun için biraz sabırlı olun diyorum. Bu tomurcuk öyle kolay kolay açılmaz. Tomurcuk olduğundan dolayı belki. Kapalı şeylere tomurcuk adını verdiklerinden dolayı. Başladım Donodyo'yu. Az okuyabildim daha. Yeni yeni giriyorum içine. Charles Louis Philip'in az şey okudum. Nedense pek tadına varamamıştım bu adamın. Sadeliğini överler. Ama Almanlarla Ruslara vergidir sadelik. Evet sevimliliğine sevimli o büyük baba. Ama etkilemiyor insanı. Okuduğum kadarıyla en hoşuma giden Lyon'dayım daha. Köşe başında birdenbire duyulan o sevinç. Yazarın hüneri değil bu. Fransa'ya vergi bir şey. Flaubert'in anlattıkları. Anımsadınız mı dediğim yeri? Çeviriyi de sanki iki kişi yapmış. Bir bakıyorsunuz çok iyi, bir bakıyorsunuz anlaşılır gibi değil. Wolf'un da yeni bir çevirisi çıkacak yakında. İsteyerek okurum. Severim okumayı. Ama ağır okuyan biri oldum artık. Çabuk okumayı bir şey daha engelliyor bu kitapta. Şaşırıyorum kızlar konusunda. Yazarın anlattığı kız işi azıtıyor biraz. İnanamıyorum. Yaklaşmayı göze alamamıştır. Hiç ummuyorum. Bana öyle geliyor ki sanki yazar okurum dikkatini çekmek, Donadio'dan çekmek için bezden bir bebek yapmış, adını da Donadio koymuş. Gerçek Donadio bambaşka biri. Üstelik bambaşka bir yerde. Bu çocukumsu genç kız bakışlarının ardında sert bir şey çarpıyor insanın gözüne. Müzik kurallarına göre, Aslına dayanarak sonradan yazılan açılış, uvertür gibi bir şey bu kitap. Bütün bu anlatılanlar daha olmamış sanki. Kimi kitaplarda bu duygu sonuna kadar sürer. Büyük yolun üstündeyi bilmiyorum. Ama çehovu çok severim. Okumaya doyamam kimi zaman. Will de bilmiyorum. Hele Stevenson'ı hiç. Yalnız sizin sevdiğiniz yazar olarak biliyorum o kadar. Max Brown'un Franzis'ini gönderirim. Birkaç yerin dışında pek sanmıyorum seveceğinizi. Ben şuna inanmışım, yaşayan yazarlar yazdıklarıyla canlı bir bağ kuruyorlar. Yazarların ölmemiş olmaları kitapları için ya iyi oluyor ya da kötü. Kitabın gerçek durumu yazarın ölümünden sonra, daha doğrusu yazarın ölümünden bir süre sonra ortaya çıkıyor. Çünkü bu işgüzar adamlar öldükten bir süre sonra da etkilerler kitapları. Ama kitap yalnız başına kalınca, kurtulunca yazarın baskısından yaşamaya başlar. Ya saydırır kendini ya da saydırmaz. Meverbeer bu bakımdan çok iyi yapmış. Operalarının ayakta durabilmeleri için hepsine ayrı birer vasiyet yapmış. Desteklemiş onları. Önemli olmamakla birlikte bir sürü şeye söylenebilir bu konuda. Franzi'yi ele alarak böyle bir denemeye girersek... Ne olur bilir misiniz? Yazarın ta yatak odasına gireriz. Öpüşmek içinse hadi peki diyelim ama öteki hoşlanmamanız... Belki de hoşlanırsınız. Kitap için bir yargı sayılmaz elbet. Donadio'yu epey okudum bugün. Sarmıyor bir türlü. Nedenini söyleyecek durumda değilim şimdi. Bitişikte mutfakta kız kardeşim aşçı kızın dertlerini dinliyor. Öğütler veriyor ona. Öksürsem susarlar hemen. Ben de kurtulurum onlardan. Dinlenmekten ama istemiyorum. Bu kızcağız yeni geldi daha 19 yaşında. Güçlü, kuvvetli bir şey. Hiç nedensiz yeryüzünün en mutsuz yaratığı sanıyor kendini. Mutsuz olduğu için mutsuz, durmadan yakınıyor. İstiyor ki kardeşim gönlünü alsın. Kız kardeşim de bayılır hizmetçilerle çene çalmaya. Babamın dediği gibi mutfak kumkumasıdır. Bu kitap üstüne ne söylesem haksızlık etmiş olacağım. Kitabın suçu yok, ben rahat değilim. Dün adam öldürülmüş olan biri, bu dün hep dün olarak kalır. Bugün cinayet öyküleri okuyamaz. Hepsi birden üstüne saldırır. Sıkıcı bulurlar, sinirlenirler, üzülürler. Dizginlenmemiş dizginsizlik varmış, yok törensel törensez, törensizlikmiş, insanı şaşırtan alaycı yanı varmış, buz gelir. Hiçbirini çekemem bu kitapta. Rafael Donadio'yu kandırıp odasına götürdüyse götürsün bu Donadio için çok önemli olabilir. Ama odada yazarın işi ne? Hele bir dördüncünün okuyucunun hiç işi yok odada. Giderek bu oda tıp fakültesinin ya da psikoloji fakültesinin anfisine dönüyor. Dergide incelediğiniz bir konuyu düşünüyorum kimi vakit. Tuhaftır ama ben uydurduğunuz konuşmaları gerçekmiş gibi alıyorum. Ne yaparsınız? Yahudilik ağır basıyor. Bütün evliliklerin yalnızlıktan kurtulmak için yapıldığına inanamıyorum. Daha kutsal nedenleri vardır. Yanılmıyorsam o melek de benim gibi düşünüyor. Evlenmenin nedeni yalnızlıktan kurtulmaksa ne elde edilir? Yalnızlığı yalnızlıkla birleştirmekten bir yuva kurulamaz birinin yalnızlığı ötekisine yansır. Karanlık gecelerde bile. Hele yalnızlığı silah gibi kullanmak daha da kötüdür. Genç kızların anlamsız yalnızlıklarından söz etmiyorum. Evlenmek istemek demek, önceden her şeyi kesin olarak bilmek demektir. Kötü bir şey var, hiç ummuyordum böyle olacağını ama bu mektupları, bu önemli mektupları yazmayacağım artık. Mektup yazmanın o korkunç büyüsü başladı yine, ondan. Kötü geçen gecelerim büsbütün bölünüyor. Kesmeliyim, yazamam artık. Ah Milena, sizin uykusuzluğunuz benimkine benzemez. Yalvarıyorum size. Ne olur yazmayın artık. Franz. Sevgili Bayan Milena, Dobroşoviç'ten attığım kartı almış olacaksınız. Daha buradayım ama iki üç güne kalmaz döneceğim. Çok pahalı burası. Sonra hiç ama hiç de uyuyamıyorum. Yoksa güzelliğine diyecek yok. Daha uzun yolculuklara çıkabilecek miyim bilmem. Prag'dan yarım saat uzağa gitmem gerekse bile şeytanın ayağını kırdım sayılır buraya gelmekle. Burası öyle pahalı ki parası bitse de hız geleceği için insan ancak ölümünden 2-3 gün öncesini burada geçirebilir. Hele korkum hiç bu kadar artmamıştı. Bu saydıklarım olmasa yeryüzü apaçık serilmiş olacak önüme. Candan selamlarım size Milena. Bu kartın üstüne arasına altın kurşun kalemle şunlar yazılmıştır. Paranın üstünü tam vermiyorlar. Kimi zaman çok, kimi zaman eksik veriyorlar. Açık göz buranın garsonları. Üçüncüdür oluyor bu. Birkaç sözcükle hem de tam zamanında nasıl adlandırırsanız adlandırın ya gözümü açıyor ya da gönlümü alıyorsunuz. O son buluştuğumuz günden bu yana şaşmamıştım ama Hani birden kalkıp gitmiştin, çok kötü günler geçirdiğim Eylül başlarında ancak senden mektup alabilmiştim. Bu arada Temmuz'da da çok önemli şeyler geçmişti başımdan. Ne çok da önemli şeyler vardır. Ablamla Müritse gitmiştim. Prag'dan o dört duvarın arasından çıkabilmek az şey değildi. İlk günlerim çok kötü geçti Müritse. Bu ara Berlin'e gitme sevdasına düştüm Müritse'de. Biliyorsunuz Kudüs'e gitmeyi de tasarlıyordum. Olacak şey değildi ama nasıl olsa yatağımdan çıkamayacağına inanmış olan birinin gördüğü güzel bir düş gibiydi bu yolculuk tasarıları. Öyle ya, yataktan kalkamayacağıma göre neden Kudüs'e kadar uzanmayayım? Çoğu doğulu Yahudilerden bir araya gelmiş halk evinde yazlık gezi topluluğuna rastlamıştım müritste. Kampları yolumun üstündeydi. Bilmem neden bir yakınlık duymuştum onlarla aramda. İşte o ara... Kurmaya başlamıştım Berlin'e göçmeyi. Kudüs yolculuğuna benziyordu Berlin'e göçme hevesi önceleri. Ne yapardım yalnız başıma Berlin'de? Yalnız başıma yapamazdım orada. Değil Berlin'de hiçbir yerde yalnız yaşayamam. Ama ona da bir çare bulundu. Ne dersin? Ağustos'un ortalarında Praga dönüyorum. Bir ay kadar da küçük kız kardeşimin yanında Şesild'in'de kaldım. İşte oradayken yanan mektup işini duydum. Çok üzüldüm. Ağır bir yükten kurtulmak için hemen yazmıştım sana. Ama gönderemedim mektubu. Senin nerede olduğunu bilmiyordum. Sonra buraya, Berlin'e gelmeden önce o mektubu da yaktım. Sözünü ettiğin öteki üç mektubun ne olduğunu bilmiyorum. Çirkin bir olaydan dolayı üzgündüm. Birine olmayacak, utanılacak bir şey yapılmıştı. Ilgili üç kişiden herhangisine yapıldığını da tam olarak bilmiyordum. Üzüntüm bundan ötürü olmasaydı, ya da mektup Müritz de elime geçmiş olsaydı yine üzülecektim elbet. Berlin'e Eylül sonunda gelebildim. Yola çıkmadan biraz önce İtalya'dan yazdığın kartı almıştım. Çok zor çıkabildim bu yolculuğa. Bütün gücümü toplamak gerekti. Daha doğrusu güçmüş, kalmamıştı. Ölü gibiydim. Gömülmeye gider gibiydim yola çıktığımda. İşte şimdi de Berlin'deyim. Üzülecek bir şey yok. Düşündüğün kadar kötü değil durumum. Bahçeli küçük bir köşkte kent dışında oturuyorum. Bugüne kadar hiç böylesine güzel bir evde oturmamıştım. Bırakmazlar bu evi bana diyorum. Öylesine güzel. Daha önce başka bir evde oturuyordum. Yeni taşındım buraya. Yemekler Pırak'taki gibi. Benim yediklerimden bir değişiklik yok. Hastalığımda da bir değişim yok. Hepsi bu kadar. Daha fazlasını söylemeye dilim varmıyor. Çok bile söyledim. Hava hortlakların diline düşmekten korkuyorum. Yurt verirler yazdıklarıma. Sen de çok bir şeyler yazmamışsın mektubunda. Durumun nasıl, iyi mi, kötü mü? Anlayamadım. Hoş, insan kendi durumunu bile anlayamıyor. Korku da öyle. Sevgili Milena, size başlanmış bir mektup uzun zamandır duruyor önümde. Bitiremedim bir türlü. Başladı yine eski dertlerim. Burada da buldu beni. Yere serdi biraz. Her şeyden yoruluyorum. Bir sözcük bile yoruyor beni. Yazdığım her şey çok büyük görünüyor gözüme. Gücümle bağdaştıramıyorum. Selamlar sözcüğünü yazsam yalnız yine kuşkulanıyorum. Bu selamlar ben nefes alamazken o gürültüsü, azgın, karanlık, L sokağını geçme gücünü bulabilir mi? İşte onun için yazmaktan vazgeçiyorum. Oysa iyi bakılıyorum burada. Üstüme titriyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Dış olaylardan pek fazla haberim yok. Prag'dan gazete gelmiyor. Pahalılık varmış orada. Berlin'de çıkan gazeteleri almaya param yok. Ne olur arada bir Noronle listesini göndersenize. Bir zamanlar ne kadar severek okurdum oradaki yazıları. Yeni adresim şu. Stiglitz, Gürünevalt Sokağı 13. Sayfertler'in yanında. Yine de gönderiyorum selamlarımı. Ne çıkar? Kapının önünde yığılı versinler yere. Daha da güçlenirler belki. France. France. France. France. France. France. France. France. France